Buhranlarımız, Said Halim Paşa, 1. Kitap, Meşrutiyet, Osmanlı tarihinin övünülecek vakaları arasında bulunan 1324 Temmuz'u hadiseleri fevkalade bir ehemmiyet taşımaktadır. Çünkü Temmuz İnkılabı bir padişahın tahtından indirilmesi ile kalmamış, memlekete yeni bir istikamet vermiş, mukadderatımızı yeni fikirlere dayanan bir meşrutiyete bağlamıştır. Bilindiği gibi bugünkü Osmanlı Meşrutiyeti 1293 Hicri senesine yakın bir tarihte kaleme alınmış olan kanunu esasinin neticesi ve eseridir. Bu kanunu esasiyi o zamanki nazırlar ile bir kısım ileri gelen memurlar, mutlakiyet idaresinin en şiddetli bir zamanında ve sükuğun içinde kendi başlarına hazırlamışlardı. Dolayısıyla burada ondan da biraz bahsetmek yersiz olmasa gerektir. Aslında 93 kanunu esasisi, bizzat mutlakiyet idaresi memurlarının aralarında gizlice anlaşarak tertip ettikleri bir tedbirdi. Bununla hükümdarın istibdadını azaltmak, onun hüküm ve nüfuzuna karşı dengeyi sağlayacak bir kuvvet meydana getirmek istiyorlardı. Çünkü devletin mukadderatının şahsi ve keyfi bir idare elinde bulunması, memleketin ilerlemesine mani olan başlıca sebep sayılıyordu. O zamanki mücedditlerimiz bu esef verici idareyi değiştirip düzeltmek için o vakte kadar ihmal edilmiş, hatta unutulmuş olan üçüncü bir unsurun, yani milletin işe karıştırılmasını yeterli gördüler. İşlerin gidişinin derhal değişmesi için Osmanlı milletine bir takım siyasi hak ve hürriyetlerin verilmesini, yani batıdan alınan fikir ve ilhamlar üzerine kurulacak olan bir kanunu esasinin tatbik edilmesini kafi zannettiler. Halbuki yenilik taraftarı olan bu nazırlar ve büyük memurlar kendi memleketlerini pek iyi tanıyorlardı. Memleketin bu kanunu ile kendisine yüklenen vazifeleri aradan uzun bir zaman geçmeden yerine getirmeye muktedir olamayacağını biliyorlardı. Dolayısıyla milletin, bilgisi ve haberi olmadan kendisine bahşolunan siyasi hakları, çekmekte olduğu istibdada karşı tesirli bir silah olarak kullanamayacağının da farkındaydiler. O halde 93 senesi mücedditlerinin takip ettikleri hareket tarzının sebep ve hikmeti neydi? Herhalde şuydu ki, onlar, kanunu esası gereği olarak kendisine yüklenen vazifeleri milletin yerine getirmekteki aciz hali sayesinde, bu hak ve hürriyetlerden daha birçok seneler, milletin değil, kendilerinin istifade edeceklerine kanaat getirmiş bulunuyorlardı. Buna göre mutlakiyet idaresi temsilcilerinin hürriyet taraftarı olmalarının gerçek sebebi taşıdıkları devletin mümessili sıfatına bir de hukukun ve milletin koruyucusu sıfatını ilave etmekti. Böylece hükümdara karşı milleti kendilerine alet ediyorlardı. Onlar hükümdara kanunu esası verdirmek suretiyle hem ona hem de millete dayanmak imkanına kavuşuyorlardı. Ayrıca bu sayede padişahın keyfi idaresinden kurtulacakları gibi Milletin cehil ve gafleti yüzünden yapılması imkansız hale gelmiş olan ıslahatı da tatbik mevkine koyacaklardı. Osmanlı Meşrutiyetinin anası olan 93 kanunu esasisinin ömrü pek kısa oldu. Çünkü ne hükümdar, ne de millet, mücedditlerimizin kendilerine verdikleri rolü oynamak istediler. Padişah bu mücedditlerle mücadele etti. Kayıtsız olan millet de onları aramadı. Böylece tedbirler, tertipçilerin aleyhine döndü. 93 mücedditlerinin çoğu sürgünde öldü, bir müddet istiklal davasına kalkışan memur sınıfı da padişah tarafından tamamıyla elde edilerek, ona bağlı ve itaatli aletler oldular. Bu suretle kanunu esasi gayesinden saptı. Memleket için ilerleme ve yükselişle dolu yeni bir devir getirecek yerde, Sultan Hamid idaresine sebep olmaktan başka bir şeye yaramadı. Acaba 1324 İnkılabı, unutulmuş halde bulunan 93 kanunu esasisini neden kendine mal etti? Bu, öyle etraflıca anlatılıp açıklanmadan geçilemeyecek musibetlerdendir. Kendi hakları ve serbestliği dışında her türlü hukuku inkar eden Sultan Hamid bu kanunu esasiyi, ne hikmete dayanarak bilinmez, fesih ve ilgaya hiçbir zaman cesaret edemedi. Gerçi kanunu esasi hiç yokmuş hükmündeydi. Ondan bahsetmek cüretini gösterenler hapis, sürgün veya uzaklaştırma cezasından yakalarını kurtaramazlardı. Fakat kanun mecmualarımızın baş tarafında arzı endam etmekten de geri kalmazdı. En sonunda 93 kanunu esasisi, Sultan Hamid idaresinin bütün mağdurları ve hasımları için bir hayal ve gaye oldu. Memleketi isyan ve ihtilal yoluna sapmak mecburiyetine sokmadan bu idareye son verecek yegane çare hükmüne girdi. İsyan ve ihtilal yolu ise hakikaten tehlikeli görülüyordu. Çünkü iç işlerimize karışmak için daima fırsat kollayan batılı devletlerin, ihtilalden dolayı huzur ve asayişin kalktığı gerekçesi ile müdahale etmelerine imkan verilmiş olacaktı. İşte bu sebeple Temmuz İnkılabı 93 Kanunu Esasisi adına yapıldı. İnkılapçıların padişahtan istedikleri ve aldıkları, bu kanunun tamamen ve derhal tatbikinden başka bir şey değildi. İşte vakaların garip bir tefekkürü olmak üzere kanunu esası bu şekilde yeniden canlandı. Kuvvetli hasmından intikamını aldığı gibi, memleketleri için bir selamet ve ilerleme devri açmak isteyenlere de kendisini kabul ettirdi. Kaderin bir cilvesi olarak milletin vekilleri istibdadın vekilleri tarafından düşünülmüş ve ortaya konmuş olan şeyi benimsediler. Fakat yeni müceddidlerimiz kanunu esasiyi kafi derecede hürriyet perver bulmadılar. Ümit etmedikleri bir başarı elde etmenin ve istediklerinden fazla iktidara sahip olmanın verdiği neşe ile onu da değiştirmeye kalkıştılar. Böyle bir iş için bilgileri çok noksandı. Bu eksikliği de garp memleketlerine yaptıkları seyahatler sırasında gördüklerine veya okuyabildikleri kitaplardan gelişi güzel toplamış oldukları iyi kötü bir takım hürriyet nazariyelerine dayanarak gidermek istediler. Böylece tecrübesiz ve mağrur elleriyle 93 Kanunu esasisini düzeltmeye ve değiştirmeye kalkıştılar. Bu esnada tahtından indirilmiş olan padişahın kendilerinde bıraktığı büyük korkunun halen devam etmekte olduğu görüldü. Bu korkunun tesiriyle, aşırı derecede halkçı bir düşünce ile kanunda değişiklik yaptılar. 93 Kanunu Esasisi bu suretle layık olmadığı derecede önemsenerek ve adeta tanınmayacak derecede değiştirilerek Osmanlı meşrutiyeti vücuda getirildi. Tesir ve Neticeleri Kanunu Esasinin Sultan Abdülhamid idaresine son vereceği hakkındaki ümitler boşa çıkmadı. Gerçekten de esasının esasinin ilanı ile beraber bu idare de yıkıldı gitti. Fakat memleketin saadete kavuşacağına dair beslenen ümitler hasıl olmadı. Osmanlı Mebusan Meclisi, eski Hakan'ın kendisinde toplamış olduğu bütün nüfuz ve iktidarı eline almıştı. Bu yüzden yeni Hakan, ecdadının tahtına cülüs ettiği zaman, saltanat makamını en esaslı ve en vazgeçilmez hak ve imtiyazlarından mahrum bırakılmış bir halde buldu. İcra kuvveti, müstebit bir padişahın boyunduruğundan kurtulup, nüfuz ve itibarı olmayan, tecrübeden mahrum ve kendisine bol keseden verilmiş hak ve imtiyazları kötüye kullanmaya mahkum bir meclisin boyunduruğu altına geçti. Bu vesayetin altında icra kuvveti, Sultan Hamid idaresi zamanındakinden daha aşağı bir dereceye indi. Her tarafta intizamsızlık ve isyanlara sebep oldu. Memleketi maddi ve manevi tam bir anarşiye doğru sürükledi. Daha meşrutiyetin üçüncü senesinde fenalık endişe verici bir dereceye vardığından, bu fenalığın ne gibi sebeplerden ileri geldiğinin dikkatle araştırılmasına lüzum görüldü. Yapılan hataların mahiyeti ve genişliği sonunda anlaşıldı. Bu fenalığın başlıca sebebi olan meclisi mebusan güçlükle dağıtıldı. Derhal ikinci bir meclisi mebusan seçimine başlandı. Seçim sonunda birinciden daha iyi bir milli meclis teşekkül etti. Yeni meclisin evvelki acı tecrübelerden istifade edeceği ve kanunu esasiyi daha ciddi ve sağlam esaslar üzerine kuracağı umuldu. Birinci meclisin anlayamadığı meşrutiyet idaresi şekline, yeni bir canlılık ve faaliyet vermeye muvaffak olması beklendi. Fakat bu biçare memleketi durmadan takip eden felaket, bu seferde pek pahalıya mal olan bu tecrübelerden istifade etmesine ve en meşru ümitlerinin elde edildiğini görmesine müsaade etmedi, ikinci meclisi mebusan toplanır toplanmaz ani bir darbe ile dağıldı. Ve bu memleket en acı felaketlere düştü. Halbuki kanunu esasinin ilanı ne kadar ümitler ve hayaller uyandırmıştı. İlan edilir edilmez herkes, hayal ettiği gayenin hasıl olduğu zannına düşmüştü. Hayatının 30 senesini, ahlakı en ziyade tahrip eden müstebit bir idare altında geçirmiş olan bizler, bu sayede hür insanlar, faziletli, iffetli ve doğru vatandaşlar sırasına gireceğimizi ümit etmiştik. Kanunu esasinin, cemiyetimizin siyasi ve iktisadi durumunu akşama sabaha değiştirecek mucizeli bir kudrete sahip olduğunu, Pek bayağı olan iç çekişmelerimizi bize unutturacağını ve hepimizi yalnız Osmanlı vatanının şan ve azametini düşünen Necip ve büyük bir Osmanlı ailesi halinde birleştirip kaynaştıracağını ummuştuk. Yazık ki, daha ilk seneden itibaren bütün bu tatlı ümitler ve güzel hayaller uçup gitti. Kanunu esasimizin bize bahşettiği haklar ve serbestlik, Sultan Hamid idaresinin fevkalade arttırdığı kötü alışkanlıklarımızı, Çekinmeden tatbik etmekliğimizden başka bir netice vermedi. Bu halin içtimai bakımdan tesiri ise şöyle oldu, usuller, adetler, sınıflar ve sosyal tabakalar ortadan kalkarak tam bir her cümerç meydana geldi. En ileri ve mesut milletler derecesinde haklara sahip olmak gibi çocukça bir arzu bizi daha aşırı iddialara götürdükçe götürüp, hırs ve iştihamızı arttırmış olduğundan, maddi durumumuza artık hiç tahammül edemez olduk. Herkes daha fazla huzur ve selamete kavuşacağını ummuştu. Aksine olarak herkesin huzursuzluğu arttı ve kendisini eskisinden daha fazla fenalığa uğramış buldu. Çünkü herkes cüretini arttırmış, başkalarının hakkına hiç çekinmeden tecavüz etmeye başlamıştı. Milliyet mücadeleleri, ırk rekabetleri gitgide artarak Osmanlılar arasında bir ülkü birliği bırakmadı. Dünkü casus ve rüşvetçiler başımıza hürriyetçi, mücedid ve vatanperver kesildiler. İşsiz, geveze ve adi bir avukat, halkın haklarının şiddetli müdafiye oldu. Aciz ve rüşvet yiyici memurlar ateşli politikacı kesildi. Bütün memleketin üzerinden sanki bir cinnet rüzgara esiyordu. İşte bu sefer de Garplılar gibi yeniliklere kavuşmak hususundaki tecrübemiz elem verici bir şekilde boşa gitti. Şimdiye kadarki tecrübelerimizin hepsinden daha mühim olan bu son teşebbüs, öncekilerin hepsinden fazla da felaket sebebi oldu. Bunca gayretlerimizin, daima neticesiz kalması şunu gösteriyor, memleketi yenilik ve ıslahat yoluna sokmak için yarım asırdan beri kabul ve tatbik etmekte olduğumuz metod yanlıştır. Düştüğümüz bu meşhum hata ise şudur, biz, memleketimizin mesut olması için, Avrupa kanunlarını tercüme etmenin kafi geleceğini zannettik. Bu kanunların bizde kabul ve tatbik olunabilmesi için ise yapılacak birkaç değişikliğin yeteceğini hayal ettik. Mesela, adalet sistemimizi ıslah etmek için Fransa adalet sistemini esas aldık. Halbuki Fransız cemiyeti, bizimkine asla benzemeyen aslı ve menşeyi, ruh hali, adetleri ve gelenekleri, İrfanı ve medeniyet seviyesi ile bizden pek farklı olan, ihtiyaçları ise çok ve çeşitli bulunan bir toplumdu. Fransız adalet sistemi mükemmel oluşu ile bizi cezbetti. Bu da, bizce kabul olunması için kafi görüldü. Halbuki kimse, Fransa'ya hiçbir şekilde benzemeyen bizimki gibi bir memleket için bu sistemin uygun olup olmadığını düşünmedi. Bu tarzda icra eylediğimiz adliye ıslahatının da bunca seneler çalıştıktan sonra malum şekilde ve hiç derecesinde neticeler vermesi şaşılacak bir şey değildir. Marifimizi ıslah etmek için de aynı şekilde hareket ettik. Tabii elde edilen neticeler daha da zararlı oldu. Gayet kıymetli olan vakitlerimizi ve birkaç nesli kaybettikten sonra bunca fedakarlıklara mal olan şeyi de bozmak mecburiyetinde bulunuyoruz. İşin garibi şu ki, bu kadar aksi neticelerden sonra da tecrübeye ve aklı selime aykırı olan bu metod, yine itibar görmektedir. Bundan 50 sene evvel olduğu gibi bugün de, başarısızlığımızın sebebini, dışarıdan örnek alarak yaptığımız bu ıslahatları, layıkı ile tatbik edecek devlet adamlarımızın yokluğunda buluyoruz, bir memleketin, yarım asırlık bir zamandan beri umumi durumunu düzeltip, Islah edebilecek adamlardan mahrum kalmış olması nazariyesi, bizce inanılacak bir iddia değildir. Çünkü manevi ve ilmi seviyesi hangi derecede bulunursa bulunsun, bir cemiyetin, kendisini güzelce idare edecek, daha emin ve salim yollara sevke muktedir olacak unsurlardan mahrum bulunmasını akıl kabul etmez. Bu unsurun bizde daima yok olduğunu iddia etmek, başarısızlığımızın sebeplerini iyice anlamamış olduğumuzun delilidir. Bizim, şimdiye kadar hiçbir ıslahatın icrasında muvaffak olamayışımız, daimi olarak, bizce yapılması zararlı olan, yahut yapılmasına imkan olmayan şeyleri yapmak istemiş olmaklığımızdan ileri gelmiştir. İşte asıl ve tek sebep budur. Biz, en mükemmel ve en muktedir unsurlarımızdan istifade edemiyoruz. Çünkü ıslahat adı altında durmadan memlekete sokulan kötü ve ahmakça yeniliklerden istifade imkanı olmadığı halde, en iyi adamlarımızı bunların tatbikine mecbur ederek gayret ve çalışmalarını heba etmekteyiz. Çünkü mücedditlerimiz, insanların kanun ve nizamlar için değil, kanun ve nizamların insanlar için meydana getirilmiş olduğunu hiçbir zaman anlayamamışlardır. Bir Fransıza, eğer Fransa devlet adamları, ''Komşunuz İngilizlerin kanun ve nizamlarını tatbik kalkışacak olsalar, Fransa'nın hali ne olur?'' diye sorsak, cevaben, ''Bu, Fransa'nın mahvına sebep olur.'' diyeceğinde şüphe yoktur. Çünkü böyle yapılmakla Fransa'nın tabii gelişme akışının bozulacağını bilir ve dolayısıyla onun muhakkak bir ölüme mahkum edilmiş bulunacağını tereddüt etmeden söyler. İşte yine aynı basit düşünce ve yanlış muhakeme yüzünden, İnkılaptan sonra hükümeti ele alan adamları da son derece şiddetle mahkum ediyor, onları, memleketi ve meşrutiyeti mahvetmiş olmakla itham ediyoruz. Bu gibi ithamların ciddi olması için, evvela, kabul ettiğimiz kanunun esasinin bizim durumumuza tamamen uygun olduğunu, bu memlekete tatbik olunabileceğini ve memleketin selametini temin edeceğinin muhakkak bulunduğunu ispat etmek lazımdır. Halbuki bu memleketi ve kanunu esasiyi bilenler, kabul ederler ki, bu kanunu esası büyük bir hatadır. Memleketin siyasi ve içtimai durumu, haleti ruhiyesi, inanç ve gelenekleri ile asla uyuşamaz. Hatta Osmanlı milli varlığı için ciddi bir tehlike halini almıştır. Zaten başka türlü de olamazdı. Çünkü kanunu esasiyi tertip ve vaz edenler, memleketi asla nazarı itibara almamışlar, hafızalarında nasılsa kalabilmiş bazı dağınık malumat ve nazariyatın memlekete saadet temin edeceği kuruntusuna düşmüşlerdi. Gerçek bir kıymetten ve hakikatlerden uzak, değersiz bir eser meydana getirmeye mahkum ediler. Çünkü memleketlerine batı anayasalarının noksan bir taklidini ithal etmekten başka bir şey yapmak, tabi olarak, onlar için mümkün değildi. İşte, görülüyor ki, bütün fenalıkların asıl sebebi bir tanedir. Bu sebep, ecinebi kanun ve müesseseleri kabul ve ithal ettiğimiz takdirde yenilik ve terakkiye mazhar olacağımıza inanmak hatasıdır. Bütün felaketlerimizin kaynağı olan şu zararlı kanaat, acaba bize nereden geldi? Fikrimizce bütün bu fenalıkları doğuran, Batı medeniyetini anlamadan taklit edişimizdir. Cemiyetlerin tekâmülü kanununa hakkıyla vakıf olmadığımız içindir ki, milletlerin kanun ve nizamlarını ve anayasalarını iktibas edecek olursak, bütün işlerimizde ve idarede onlar kadar gelişmeye nail olacağımıza inanıyoruz. Bu uğursuz inanç yüzünden meydana gelen fenalıkları saymak uzun sürer. Yalnız şunu söylemek yeter ki, bu inanç, bizim kendi kendimizi islaha kabiliyetimiz olmadığı zannını uyandırarak, nefsimize olan itimadımızı tükettiği gibi, Aynı şekilde, başkalarının da bize karşı olan itimat ve hürmetini yok etmektedir. Bari bu acı ve elim tecrübelerden istikbal için bir ibret dersi alsak da, büsbütün iş işten geçmeden bozukluğu mümkün olduğu kadar tamir etmek hususunda bize yardımı dokunsa. Kanunu esası bizim içtimai hal ve mevkiimize uygun değildir. Osmanlı kanunu esasisi güya büyük bir hürriyet perverlik eseri olarak ta Arabistan çöllerine kadar uzanan Osmanlı ülkelerindeki bütün milletlere, asrımızın en ileri milletlerinin bile çoğunun sahip bulunmadığı siyasi hak ve hürriyetler bahşediyor. Halbuki Osmanlı milletinin çoğunluğunun, tamamen ilkel bir cemiyet hayatı yaşadıkları, halkın halen, cismani veya dini ve ruhani bir reisin hüküm ve nüfuzuna körü körüne itaat etmekte olduğu, bu reislerin ise halkın cehaletini kendi hesaplarına kazanç vesilesi yaptıkları ve bundan insafsızca istifade ettikleri kimsenin meçhulü değildir. Şu hale göre, böyle bir içtimai seviyede bulunan milletin, bu derece mühim siyasi hak ve hürriyetlere sahip olması, tarihte ilk defa vuku bulmaktadır, denebilir. Böyle bir durumun son derecede gayri tabi olduğu da aşikardır. O derecedeki, eğer seçimler tabi şekilde cereyan etmiş ve seçmenler kendi vekillerini seçmek hususunda serbest bırakılarak şahsi temayüllerine uymuş bulunsalardı, Osmanlı Meclisi Mebusan'ı ağlar, beyler, şeyhler, papazlar veya bunların temsilcilerinden meydana gelmiş garip bir meclis manzarasını gösterecekti. Böylece en ileri hürriyet nazariye ve kaideleri ile milli hakimiyet adına olmak üzere, fakat perverliğin asla kabul edemeyeceği ve şimdiye kadar görülmemiş bir derebeylik idaresine dönülmüş olacaktı. Kanunu esasinin asla temenni edilmeyen, fakat pek tabi olan bu neticelerinden memleketin korunması için, az çok keyfi ve meşrutiyete aykırı bir takım tedbirlere başvurulma mecbur kalındı. Bu hileler sayesinde halka, kendileri tarafından isimleri bile bilinmeyen kimseler vekil olarak kabul ettirildi. Bunlar, durumu kurtaracak kadar hürriyetçi oldukları sanılan kimselerdi. Fakat bir fenalığın bu şekilde önüne geçilmek istenmesi, diğer bir fenalığı doğurmuştur. Çünkü bu suretle Milli Meclis'in mahiyeti değiştirilerek, Osmanlı Meclisi mebusanı, Osmanlı milletinin ciddi ve hakiki değil, mevhum ve indi bir mümessili durumuna düşürülmüştür. Memleketin içtimai durumu ile siyasi hakları arasındaki bu büyük nispetsizlik baki kaldıkça mecburen böylece devam edip gidecektir. Çünkü cemiyetin zaruri ihtiyaçlarını dikkate almayan kanunlar, bu ihtiyaçların baskısı ile şekil değiştirmeye mahkumdur. Mantık veya nazariye bakımından ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, hayatın gerçeklerine uymayan kanunlar zararlı olmaktan kurtulamazlar. Su istimallere sebep olan, keyfi ve müstebit idareyi doğuran bu zararlı kanunlardır. Bunlar sonunda halkın da ahlakını bozarlar. Eğer bir anayasa, her meşruti idarenin esası olan Milli Meclis'in fazla hakiki bir mahiyeti bulunmasa da teşekkülüne bile müsait değilse, bu kanunu esasının bizim halimize ve içtimai durumumuza uymayacağı açıktır. Fakat ne yazık ki, memleketin kanunu esasisi onun yalnız içtimai seviyesine değil, hatta bundan fazla olarak içtimai teşkilat ve müesseselerine de aykırı bulunuyor. Batı toplumlarında pek büyük bir rol oynayan tarihi asalet Osmanlı toplumunda bilinmez. Osmanlılık aleminde, Burjuva denilen halk, tamamiyle ehemmiyetsiz bir içtimai amildir. Halbuki Avrupa toplumlarında, milletin mukadderatı üzerinde pek büyük bir hüküm ve nüfuza sahiptir. Buna karşılık Osmanlı Cemiyetinde memurlar en faal ve münevver bir unsur teşkil ederler. Bu vazife pek parlak ve çekici olduğundan zamanımızda bile her aydın Osmanlı'nın ideali, hükümet memuru olmaktır. Halbuki memurluğa has olan kayıtsızlık, tevekkül, teslimiyet ve mesuliyetten kaçınmak şeklindeki ruh hali, memurları her türlü fedakarlık ve şahsi teşebbüs hislerinden mahrum kılmaktadır. Bu yüzden Osmanlı memur tabakasının, Avrupa'daki asilzade ve burjuva sınıflarının ifa ettikleri vazifeyi yerine getirebilmesi mümkün değildir. Çünkü bizim memurlarımızın aksine olarak, asilzade ve burjuva sınıfı mensupları, hareketlerinde serbest ve müstakil, medeni cesaret sahibi ve müteşebbis kimselerdir. İşi ve mesuliyeti arar ve severler, fedakarlık hisleri taşırlar. Böyle, meslekleri icabı olarak memleketin zararına yaşayan bir alay hükümet memurunun, başka yerlerde şahsi teşebbüsleri ile o memleketlerin saadet ve imarını temin eden asilzade ve burjuva sınıflarının haiz oldukları kıymete sahip olamayacakları meydandadır. Memurların, asilzadeler ile burjuva sınıfının yerini tutacağını zannetmek, adeta iktisatta tüketim ile üretimi birbirine karıştırmak kadar büyük bir hataya düşmek olur. O halde, kendisini meydana getiren esaslar, bizimkilerden bu derecede farklı olan bir toplumda kurulan siyasi teşkilatlar bizim cemiyetimize nasıl faydalı olabilir? Bu hususta edindiğimiz tecrübe kesindir. Bu şekliyle, şimdiki siyasi yapımızın içtimai yapımızla uyuşması imkansızdır. Mücetttiklerimizi bu kadar büyük hatalara düşüren şey şudur. Onlar memleketin siyasi vaziyetini istedikleri gibi değiştirmekle, içtimai durumunu da değiştirmeye muvaffak olabileceklerini zannettiler. Sadece bir takım kanun ve nizamların, bir milletin içtimai yapısını istenildiği gibi değiştirebileceği, bütün toplumun hükümetin heves ve hislerine tabi bulunduğu gibi, saf dilce fikirlere kapılmak hatasına düştüler. Bir fenalığın ortadan kaldırılabilmesi için çeşidinin, mahiyetinin ve onu meydana getiren sebeplerin tam olarak bilinmesi, zararını yok etmek için de gerekli en doğru ve en tesirli vasıtalara başvurulması lazımdır. Halbuki memleketin düştüğü fena durumu gidermek için başvurduğumuz tedbir ve vasıtalar isabetsiz olmuştur. Bu isabetsizlik ise, fenalığın çeşidini, mahiyetini ve gerçek sebeplerini anlayamamış olduğumuzun en kuvvetli ve açık delilidir. Gerçi toplumların uğradıkları fenalıkların sebebi, hemen daima ve her yerde, kuvvetlilerin baskısı, yani istibdattır. Fakat bu fenalığın her yerdeki sebeplerinin, mahiyetinin ve imkanın elverdiği giderme çarelerinin aynı olduğuna asla hükmedilemez. Bizim Osmanlılık aleminde istibdat garptakinden pek farklı bir mahiyet taşır, sebepleri de aynı şekilde farklıdır. İslam inancından çıkan adalet esasına dayanmakta bulunan kanunlara daima tabi olmaları sayesinde Müslüman toplumlar, her zaman için kafi derecede eşitlik ve hürriyet taraftarı bir nizam içinde yaşamışlardır. Bu eşitlik ve hürriyet, sadece kendi içtimai durumları ve siyaset adamlarının tahammül derecesi ile sınırlanmıştır. Müslüman toplumlarda şahsi veya mevkiden gelen hiçbir imtiyaz istibdat ve tegallüp sebebi olamaz. Bu cemiyetler, adalet ve hakkaniyet esaslarını tatbik etmekle mükelleftirler. Garp'ta, din ve mezhep adına yapılan zulümler cemiyeti kanlara boyarken, bu esaslar sayesinde, İslam memleketlerindeki gayrimüslim cemaatler mesut ve rahat bir hayat sürmüşlerdir. Bu esaslar, geniş ve aydın bir görüşle tefsir ve tatbik olunduğu zamanlarda, İslam cemiyetleri yükselmiş ve mesut olmuşlardır. Aksine terk ve ihmal edilince veya yanlış anlaşılıp fena tatbik konulunca da baştakilerin istibdadı altına girerek müstahak oldukları hale düşmüşlerdir. İşte bunun için Müslüman toplumlar, geçirdikleri inkılap devrelerinin hiçbirinde, batı ülkelerinde aralıksız devam edip giden iç mücadeleleri görmediler. Yine bu sebeple, Müslüman memleketlerde istibdat, kanun nazarında caiz olmadığından, gayri meşru, keyfi ve şahsi bir idare durumundadır. Batı toplumlarında ise aksine olarak, aynı memlekette oturan, aynı mezhebe ve ırka mensup kimselerin içtimai ve siyasi bakımlardan birbirlerinden farklı mevkilerde bulunmaları dikkati çekmektedir. Çünkü bu farklılık bir takım aşılmaz hudutlarla da tespit edilmiş durumdadır. Aynı topluma mensup şahısların çoğu zaman böyle aşağı mevkilerde bulunması, onları mücadeleye mecbur etmektedir. Bu farklar ortadan kalkıncaya kadar, kendilerine ait olan içtimaî ve medeni kanun ve nizamlara daha çok eşitlik sokabilmek için çalışmaya mecbur olmaktadırlar. Halbuki aynı toplumda bu farklılığın devamını isteyenler de vardır. Diğerlerinin kaldırmakta büyük menfaat gördükleri farkların devamından aynı derecede fayda gören imtiyazlı bir sınıf bulunmaktadır. Bu sebeple iç mücadeleler adeta müzmin bir hale gelerek devam etmekte bazen de kanlı ihtilallere sebep olmaktadır. İçtimai mevkilerdeki farklılık ve eşitsizlik veya şahıs ve sınıfların imtiyazları esasına dayanarak meydana gelmiş olan bu cemiyetlerde istibdat ve tegallübün kanunen cevaz bulması ve bir meşruluk kazanması da zaruri olmaktadır. Şu basit mukayese bile bize gösterir ki, istibdadın garp cemiyetlerindeki şeklinin aslı, menşe ve mahiyeti, İslam cemiyetlerindeki şeklinin asıl, menşe ve mahiyetinden büsbütün farklıdır. Bu sebeple, istibdadı önleme usulü de garb da başka, bizde başka olacaktır. Avrupa milletleri insanlar arasında bulunması lazım gelen tabi eşitliği kendi aralarında kurmak istediler. Bunun için de gerek toplum, gerek fert olarak faaliyetlerine engel olan kayıt ve nizamlardan kurtulmaya ve daha fazla içtimaî ve siyasi hürriyetler temin etmeye çalıştılar. Bu yolda aristokrasi usulünden ayrılarak içtimai ve siyasi kuruluşlarını demokrasi usul ve kaidelerine uydurmaya devamlı olarak çalıştılar. Bu hususta da biz onları taklit etmek iddiasında bulunamayız. Çünkü aristokrasi usulünden habersiz olan bir cemiyeti demokrasi usulüne uydurmaya çalışmak, doğru düşüncenin işi değildir. Bu gibi iddialar pek zayıf bir taklit fikrinden doyur. Çünkü eğer biz bir ilerleme neticesi olarak daha fazla serbestliğe hakikaten ihtiyaç duysaydık onu elde etmeye ciddi olarak gayret ederdik. O zaman bir milletin kendi siyasi ve ictimai esaslarını terk ve ihmal edip de başka milletlerin ictimai ve siyasi esaslarını gelişi güzel kendine mal etmeye çalışmasının ne kadar tehlikeli bir hata olduğunu da görürdük. Bizler artık kendi milli esaslarımızın korunması gerektiğini Cemiyetimizin daima bu esaslara dayanmış olduğunu, bundan sonra da bunlara dayanmayacak olursa yıkılıp mahvolmaya mahkum bulunduğunu anlamış bulunuyoruz. Kanunu esasi, siyasi durumumuza uygun değildir. Kanunu esasimiz içtimai durumumuza uygun olmadığı kadar, siyasi durumumuzla da açıktan açığa uyuşmaz bir haldedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş esasları çok özel bir mahiyet taşır. Bu devleti teşkil eden milletler, ırk, lisan ve millet olmak bakımlarından o kadar farklıdırlar ki, böyle bir siyasi teşekküle bir Avrupalı pek güç akıl erdirebilir. Çünkü, Avrupalıların fikir ve inançlarına göre siyasi birlik, lisan ve mezhep beraberliği ile birbirine bağlı olan kimselerin birleşmesinden meydana gelir. Halbuki Osmanlı siyasi birliği ırk ve lisan birliğinden ve hatta çoğu zaman adet ve gelenek birliğinden bile uzaktır. Bu sebeple Osmanlı siyasi birliği, Avrupa Hristiyan hükümetlerinde olduğu gibi milliyet esasına değil, İslam birliği ve kardeşliği esasına dayanmaktadır. Esasen İslamiyete has olan bu his sayesindedir ki dünyadaki bütün Müslümanlar kendilerini birbirlerinin kardeşi sayarlar. Bazı mütefekkirler, böyle bir siyasi birliğin hakiki ve devamlı olamayacağını iddia ediyorlar. Fakat Osmanlı tarihi onların bu iddialarını kat olarak yalanlıyor. Ayrıca şunu da ilave edelim ki, icap ve ihtiyaçtan anlaşılmak ve yerine getirilmek şartı ile, böyle bir siyasi birliğinde diğerleri kadar değerli olmaması için mantıklı bir sebep yoktur. Ne yazık ki bizim mütefekkirlerimizden pek çoğu, bir milletin layık olduğu saadetin derecesini batıya olan benzerliği ile ölçüyorlar. Batılı milletleri ne kadar çok taklit edebilirsek o kadar mesut olacağımıza inanıyorlar. Halbuki bizim bu şekilde garp milletlerini taklit etmemiz kendi şahsiyetimizden, mazimizden, adet ve inançlarımızdan ve adeta varlığımızdan sivrilip çıkmamızdan başka bir mana ifade etmez. Halbuki her türlü beşeri ilerlemenin, İnsanların çalışma ve zekasından ve muhitleri ile zamanlarının ihtiyacını hakkıyla anlayıp ona göre tatbikatı olan istidatlarından meydana geldiğinde hiç şüphe yoktur. Bize göre vazifemiz, her türlü taklit fikrinden uzak kalarak, yalnız Osmanlı birliğini sağlam ve kuvvetli kılmak için, aklın ve gerçeklerin bize göstereceği vasıtalara başvurmaktan ibarettir. Bu sebeple, bizim siyasi birliğimizin esaslarına tamamıyla aykırı bir takım esaslar üzerine kurulmuş olan yabancı bir meşruti idareyi alıp tatbik kalkışmanın pek kötü bir hata olduğu fikrindeyiz. Avrupa devletlerinin siyasi birlikleri, birer mütekenis unsurun asırlardır meydana getirdikleri birlik ve beraberliğin neticesidir. Bu milletlere ait olan bir anayasa, siyasi birliği, mütekenis olmayan bir takım unsurların beraberliğinden ibaret, bizim gibi bir milletin nasıl olur da işine yarar. Batılı milletlerin siyasi teşkilatlarını taklit etmek, bizdeki siyasi bağların özel durumuna dikkat etmemek, netice olarak da Osmanlı siyasi birliğini dağıtmak demektir. Her anayasanın yerine getirilmesi gereken şartlarının ilki milletin siyasi birliğini kuvvetlendirip geliştirmekten ibaret olduğuna göre, kanunu esasimizi seçerken çok aldanmış olduğumuzu itiraf etmemiz lazım gelir. Netice, yukarıdaki tafsilattan da anlaşılacağı üzere, Batı kanun ve nizamlarının nakledilip alınması efkarı umumiyeyi o hale getirmiştir ki, kendi anayasasının kendi milli eseri olması gerektiğini, kendi gelişme ve inkılaplarının tabi bir neticesi bulunacağını anlayamamaktadır. Bir milletin kendi ihtiyaçlarından ve vazifelerinden bu derecede habersiz olması ve bu yüzden de bu kadar hatalara düşmesi pek nadir görülen bir haldir. Bizim gibi aşırılıktan aşırılığa düşen bir milletin meşrutiyet idaresini kurarken gösterdiği başarısızlığın onu mazideki hataya tekrar sevk etmesinden korkulur. Bu hata, çektiği felaketlerin en birinci sebebi olan mutlakiyet idaresidir. Bu uğursuz maziye dönüş ise adeta intihar demektir. Çünkü ne denirse densin, bundan sonra meşruti idareden başka bir idare bizim işimize gelmez. Bize ciddi, şeref ve namusa uygun bir meşruti idareyi temin edebilecek olan ise, ancak gerçeklere ve faaliyete dayanan, milli usul ve adetlerimize, içtimai ve siyasi fikirlerimize uygun bir anayasa olabilir. Bu halin mesulleri kimlerdir? Sözümüzü bitirmeden önce mesuliyet bahsine dair birkaç şey söylememize müsaade olunsun. En büyük mesuliyet, Batı kanun ve nizamlarını alma usulünü koymalarından dolayı son asır devlet adamlarımıza aittir. Bunların o yola girmelerine, taklit etmek istedikleri milletlerin içtimai ve siyasi durumlarını ve almak istedikleri kanunların menşe ve mahiyetini bilmemeleri sebep olmuştur. Bunlar, Batı taklitçiliğinin kendilerine milletin düşmanlığını çekeceğini biliyorlardı. Bu yüzden belki hükümdarın cezasına da uğrayacaklardı. Bu düşüncelerle yabancıların yardımına sığındılar. Ecinebiler de onlara sahip çıkıp yardım etmekten geri durmadılar. Yabancılara dayanarak kendilerini Batı medeniyetinin temsilcisi olarak gösterebildiler. Ve böylece memleketin en ziyade hürmete şayan olan ahval ve adetlerine düşman kesildiler. Fakat bu teşebbüslerinde de muvaffak olamadılar. Memleketin bütün müesseselerinin biri milli ve diğeri efrenci olmak üzere ikiye ayrılmasına sebep oldular. Bu durum bilhassa adliye ve marif meselelerinde en ziyade göze çarpacak şekildedir. Halbuki hiç kimse bütün felaketlerimizin ve memlekette görülen keşmekeşin asıl suçlularının bunlar olduğunun farkına bile varmamıştır. Bu adamların isimlerinin hala hürmetle anılması, başımıza gelen felaketlerin sebepleri ile asıl suçlularını anlayıp tespit etmekteki aciz halimizi gösterir. Bu aciz hali bugün de, inkılaptan beri biçare memleketimizin başına gelen bütün belalardan sadece İttihat ve Terakki Partisi'nin mesul tutulmak istenmesiyle meydana çıkıyor. Herkes bu partiyi meşrutiyet idaresini mahvetmiş olmakla suçluyor. Halbuki bu parti, meşrutiyeti bugün kendisini bu şekilde itham etmekte olanlara karşı kurmuştu. Bu biçare memleket sanki şimdiye kadar güzel idarelere nail olmuş gibi, bu parti, memleketi iyi idare etmeyi başaramamış olmakla suçlanıyor. Ne yazık, şurası unutuluyor ki, bir idare yalnız bir adamın veya bir partinin değil, bütün bir neslin eseridir. Sultan Hamid kendi adıyla yad edilen idareyi i Hamidiye'nin tek amili ve kurucusu değildi. Belki bu idarenin mühim amillerindendi, fakat Sultan Hamid dünyaya gelmemiş olsaydı, muhasırları başka bir Sultan Hamid'in meydana gelmesine sebep olacaklardı. Meşrutiyet idaresi de bugünkü neslin bir eseridir. İttihat ve terakki ise, kanunu esasinin elde edilmesi yararlılığında bulunmuş başlıca amillerden biri olmaktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla meşrutiyet idaresinin başarısızlığındaki mesuliyetler muhtelif amiler arasında ehemmiyetleri nispetinde taksim olunmak lazımdır. En büyük mesuliyet hissesi ise hiç şüphesiz bugünkü nesle isabet edecektir. Gerçi ilk Osmanlı Meclisi mebusan seçimini yapan ittihat ve terakki olduğu gibi kanunu esasay değişiklikler yapan da ittihat ve terakkinin aynı meclisteki ekseriyetidir. Fakat tecrübe ve bilgiden mahrum, şiddetli vatanseverlik his ve hayalleri ile dolu bir takım ihtilalcilerden meydana gelmiş bir meclisten ne beklenebilirdi? Başka bir memlekette de olsaydı, bu şekilde kurulmuş bir meclis, aynı durum karşısında bundan başka türlü hareket edemezdi. Fakat buna karşılık o memlekette, bu meclisi irşad edecek ve bir denge unsuru meydana getirebilecek derecede medeni cesarete sahip, bir takım mutedil ve makul kimselerde bulunurdu. Bizdeki kanunu esası tadilatının pek aşırı bir şekle girmesi, sadece bu mutedil ve makul unsurun yokluğundan ileri gelmiştir. Çünkü ne icra kuvveti, ne ayan, ne ulema, ne de devlet ricali kendilerine yol göstermişlerdir. Ve hatta, hükümet idaresinin ittihat ve terakkinin tecrübesiz ellerine düşmesi bu rikıl ve ileri gelenlerin aciz hali ve meskenetinden ileri gelmiştir. Çünkü bunlar vazifelerini, Sultan Hamid idaresi zamanında daha iyi bir şekilde yapmaya muvaffak olsalardı, memleket bir ihtilalciler cemiyetinin tecrübesizliğine maruz kalmazdı. Görülüyor ki, bir memleketin duçar olduğu felaketlerin sebeplerini ve mesullerini doğru olarak tayin etmek kolay değildir. Çünkü bu gibi üzücü durumlarda beşeri haller pek kolaylıkla gelişir. Eğer biz, sebeplerle mesuliyetleri ayırıp ortaya koyabileydik memleketimiz pek çok belalardan masum kalırdı. Sözümüze son vermeden evvel yine tekrar edelim, idare hamidiyeden dolayı yalnız Sultan Hamid değil, Muasırları da itam ve mesuliyet altında oldukları gibi meşrutiyet idaresinden dolayı da en fazla itam ve mesuliyet altında bulunanlar ittihat ve terakki değil bugünkü nesildir. Çünkü her iki idare sırasında da muasırlar en tabii ve en mühim vazifelerini yerine getirmemişlerdir. Her iki devirden de en fazla mesul olan ve itam altında bulunanlar içimizde en aydın ve en tecrübeli geçinenlerdir. İkinci kitap, Mukallitliklerimiz. Bir müstebiti zorla tahtından indirmekle bir millet hürriyetine kavuşmuş olmaz. Asıl lüzumlu olan şey, istibdadın tekrar geri gelmemesini temin etmektir. Zulüm ve yolsuzluk tohumları yaşar ve istibdadın baskısı bir milleti karşı koymaya sevk edecek yerde korkutursa, millet cesaretsizlik ve itaat gösterirse, zulüm ve yolsuzluklar yeniden baş gösterir. Hürriyet, insanoğlunun hakikati arama ve adaleti gerçekleştirme yolundaki çalışmalarının bir meyvesidir, bir milletin sahip bulunduğu hürriyetinin derecesi, manevi ve fikri ilerleme yolunda sarf edeceği gayretlerle ölçülür. Bize gelince, eski Hakan Abdülhamid'in elinden kaçırdığı istibdat ve tahakküme yeniden sahip olmasına şanlı ordumuzun mani olduğu malumdur. Bu sayede, siyasetteki tecrübesizliğimizi telafi edebildik. Aksi halde zaten felaket içinde bulunan memleketimizin dehşet verici cinayetlere sahne olacağı ve hürriyetimizin kana boğulacağı şahsi tecrübelerimizde sabit olmuştu. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesini gerektiren malum vakalar bizde şu kanaati uyandırdı ki, muasır milletlerin derecesine ulaşmadan önce yapılacak ciddi pek çok işlerimiz vardır. Buna rağmen bugün zamanın gerçeklerini aldırmayarak bizi çeşit çeşit nazariyeler peşinde koşturan bir hayalperestliğin içine düşmüş gibi görünüyoruz. Hayatın gerçek yüzü bizi hala kendisine çekemiyor. Biz hala güya ilmi, bir takım umumi görüşlerden çıkmış olan nazariyeleri tercih ediyoruz. Bu nazariyelerin ise zihinleri bir sürü mücerret fikirlere bağlamaktan başka bir faydası olmuyor. Bu mücerret fikirlerden çıkan düsturların, Tatbikatta neye yarayacaklarını tahmin imkan yoktur. Bizim dimağımız henüz eşyadan fikirlere intikal edemiyor, fikirlerden eşyaya geçmeyi tercih ediyor. Çünkü bu sayede düşüncelerimiz sonsuz hayaller içinde, her şeyi kendi emellerine göre tertip edebileceği muhayyel bir muhit bulabiliyor. Bu yüzden bizi hiçbir şey memnun etmiyor. Her şeyde ümitlerimizi kıracak bir noksan buluyoruz. Aydınlarımızın çoğu, elde edilmesi imkansız bir takım emeller peşinde yorulup beziyorlar. Batının medeniyeti, siyasi ve içtimai mesjeseleri bizde pek tabi olarak bir hayranlık uyandırmıştır. Bu hayranlığın şevki ile Avrupa milletlerinin tecrübelerinden istifade etmeyi şiddetle arzu ediyoruz. Bu arzu, bizim fikir hayatımıza, felsefemize, siyasi ve içtimai faaliyetlerimize başkaca bir özellik getirmektedir. Her milletin kendine has fikirleri ve ihtiyaçları olduğu için, siyasi ve içtimai meselelerde başka bir milletin tecrübelerinden istifade etmek kadar güç bir iş olamaz. Her milletin kendine has fikirleri ve hisleri olmasaydı, içtimaiyat ilmi, sosyoloji, hayvanat ilmi, zooloji ile garip bir şekilde iç içe bulunurdu. Bunun içindir ki, başka milletlerin tecrübelerinden istifade etmeye kalkışan bir milletin, tamiri imkansız bir takım hatalara düşmemesi güçtür. Gerçi, başka milletlerin, çoğu zaman pek pahalıya mal olmuş bulunan siyasi tecrübelerinden zahmetsizce istifade edebilmek pek çekici bir şeydir. Fakat garbın düşünce tarzı ve ruhi halleri ile şarkın düşünce ve ruhu arasındaki ortak noktalar ekseriye umulanın aksine pek azdır. Bu yüzden, böyle bir istifadeye kalkışmak çok tehlikeli olur. Gerçekten de, şark dünyası, garp dünyasından o kadar farklıdır ki, gayet basit kelimeler bile birçok defa aynı mana ve şümülü taşımazlar. Mesela eşitlik tabiri, bizde hiçbir haset, kin veya tecavüz hissi uyandırmaz. Zira insanlar arasında şahsi meziyetler sebebiyle meydana gelmiş olan eşitsizlik, açıkça demokrat olan İslam toplumu içinde gayet tabii sayılmıştır. Yine aynı sebeple hürriyet bizim için içtimai bir zinciri kırmak, siyasi bir kölelikten kurtulmak demek değildir. Şarkı garptan ayıran en görünür fark, Avrupa'nın putperestlikten Hristiyanlığa geçmesine rağmen, ruhbanlık ve asillik imtiyazlarının baskısı altında yaşamasıdır. Bu hal ise tabi olarak zulme ve düşmanlığa sebep olmuştur. Şark ise İslamiyet ile şeref bulduktan sonra ne ruhban sınıfını, ne asizadeleri ve ne de bir başka keyfi imtiyazı tanımıştır. Hangi ırk ve mezhebe mensup olursa olsun, bütün insanlar arasında hakiki bir adalet, tabi bir eşitlik ve samimi bir kardeşlik dünyası kurmaktan başka gayesi olmayan bir adalet ve eşitlik kanununa tabi olmuştur. Gerçi Müslümanlar da, zamanın ve içinde yaşadıkları muhitin tesirlerinden tamamen kurtulamadıklarından, bu kanunun hükümlerine her zaman ve tam olarak uymamışlardır. Fakat hiçbir tarih devresinde bu kanunun hüküm ve tesirinden tamamen çıkmış değillerdir. Bu sebeple, Müslüman milletler aynı devirde yaşadıkları Hristiyan milletlerden daha fazla müsamahakar, adalet sahibi ve hürriyetsever olmuşlardır. İslamiyetin, içtimai ve siyasi müesseselerimiz üzerinde insanlık sevgisi bakımından meydana getirdiği güzel ve yerinde tesirler sayesindedir ki, son inkılabımız herkesi şaşırtacak bir sükunet içinde vuku bulmuştur. Bu hususta bir itiraz olarak, İslam kanunlarına tabi olan Osmanlı Cemiyetinin, ilk teşebbüsüyle ile meşrutiyet usulünü tesis etmesi gerektiği halde bu teşebbüsün, neden ancak pek çabuk sona eren kısa bir başarı kazanabildiği ileri sürülebilir. Buna karşılık 1293-1876 senesindeki ilk teşebbüsümüzün, siyasi hürriyetimizin esaslarını koyduğunu ve buna kafi geldiğini söyleyebiliriz. Hatta Sultan Abdülhamid İstibdadı'nın bile bunları açıkça inkara cesaret edemeyerek, ilk kanunu esasinin tatbikine ancak hile ile mani olabildiği dikkate alınmalıdır. O zaman kötü bir tesadüf Osmanlı tahtına eski Hakan gibi istibdada meyilli bir padişah getirdiği gibi, acı bir mağlubiyetle bitecek olan bir muharebe de üstüne gelmişti. Böyle olmasaydı, hür ve seselerin gelişeceğinden şüphe edilmezdi. Memleketimizin siyasi ve içtimai şartlarının farklı olması sebebiyle, aslında ne kadar doğru olursa olsun Garp milletlerinin siyasi ve içtimai tecrübelerinden istifade etmeye kalkmak bizim için tehlikeli olacaktır. Bu arzunun, üzerimize düşen vazifeleri doğru ve akıllıca ele alma işinde bir engel olarak karşımıza çıkacağından korkulur. Bu istifadenin bize kıymetli bir yardımcı ve rehber olabilmesi son derece itidal ve basiret ile hareket etmemize bağlıdır. Yazık ki, bu derecede bir itidal ve basirete sahip olduğumuzu iddia edecek durumda değiliz. Mesela, eski hakandan yüreklerimizde kalan korkunun şevki ile, kanunu esasimizi tadil etmeye mecburiyet hissettiğimiz zaman, Avrupa, bilhassa Fransa tarihinden çıkardığımız nazariyat ve kaideleri yeteri kadar kendimize göre değiştirmeden kabul ettik. Kendi muhitimizde gerçekte hiçbir alakası olmayan bir takım fikir ve görüşlere iyi kötü demeden sahip çıktık. Avrupa anayasalarından herhangi birini kopya etmenin kafi geleceği zan ve inancına düştük. O mühim anlarda işlediğimiz hatanın ne kadar tehlikeli olduğu daha şimdiden görünmektedir. Çünkü bugün vardığımız netice, sert bir istibdadın enkazı üzerine haddi aşan bir parlamenterizm usulü koymaktan ibaret kalıyor. Bu çeşit bir değişiklik yüzünden istikbalin bize ne gibi garip haller hazırladığını kestirmek imkansızdır. Kanunu esasimizi, ecinebi seselere karşı adeta körü körüne beslediğimiz bir hayranlığın sebep olduğu yersiz bir hevesin şevki ile değiştirmemize hiçbir şey mani olamadı. Silahı elinden alınan bir diktatörün hala devam eden korkusu sebebi ile kanunu esasimize lüzumundan fazla halkçı ve serbest bir şekil vermemizi hiçbir düşünce durduramadı. Fakat bu kanunu, şimdiki şekline riayet ederek gereği gibi tatbik edeceğimiz de belli değil. Çünkü bir milletin yaşadığı gerçek hayatın ihtiyaçları kaçınılmaz şeylerdir. Bunların eksikliği hayatı tahrip eder, onulmaz yaralar açar. Hayatın suni şeylere tahammülü yoktur. İhtiyaçlarına uymayan her şey kendiliğinden kaybolmaya mahkumdur. Hayatın katı gerçekleri hakkını alır, ne kadar ince ve sanatlı da olsa söze galip gelir, hataları meydana koyar ve boş fikirleri ortadan kaldırır. Meşrutiyetimize daha hür bir mahiyet vermek, onu daha demokratik bir hale koymak sevdası ile, bu usulün doğru ve samimiyetle tatbik olunmasını imkansız kıldık demeyelim ama pek fazla güçleştirdik. Çünkü bizim kabul eylediğimiz parlamenterizm usulü ki teşri kuvvetin üstünlüğü esasına dayanır ancak milli birliğin kuvvetle kurulmuş bulunduğu bir memlekette tatbik olunabilir. Milliyet meselesi ise bizde ne yazık ki başka şekildedir. Ayrıca bu usul mütecanis bir cemiyet arasında tatbik olunabilirken, bizde o da mevcut değildir. Elhasıl, parlamenterizm usulü, bizde varlığı iddia edilemeyecek olan bir takım hasletlere, istidat ve alışkanlıklara bağlıdır. Buna göre parlamenterizm usulümüzün değişeceği muhakkaktır. Osmanlı kanunu esasisi, metni bakımından değilse bile fiilen ikinci bir değişikliğe mahkumdur. Bu seferki değişiklik, kıymetleri şüpheli bir takım münakaşa ve nazariyeler, anlaşılmaz şerhler ile vuku bulacak değildir. Kanunu, esasinin tatbikatı sırasında yani tecrübe ile meydana gelecektir. Taşıdığı, uyulması imkansız ve yabancı unsurlardan bu şekilde zamanla kurtulacak olan vekalet usulü nasıl olması gerekiyor ise o hali kazanacaktır. Temenni ederiz ki bu tatbikat en müsait şartlar altında olsun da bize pahalıya oturmasın. Avrupa müesseselerine gösterdiğimiz aşırı bağlılık, Kanunu esasimizde değişiklik yapılmasında bizi pek garip hatalara düşürdüğü gibi meclisi mebusanın faaliyetine dair olan teşkilatın kurulmasında dahi iyi bir tesir icra etmemiştir. Osmanlı İnkılabı, memleketin bütün içtimai sınıflarına mensup unsurların bir elden yardımı ile sessiz bir şekilde vuku bulmuştu. Adalete ve hakka susamış olan bütün bir millet Sultan Hamid'in istibdadını kaldırmak, selamet ve hürriyet idaresine kavuşmak için birleşmişti. Bu sebeple, Avrupa parlamentolarında mevcut olan siyasi fırkalar Osmanlı Meclisi mebusanında bilinmiyordu. Fakat batılı üstadlarımız bize öğrettiler ki, bir milletin siyasi hürriyeti, çeşitli fırkaların dikkatli ve şiddetli rekabetleri olmadıkça devamlı olamaz. Biz de, bu gibi fırkaların yokluğunun meşrutiyetimize zarar vereceğini zannederek hemen bunları kurmaya kalkıştık. Başka bir şey yapamayacağımız için de birbirine düşman gruplar teşkil ettik. Husumet ve rekabet insanlar arasında daima mevcut olduğundan, kolaylıkla muhalif cereyanlar meydana çıkardık. Bu isteklerimiz de yerine geldikten sonra siyasi fırkaları kurduk, endişelerimize sebep olan noksanımızı giderdik sandık. Siyasi hürriyetimizle beraber meşrutiyet usulünü de takviye edip sağlamladığımıza inandık. İşin sonunda bu fırkalar ileri memleketlerde olduğu gibi kavga dövüşe başlayınca memnun olduk. Muhterem mebuslarımızın mecliste birbirlerine karşı gösterdikleri buzu adavete, meşrutiyetimizin şeref ve haysiyetini yüceltiyor ve meclisin faaliyetini daha verimli kılıyormuş gibi saf dilane memnun olduk. Fakat şu sualler gayri ihtiyari olarak aklımıza geliyor. Acaba meşrutiyetin kabul edildiği her yerde siyasi faaliyetler sadece bu bölücü şekilde mi cereyan etmeye mahkumdur? Müşterek vatana hizmet edebilmek için aydın fikirli kimselerden, vatanseverlerden meydana gelen meclisin, muhakkak birbirine aleyhtar fırkalara ayrılması mı şarttır? Vatana faydalı maksatlarla hizmet için bir kısmının tatbik ettiği vasıtalar, Diğer kısmın teklif ettiği vasıtalara uymazsa, bu hal iyi niyet ve samimi fikirlere sahip kimseler arasında, muhakkak ayrılık ve düşmanlık sebebi mi olmalıdır? Siyasi çekişmelerin sebep olduğu ürkütücü manzarayı izah edip haklı gösterecek olan bunlar mıdır? Aksine olarak fertler manevi ve fikri meselelerde bölünüp, zıtlaşacakları yerde, birleşip kaynaşsalar daha çok verimli olurlar. İnsan bir dostluk ve sevgi muhiti içinde vazifesini daha iyi yapar, şahsen yükselir ve olgunlaşır. Garp'ta cereyan eden hadiselerin daima faydalı ve güzel olduğu zannında bulunanlarca, ki aydınlarımız arasında bu fikirde bulunanlar pek çoktur dostluk ve yardımlaşmaya dayanan bir siyasi faaliyet düşünmek ham hayal gibi görülmektedir. Acaba böyle bir fikrin şimdiye kadar siyasi faaliyetlere tatbik edilmemiş bulunması, hiç tatbik edilemeyeceğine hükmetmek için kafi sebep midir? Halbuki aynı ahenk ve beraberlik fikrinin, ilmi ve fenli faaliyetlerde başarı ile uygulandığı görülmüyor mu? Siyaset erbabının aksine fenciler meslek rekabeti gibi tembelce ve bencil hislerden uzak bulunuyorlar. Alimlerin beşeriyete hizmet emeliyle başvurdukları vasıtaların çokluğu ve başka oluşu anlaşmazlığa değil, birliğe sebep olmuştur. İşte bu birlik sayesindedir ki, çalışmaları hayret verici neticeler vermiş, zamanımızın fenli şaşırtıcı bir şekilde ilerlemiştir. İnkılap ve yenilik devrimizi, biz de dostluk ve beraberlik içinde açmıştık, böyle devam etmeliydik. Osmanlı parlamentosu, münakaşa ve çekişmeler sahnesi olacağı yerde bereketli bir tenkit ve konuşma zemini, sadece Osmanlılığın ilerlemesi ve yücelmesi his ve heyecanı ile birleşmiş bir vatanperverler topluluğu olmalıydı. Siyasi vakalar hiçbir zaman bir milletin arzularına göre cereyan etmez. Aksine o milletin tarihi geçmişine, uymakta olduğu içtimai ve siyasi nizama göre şekillenir. Avrupa'nın bugün bizce malum olan siyasi durumunun başka bir şekilde bulunmaması, uzun bir müddet boyunca derebeylik nizamı altında gelişmeye mecbur kalmış olmasındandır. Bunu zaruri bir netice saymak gerekir. Siyasi fırkaları bu eşitsizlik ve keyfi idare doğurmuştur. Meşrutiyet usulünü de asırlarca devam eden bu çalışmalardan sonra bu fırkalar kurmuşlardır. Böylece GARP'taki siyasi partiler esas itibariyle meşrutiyetin en tabii dayanakları olduklarından Avrupa'nın siyasi hayatında müstesna bir önem kazanmışlardır. Bizde de aynı sebepler mevcut olsaydı, partiler aynı rolü şüphesiz oynarlardı. Fakat bu sebepler olmayınca, ne olursa olsun, sözde siyasi partiler icat etmeye kalkıştık. Böylece hakiki bir serbestlik ve dostlukla dolu olan mazimizin ve bugünkü halimizin icaplarını görmeyerek geleceğimizi de tehlikeye attık. İnkılabımızın tabii gelişmesini, bir takım usul ve nazariyeler adına bozarak, ne ettiğimiz hatanın ve kaybımızın ehemmiyetini, ne de mecburen uğrayacağımız zarar ve ziyanın genişliğini idrak edemeden büsbütün tehlikeli, meçhul bir yola girdik. Garp'ta milletvekilliği usulü, sadece partilerin sayesinde kurulmuş iken, biz aksine olarak, bu usulün sayesinde çeşitli partiler kurulmasını arzu ettik. Bu suretle pek büyük bir feraset hatasına düştük. Tesiri, müessir gibi telakki etmek kadar büyük bir hatada bulunduk. Dolayısıyla şu şartlar içinde vücuda gelen partilerden, aynı makul neticeleri beklemek, Garp'taki partilerden elde edilen iyilikleri ummak, Çocukça bir şey olacağı gibi, partilerimizin Osmanlı siyasi hayat ve faaliyetleri içinde aynı üstün ve mühim mevkiyi alacaklarını hayal etmekte boşunadır. Meclisi mebusaynımızda cereyan eden münakaşaların şiddeti, mebuslarımızın yek diğerine karşı gösterdikleri husumet, Osmanlı topluluğunda tam bir ahenk bulunmadığını ispata kafidir. Fakat ahengi bozan bu kırgınlıkların esasını da tam olarak anlamak lazımdır. Çünkü Avrupa'daki benzerlerine bakarak bizdeki husumetlere de, hürmete şayan bir takım siyasi veya iktisadi görüşler sebebiyle meydana gelmiş tabi neticeler olarak bakılırsa pek garip bir hataya düşülmüş olur. Maalesef Türkiye'nin bugünkü hali bu çeşit telakkilere müsait değildir. Bizim gibi, uzun bir zamandır felaketlere maruz kalmış olan ve siyasi varlığını koruyup sağlamlaştırmaya muhtaç bulunan bir memlekette hiç olmazsa şimdilik birbirine zıt siyasi görüşler olamaz ki, bu şekilde münakaşalar yapılabilsin. Yine memleketin bir başından öteki başına kadar hüküm süren müthiş sefalet de içeride iktisadi bir rekabete imkan bırakmaz. Bu gibi sefalet ve tehlike zamanlarında insanlar gayri ihtiyari bir araya gelirler. Bu hakikatlere rağmen, Osmanlı Meclisi Mebusanında da fikir birliği yoksa ve buzu adavet mevcut ise, bu hal meclisin gayri tabi olduğuna ve memleketin menfaatlerine zıt bazı tesirlere zebun bulunduğuna delildir. Zaten Osmanlı toplumunu teşkil eden millet ve ırklar arasında bir müddetten beri, bazı yabancı tesir ve teşvikler sebebiyle milli ve ırki rekabet ve nefretlerin ortaya çıktığı kimseye meçhul değildi. Bu rekabet ve iddialar gerçeğe aykırı olduktan başka, Osmanlı unsurları arasında hüküm sürmesi gereken uyuşma ve dostluk hislerini de bozmaktadır. Evet bu unsurların iddia ve rekabetleri adalete ve gerçeğe uygun değildir. Gerek tarafsız tarihler ve gerek bugünkü cemaatlerin halleri de ispat eder ki, Habsburgların veya Romanovların memleketinde görülen milli rekabetler veya ırki nefretler Osmanlı diyarında hiçbir vakit mevcut olmamıştır. Mazi'de maruz kaldığımız istibdat hepimizin birden başına gelmişti. Nitekim bugün, hürriyet de bütün Osmanlılara eşit olarak feyiz vermektedir. Bütün bunlara rağmen ecinebilerin dolapları bir takım meşhum ihtiraslar ve çocukça hayaller sayesinde tesir sahası bulmuştur. Diğer taraftan her çeşit kurtuluş ümidini, yenilik ve terakki arzusunu ortadan kaldıran istibdat devri de Osmanlılar arasında asırlardan beri devam eden bağların gevşemesine sebep olmaktaydı. Bu istibdat, o devirde Osmanlı Devleti'nin varlığına karşı girişilen teşebbüsleri haklı gösteriyor ve kolaylaştırıyordu. Ecinebilerin Osmanlı ülkesini içinden parçalayabilecek tahriklerine engel olabilecek bir mani yoktu. Çeşitli Osmanlı unsurları arasına ekilen ayrılık ve nefret tohumları herkesin gözü önünde bol bol saçılıyordu. Osmanlı istibdadına karşı, saadet vaatleri açıkça telkin ediliyordu. Meşrutiyetin ilanı bu tahriklere son verdiyse de onların senelerdir uyandırdığı ümitler bir anda ortadan kalkamazdı. İşte meclisi mebusanımızı cuşu huruşa getiren de artık söndürülmüş olan bu ümitlerdir. Türkiye'de bu gibi temayüllerden doğan rekabetten başka bir rekabet yoktur. O halde, ümmetin vekilleri tarafından teşkil olunan mecliste cereyan eden kavgaların sebebini bu temayüllerde aramalıdır. Bu sebebin ise çeşitli unsurların, kendileri için besledikleri emeller ve hususi menfaatlerin yeni devir gelince kargaşalığa uğraması olduğu açıktır. Şu halde bu kavgalar aslında Osmanlılık ile hususi menfaatlerin çatışmasından başka bir şey değildir. Böyle olunca da bizim siyasi partiler kurdurmaya çalışmamız Osmanlılığın yüce menfaatleri aleyhine olmuş, hala hususi menfaatler peşinde koşanların ekmeğine yağ sürmüştür. Onların kanunu bir maske ile kurulmuş partiler sayesinde ve parlamentonun sağladığı dokunulmazlığın himayesi altında zararlı maksatlarını takip etmelerine imkan vermiştir. Siyasi partilerimizin durumu o kadar gayri tabidir ki, çoğunluk, azınlığın eline geçmiştir. Bu hal idare tarzımızın tamamen terkini değilse bile herhalde pek çok değişikliklere uğramasını gerektirecek derecede tehlikelidir. Garba hayranlığımızın tesiri ile giriştiğimiz içtimai faaliyetlerimizi tetkik edecek olursak bunların da tenkit olunacak birçok tarafları bulunduğunu kolayca görürüz. Siyasi müesseselerde olduğu gibi, içtimai faaliyetlerimizde de hayranlık marazına duçar olduk. İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini birbirine karıştıran ahlak anlayışımız garip bir sarsıntıya uğradı. Bu yüzden biz, adap ve ahlakımıza, geleneklerimize ve pek selim, pek afif ve pek insaflı olan Osmanlı şahsiyetimize karşı husumetimizi ilan ettik. Osmanlılığın esaslarını zayıflatmak için şiddet kullanmaktan kendimizi alamaz hale geldik. Bugün memleketimiz insan düşüncesinden çıkmış ne kadar içtimai nazariye ve usul varsa hepsine birden geniş bir hayat alanı olmuştur. Bunların hepsi, hayret verici bir inanç ile tatbik sahasına konmaktadır. Türlü türlü ve tehlikeli derecede birbirinden farklı ruh halleri ortaya çıkıyor. Dışarıdan gelen bu nazariyeler girdabı, Osmanlı cemiyetini öyle bir meçhule sevk ediyor ki, bütün umumi ve ictimai gayeler yok olarak yerlerine ictimai bir fetret demek olan kozmopolitizm geçmektedir. Zaten oldukça çeşitli cinslerden meydana gelmiş olan Osmanlı cemiyeti kendine has mahiyetini de gitgide kaybederek tam bir çökme tehlikesine doğru gidiyor. Osmanlı cemiyetini garplılaştırmak heves ve arzusu ile cemiyetçilerimizden bir kısmı nihilist olmuşlardır. Herhangi bir şey vücuda getirmekten aciz hatta her çeşit muhafazakarlık hissinden mahrum ve her şeyi yıkmaya hazır, yıkıcı, tahripçi kimseler haline gelmişlerdir. Çünkü ıslah hissi, muhafaza hissi ile ikizdir. Bir milletin örf, adet ve geleneklerini bir günde değiştirmeye kalkışmak, bu örf ve adetlerin gelişmesine ve geleneklerin teşekkül edip yerleşmesine hükmeden içtimai temel kanunları bilmemeye bir delildir. Bunu artık öğrenmeliyiz. Her değişikliğin iyilik işareti olduğu inancını taşımak acayip bir düşünce ve gaflettir. Çünkü gerileme ve çöküşler de ancak örf ve adetlerin değişmesiyle olur. Bunu idrak etmenin zamanı da artık gelmiştir. Adetlerin değişmesinin bir terakki eseri olması bu değişikliğin muayyen şartlar altında cereyan etmesine yani manevi ve fikri hallerin güzel bir neticesi olmasına bağlıdır. Adetlerin yenileşmesi fikirlerin yenileşmesinden evvel değil sonra olmalıdır. Bundan dolayıdır ki, hakiki bir yenileşme zamanla meydana gelir, öyleyse biz de şahsi kanaat ve arzularımızın tesiriyle acele meydana gelen yeniliklerden kaçınmalıyız. Zira bu kanaat ve arzularımız çoğu kere sosyoloji ilmi esaslarının veya değişmesini arzu ettiğimiz halin yanlış bir şekilde anlaşılmasından ileri gelmektedir. Zaten denebilir ki, içtimai meselelerde gösterdiğimiz bütün ecinebi hayranlığı bizi Garp usulünde demokratlaştırmak istemekten ibaret kalıyor. Halbuki biz, kuruluş devrimizden beri en hakiki bir demokrasi usulü ile yaşamış, esasen demokrat bir milletiz. Tatbik etmek istediğimiz Garp demokrasisi ise henüz dün vücuda gelmiştir, çeşit çeşit günahlarla lekelidir ve geçici bir haldir. Bu hal, aristokratik uzun bir mazi ile eşitlik taraftarı bazı cereyanlar arasında bir inkılap halidir. Eşitlik taraftarı yeni cereyanlar Garp cemiyetlerini bıktırmakta ve bazı tedbirlere başvurmaya mecbur bırakmaktadır. Osmanlı demokrasisi ise esaslı ve kesin bir içtimai haldir. Mantıki ve fiili bir asli şekil kazanmış olan tarihi eserimizdir. Biz ona çözülmez asırlık bağlarla bağlıyız. Bu bağları kesmemiz bize felaket getirir. Bugün bizim vazifemiz memleketimize yeni bir demokrasi getirmek değil, mevcut olan demokrasimizin gelişmesine gayret etmektir. Tabi şartlar altında tekamül edememiş, memleketinin siyasi ve içtimai hayatına serbestçe iştirak eylememiş olan bir millet hukuki ve siyasi vazifelerini yerine getirmek zamanı gelince birçok hatalara düşmeye mahkumdur. Bu hatalardan kurtulmak, onları gidermek için yegane çare, başkalarının tecrübelerine müracaat etmeden önce hatta pek az da olsa kendi tecrübesinden istifade edebilmektir. Garp'taki cereyanlara kapılarak yaptığımız ve ilerlemeyi hedef alan çalışmalarımızın neticesiz kalmasının sebebi, Garp medeniyetini doğuran esas sebeplere vakıf olamayacak kadar yanılmış bulunmamızdır. Garp medeniyetinin şaşasına o derecede hayran ve hayrette kalmışız ki, onu meydana getiren sebepleri kavramaktan, aciz olup, gördüğümüz neticeleri medeniyetin sebepleri sanmış ve görünüşe aldanmışız. Şimdi garbın medeni milletleri gibi hareket etmek isterken tam aksini yapıyoruz. Çünkü bu milletlerin hiçbiri bizim yaptığımız gibi, komşusunun siyasi veya içtimai müesseselerini kabul ve tatbik etmeye teşebbüs etmemiş, hiçbiri kendi ruhunu diğerininkine göre teşkil etmeye çalışmamış, yahut kendi manevi şahsiyetinden vazgeçip komşusunun fikir ve hareket tarzını tam bir teslimiyetle taklide girişmemiştir. Garp milletleri ilerlemek ve olgunlaşmak için önce suistimallere, adaletsizliğe ve cehalete karşı savaş açmışlardır. İnsanlığın yükselmesine tabi olarak hasım olan bu kötülüklerle, hiç çekinmeden, tam bir inançla, Gerektiğinde can ve mallarını feda etmek hususunda tereddüt etmeksizin mücadele etmişlerdir. Demek bu milletlerin her biri, başkalarının çalışması sonunda değil, kendi gayretleri neticesinde tekamül etmiş, meseleyi kendi hesabına ve kendi kendine, kendi kudreti ve aklının derecesine, kendi vasıta ve temayüllerine göre halletmişlerdir. ve müesseselerde görülen değişik şekiller işte bu şekilde meydana gelmiştir. Bu sebeple Avrupa milletlerinin gıpta edeceğimiz özellikleri, geleceğe doğru mesafe almak için seçtikleri esaslar ve bu esaslara karşı gösterdikleri saygı ile bu esasları korumak için göze aldıkları fedakarlıklardan ibaret kalmalıdır. Maksatlarına varmak için tatbik eyledikleri icra şekillerine bakmamalıyız. Asıl gıpta verici şeyler, onların çalışma tarzı, eğitim usulü ve fedakarca vatanperverlikleridir. İşte Garp milletlerinin hakikaten hayret veren ve örnek alınmaya değer olan tarafları bunlardır. Bir memleketin müesseseleri ihracat maddesi olmadığı gibi, bunları ithal etmek de pek zelileğin bir iştir. Böyle bir şeyi tavsiye edenler bir milletin müesseselerinin ne demek olduğunu idrakten ve kendi memleketlerine karşı vazifelerinin neden ibaret olduğunu anlamaktan aciz olduklarını ispat etmiş olurlar. Böyle bir hareket, kendi imkan ve gayretlerimizle meseleleri halletmekten, maksadımıza varmaktan aciz olduğumuzu da gösterir ki, ayrıca zillete sebep olur. Bir ferdin veya bir cemiyetin düzelmesi, manen ve fikren yücelmesi, ancak kendi gayretleri sayesinde müyesser olur. Bu nasıl bir hakikat ise, başkasının kendi hesabına sarf ettiği gayret ve çalışmaların da bize bir faydası dokunmayacağını kabul ve itiraf etmeliyiz. Fakat bundan dolayı, medeni milletlerin müesseselerini bilmezlikten gelmek, gelişme tarihlerini öğrenmeye ehemmiyet vermemek mi icap eder? Hayır, aksine biz onları mümkün olduğu kadar güzel şekilde tatbik etmeliyiz. Onları mümkün olduğu kadar öğrenmeliyiz. Yalnız bu öğrenmeden maksat, onları aynen almak değil, vazifemizin güçlüğünü ve ehemmiyetini daha iyi anlamak, Vazifemizi en güzel şekilde başarmak için bilgimizi arttırmak olmalıdır. Sözün kısası, kendimizi bile idrak etmekten bizi alıkoyan taklit ve aktarmalar vasıtası ile durumu ıslaha çalışmak, çok elem verici bir içtimai karışıklık ve siyasi zaaf hali meydana getirmekten başka bir netice vermeyecektir. Bundan zerre kadar şüphe etmemeliyiz. Üçüncü kitap, Fikri Buhranımız Memleketimizin yükselmesini ve ilerlemesini temin edebilmek için Batı medeniyetinden faydalanmak mecburiyetinde kaldık. Bu mecburiyet, mütefekkirlerimiz arasında yeni bir sınıfın meydana çıkmasına sebep oldu. İlerlemeye olan ihtiyacımızın icaplarını yerine getirmek üzere yetiştirilen bu aydın sınıf, bugün memleket idaresinde büyük bir tesire sahiptir. Ayrıca, hiçbir denetleyicisi olmadığı gibi rakibi de yoktur. Halbuki bu aydın sınıf, batı medeniyetinin tesiri altında şahsiyetini kaybetmiş, aşırı bir batı hayranlığına müptela olmuştur. Milli kurtuluşumuzun çaresini, kendisinin tutulduğu bu hastalığın bütün memlekete yayılmasında görmektedir. Bu yüzden, yükselme ve ilerleme adına, vicdanları bulandırıp fikirleri karıştırarak, buhranlara sebep oluyor. Memleketi de karanlık ve meçhul bir istikbale doğru sürükleyip götürüyor. Batı hayranı olan bu mütefekkir sınıfın zihniyeti, kendisine üstad tanıdığı, Batı zihniyetine hiçbir bakımdan benzemez. Bunlar kendi memleketleri hakkındaki kötümser ve yıkıcı tenkitleri ile temayüz ederler, tenkitleri, izah ve ispat edemedikleri için itham, anlayamadıkları için de inkar ile doludur. Bunlar mevcudu ve yaşayan gerçeği bilmezler, fakat nasıl olmamız gerektiğini öğretmeye kalkarlar. Buna rağmen, bir zamanlar ümitlerimizi bu sınıfa bağlamış, saadet ve ilerlemeye dair tatlı emellerimize erişmeyi onlardan beklemiştik. Çünkü onun imandan mahrum ve kararsız ruhuna sinmiş olan kötümserliğinin derecesini anlamamıştık. Bu kötümserliğin, memleketin ihtiyaç ve gerçeklerine uyacak bir emel veya ümit beslemeye bile mani olduğunu bilmiyorduk. Bu aydın sınıfın böyle karanlık bir kötümserliğe düşmesinin sebebi, vatanındaki her şeyi, ıslahat ve düzeltmelerle kurtulamayacak kadar bozuk görmesidir. Bu yüzden kurtuluşu, mevcut olanı yıkmakta buluyor. Yerine, az çok garplılaşmış olan bilgi, mantık ve ahlakına, iyice frenkleşmiş olan içtimai ve siyasi tasavvurlarına göre şekil vereceği yeni bir cemiyet kuracaktır. Bu ruh ve fikirde olan, bütün mevcudu yıkarak yerine başkasını koymak isteyen, Vatanlarında ruh ve fikirlerini hoşnut edecek bir şey bulamayarak hiçbir manevi haz duyamayan bu insanların, vatanları ile ne alakaları vardır? Bu gibilerin garip zihniyeti her hususta tesirini göstermektedir. Herhangi bir şeyi düzeltip ıslah etmek bahsindeki anlayışları da buna açık bir misaldir, izah edelim. Başka memleketlerde, herhangi bir şeyde görülen yanlış veya eksiğin giderilmesine lüzum hissedildiği anda buna gayret edilir, ıslahına çalışılır. Bizde ise, ıslahı arzu edilen şeyin, hiç tereddüt etmeden ortadan kaldırılmasına ve yerine daha iyi olduğu zannedilen bir başkasının konulmasına kalkışılır. Bizim gayretperver zatlar nazarında düzeltip ıslah etmek, mevcut olanı terk edip değiştirmek, yıkıp atmak için bir vesiledir. Halbuki garplılar bir şeyi, bilhassa muhafaza etmek arzusu ile ıslah etmek isterler. Hasılı, bizde yenisini kurmak için yok etmeye, batıda ise yok olmaktan kurtarmak için düzeltip korumaya çalışılır. Batı hayranlarının oradan aldıkları bilgi ışığı kendilerini aydınlatmaktan çok, görüşlerini köreltiyor olmalı. Batılıları taklit etmeye çalışıyorlar. Ama onlara tamamen zıt bir şekilde düşünüp hareket ettikleri, bu basit mukayese ile görülüyor. Gerçi kendileri, garplılar gibi düşünüp hareket etmekte olduklarına son derece emindirler. Halbuki düzelterek ıslah etmek yerine, değiştirme yoluna gitmek, tamamen yeni bir şeyi denemek demektir. Bu halde ise insanlar, eskiden kazanılmış ve çoğu acı tecrübelere mal olmuş olan birçok bilgi ve tecrübelerden mahrum kalır, istifade edemezler. Yeniden bir takım denemeler yapmak, yani tereddüt ve şüpheler içinde, kıymetli vakitler kaybetmek, yeni hatalar işleyerek onların tamirlerine çalışmak gerekir. Bu gibi hallerde çoğu kere, giderilmek istenen yanlış ve noksanlardan daha zararlı hatta tehlikeli neticelere varılır, dertlere düşülür. Bundan başka değiştirme, esası bakımından bir şeyi, bir diğerine karşılık yerini terke zorlamak demektir. Bu ise bir tahakkümdür. Tahakküm yerinde ve haklı değil ise, keyfi bir hareket olur. Keyfi hareketler ise birbirini takip eder. Böyle keyfi hareketlerin hakimi mutlak kesildiği bir yerde akıl, hak ve kanun susar, tecrübe, hikmet ve itidal tesirsiz kalır. Bu durumda inkılapçı zararlı, yaptıkları ise az veya çok felaket sebebi olur. Batı hayranlarının hali, hastalıklardan korunmak ve tam bir sıhate sahip olmak arzusu ile tıp kitapları okuyan bazı kimselere benzer. Bunlar sonunda, kendilerinin bütün hastalıklara tutulmuş oldukları vehmine düşerek, hayatı, mecburen katlandıkları tahammül edilmez bir yük, çaresiz ve uzun bir ızdırap olarak görmeye başlarlar. Mütefekkirlerimiz de bunlar gibi, mensubu bulundukları cemiyete daha iyi bir sıhhat temin etmek arzusu ile tahsil edip bilgi topladıkları halde, sonunda onu en tehlikeli ve en kötü dertlere düşmüş görüyorlar. Edindikleri bilginin onlara vatanlarını bir elem ve ızdırap kaynağı halinde göstermekten başka bir faydası olmuyor. Neticede, bu vatana sadece irsi fakat idrak dışı bir his ile bağlı kalabiliyorlar. Birbirine pek benzeyen bu iki hal bize gösterir ki, rastgele elde edilen bilgiler insana bir iktidar kazandırmaz. Metotsuz ve gayesiz olarak edinilen fikirler zararlı olur. Çünkü bu şekilde hasıl olan fikirler, ancak yanlış kanaatlere sahip kimseler yetiştirir. Onlar da etraflarına zararlı olurlar. Bu çeşit bilgi sahipleri de tıpkı tıp heveslisi gibi, tahsillerinde bir usul ve gaye takip etmediklerinden, kendilerini hasta sanırlar. Hele bütün vukuf ve bilgileri kendini bilmemek gibi gayri tabi bir esas üzerine kurulmuş olduğundan, hastalık büsbütün karışarak, kendine has bir şekil alır. Gerçekten de, Batı hayranlarının manevi, içtimai ve siyasi meseleler hakkındaki bilgileri iki mühim özellik göstermektedir. Birincisi, bu meselelerden hangisine dair olursa olsun, Bizimle ilgili olan taraflarını bilmemek, öğrenmeye de tenezzül etmemek. İkincisi, bizimle ilgili olanların dışında pek çok metot ve prensiplere vakıf bulunmak. Fakat bu garip karışıklık cemiyetimizdeki bundan daha düzensiz bir başka halin neticesidir. Osmanlı cemiyeti asırlarca önce teşekkül ederek şöhretli bir medeniyet meydana getirmiş ve dünya tarihinde mühim bir vazife ifa etmiştir. Böyle olduğu halde batıcılar kendi manevi ve ahlaki hayatlarını, sosyal ve siyasi kanun, prensip olgunluklarını, yani milletin dehasını gösteren, milli, fikri ve ahlaki varlığını meydana getiren şeyleri küçümseyip tahkir ediyorlar. Bunları öğrenip tetkik etmekten fayda ummuyorlar. İşte onları, cehaletlerin en uğursuzu olan kendini bilmemek haline düşüren de budur. Bundan dolayı, batı hayranları, bizi daha yakında teşekkül ederek milli varlığını elde etmeye çalışan, yeni doğmuş bir cemiyet farz edecek derecelere geliyor, geçmiş ve ecdadımızın büyüklüğünden şüphe ediyor, bizi hakir görüyorlar. Bu acayip düşünce tarzı ile gelişen dimaları ve edindikleri bilgiler onları sonunda şuna sevk ediyor, ruhlarının vatan değiştirmesi ve fikren göç. Şu şartlar altında elde edilen bilgilerin kıymeti ferde aittir, mühendis, tabip ve bunlara benzer fen adamları ve sanatkarlar yetişebilir. Fakat bunun içtimai bir değeri yoktur. İlim, kıyas ile beraber olursa faydalı olur. Çünkü insan ancak, varlıklar arasında mukayeseler, benzetmeler yaparak ve tabiat hadiselerini daha iyi anlayarak, onlara göre hareketlerini tanzim eder. Bilmek, kıyas etmek, benzeterek hüküm vermek demektir. Bu sebeple, kendi cemiyetimiz ile diğerleri arasında mukayese yapabilecek kadar kendimiz hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Böyle olmayınca, bizden ileride bulunan yabancı milletler arasında ne kadar kıyaslar yapsak, ne kadar ilmi ve mantıki neticelere varacak bir iktidar da göstersek, bununla kendi cemiyetimizin noksan ve kusurlarını bularak tamir etmeye muvaffak olamayız. Batı hayranlarının zihniyeti o kadar değişmiştir ki, Batılılardan öğrendikleri şeylerin bile çoğunu asıl manalarından bambaşka bir şekilde anlıyor ve tefsir ediyorlar. Bu yabancılardan çok yabancılık onları kendi muhitimizden gitgide uzaklaştırıyor. Sonunda bu muhitin köklerini ve pek büyük olan önemini takdirden aciz kalıyorlar. Halbuki, ne çeşitten olursa olsun, herhangi bir hadisenin en esaslı, en mühim sebebi ona zemin olan muhit değil midir? Bu pek açık bir ilmi hakikat iken, araştırmalarında ve düşüncelerinde muhiti dikkate almıyorlar. Bu yüzden de, çıkardıkları hükümler hep menfi ve yıkıcı oluyor, müspet bir hakikat taşımıyor. Muhite yabancı kaldıklarından, bilgi ve tasavvurları, hayalperestçi oluyor. Tabii ilmi bir kıymeti de bulunmuyor. Yine muhitin, bu büyük ehemmiyeti takdir edilmediğinden dolayı medeni kanunlarında Batı hayranları gibi mekanını değiştirmekle her yere uyu vereceği zannediliyor. Halbuki o kimseler gibi kanunlar da vatanları değişince esasları da değişerek bizleri acı hüsranlara düşürüyorlar. Bu zihniyetin sebep olduğu aynı hatalı tutum edebiyatımızda da açıkça görülmektedir. Pek nadir istisnaların dışında bugünkü edebiyatımız samimiyet ve ciddiyetten uzaktır. Edebiyatımızın ortaya koyduğu eserler ruhumuzun değil, fikirlerin muhassalasıdır. Kaçak olarak yurdumuza sokulmuş fikir ve hislerden meydana gelmiş suni bileşimlerdir. Milli ruh, edebiyatımızın da dışında tutulmuş, onun yerine kaynakları çok değişik, birbiriyle ilgisiz birçok ansiklopedik malumat meydanı doldurmuştur. Bu hal edebiyatımızı şahsiyetsiz bir şekle sokarak acınacak bir derekeye indirmektedir. Dikkat edilirse edebiyatımızda, ifade vasıtası olan kelimelerden başka Türklükle ilgili hemen hiçbir şey görülemez. İlhamın yerini yapmacık, derin ve samimi hislerin yerini de keskin ve serbest bir zeka almıştır. Bu da milli ruhumuzu kuvvetlendireceğine, gevşetiyor. Edebiyatımız kuvvetli ve gerçek imanlar meydana getireceğine, zararlı şüpheler, tereddütler ve inançsızlıklar saçıyor. Neticede tabii olarak çok tesirli bir bozgun ve çözülme oluyor. Güzel sanatların milli bir ruh taşıyabilmesi ve bu yolda ilhamlara mazhar olması için bir vatanı bulunması icap eder. İşte bu hassaları bulunmadığı içindir ki güzel sanatlarımız hünerleri ile marur, fakat deha ve ilhamdan mahrum bir takım sanatkarların elindedir. Batı hayranlığı memlekette fikir hayatının yayılmasına hizmet edeceği yerde fevkalade bir karışıklığa sebep olmuştur. Öyle ki artık bugün memleketimizde bir fikir hayatı yoktur denilebilir. Şimdi fikir ve sanat eserlerinin lezzetine varmaktan mahrum kalan cemiyeti gamlı ve hüzünlü bir gayrimemnunluk kaplamıştır. Bu halden doğan kötümserlik, fikirleri bunaltıp, ruhları karartarak sür yıl yayılıp genişlemektedir. Bu kötümserliğin doğurduğu bencil ve alçak bir menfaat perestlik, milli ruh ile beraber, milli gayeleri de basitleştirmektedir. Batı hayranlarına muhitimizde gösterdikleri yıkıcı tesirlere karşı, batı zihniyetinin kendi muhitini nasıl diriltip tazelediğini, ibretle düşünelim. Görürüz ki, bizdeki batı hayranları kendi muhitlerine olduğu gibi, o zihniyete de çok yabancıdırlar. Şu halde zihniyetleri batı zihniyetine nispetle sadece bir asalaktır. Kendileri ise cemiyete karşı ilgisiz kalmakla beraber yine onun sayesinde yaşıyorlar. Öyleyse bu bakımdan da cemiyetin sırtında bir asalaktır. Daha da fenası, Batı hayranı bu aydınlar, sahte ilimleri ile cemiyete verdikleri zararlara son vermezlerse neticede kendileri gibi, bu cemiyeti de Avrupa cemiyetinin bir asalağı haline düşüreceklerdir. Acaba kader bizi daima bir aşırılıktan ötekine düşmeye mi mahkum edecek? Eski devirlerde, aydın sınıfımızın en büyük kusuru, Batı medeniyetini tanımamak, bu yüzden de ona karşı daimi bir düşmanlık beslemek idi. Halbuki, şimdi de, Batı hayranlarının eskisine tamamen zıt bir duruma düştüklerini görüyoruz. Bunlar tanımadıkları için kendi memleketlerine yabancı kalıyorlar. Fakat şir-i hayal ile devamlı arzu ettikleri yabancı medeniyete karşı aşırı bir bağlılık içinde kendilerini unutuyorlar. Medeniyetin bir unsuru olmak bakımından, eski ve yeni aydınları mukayese edersek, yenilerin daha çok zararlı oldukları anlaşılır. Dün de, bugün de ilerleyip gelişmemize engel, marifteki geriliğimiz olmuştur. Cehaletimizin bir eski, bir de yeni şekli vardır. Eskisi, fikir ve tecrübe sahalarını dolduran ilerlemelere ilgisiz kalmamızdı. Şimdiki ise, eskiden tamamiyle yabancısı olduğumuz ilimlerden pek az ve noksan bir şekilde haberdar olmamızdır. Bugünkü cehaletimizin en belirli özelliği bir sürü yanlış bilgilerden meydana gelmiş aldatıcı bir kabukla örtülü bulunması ve bu sebeple hakiki ilme benzemesidir. Bu ise cehaletlerin en zararlı şeklidir. Çünkü bu hal bizleri ciddi ve faydalı teşebbüslerden daima alıkoymakta, medeniyet dünyasının nazarında kıymetimizi düşürmekte ve bizim zamanın ilerlemelerini takip etmeye istidatlı olmadığımız zannını vermektedir. Bugünkü geriliğimiz, varmak istediğimiz hedefin ne olduğunu bilmeyişimizin neticesidir. Milletçe yükselmek için Batı medeniyetinden istifade etmek lüzumunu duyduk. Bu düşünce, nasıl olduysa bunun için mutlaka batılılaşmamız gereklidir gibi yanlış bir kanaat doğurdu. İşte bütün gayretlerimizi faydasız ve güdük bırakan en esaslı yanlışımız bu olmuştur. Bu yanlış kanaatten bir de kurtulmak için her bakımdan Batı milletlerini taklide mahkumuz fikri doğmuştur ki, bu da öteki kadar kötü ve yersizdir. Ne yazık ki, bu kanaat ve zanlara uyarak bütün varlığımızla taklide koyulduk. Bunu o kadar başardık ki, inancı, his ve ananesi, ilim ve fenli tamamen taklitten ibaret sahte bir dünya kurabildik. Şimdi artık dışı parlak, ama aslında ölüm getiren arzu ve hayaller içinde mest ve müstarak yaşayıp durmaktayız. İşte bundan dolayıdır ki bilgiçliğimiz, bu mağrur ve daraltıcı yarı alimliğin dairesi dışına, şimdiye kadar çıkamamıştır. Taklitçilikte ustalaşmak gayreti içinde, eski bildiklerimizi unutmak, Şimdiye kadar yaptıklarımızı bir kenara atıp terk etmek istiyoruz. Bizce tatbiki mümkün olan eski bilgilerimizle iş görecek, onları daha iyi bir hale getirip, daha çok netice alacak yerde, aksine hiçbir zaman öğrenemediğimiz, bilmediğimiz şeyleri tatbik için kıymetli gayretler harcayıp gidiyoruz. Bütün yeni ve meçhul şeylere göstermekte olduğumuz aşırı tutkunluk, bunların fayda ve zararlarını iyi bilmediğimizden doyur. Zararlarını bilmeyince hemen mükemmel olduğuna karar veriyoruz. Pek tabii olarak, hatalarını bilerek hoş görmediğimiz şeyler eskiden beri bildiğimiz şeylerdir. Bunun tam zıddı olarak da, bilmediğimiz şeyleri hatasız ve hoş buluyor, emel ve temennilerimizi tatmin edecek bir şey sanıveriyoruz. Halbuki yeni ve meçhul olan şeyler, çok defa beklenmedik kötü neticeler doğururlar. Bunlar, yerleşmiş gelenek ve alışkanlıkları yıkarak, bazı kıymetleri, his ve inançları incitirler. Bu ise, cemiyetin maddi ve manevi varlıklarını sarsar. Bu yüzden yeniliklerin en ileri ve en mesut milletlerinde bile itimatsızlık hatta endişe ve korku uyandırdığım görüyoruz. Ama biz, yeni ve meçhul her şeye karşı gösterdiğimiz bu garip tutkunluğu, sonsuz bir ilerleme aşkı gibi anlıyor, hatta bununla iftihar da ediyoruz. Gerçekte ise, hatalı anlayış ve düşünceler üzerine kurulmuş yalancı bir alem içinde yaşamaktayız. Bugünkü ruhi ve fikri durumumuz da ondan doğmaktadır. Gerçek, hayat görüşümüzün dışında kalıyor. Böylece biz, doğruyu yanlışa, gerçeği hayale, hak yolu sapkınlığa, olmamışı olmuşa, mümkünü imkansıza katarak en olmayacak plan ve hayallerden saadet umuyoruz. Görülüyor ki, büyük hatalar, büyük hakikatler kadar saadedir. Garplılaşmak ihtiyacına olan inancımızın, bu kadar kötü neticelere varması, milliyetimize aykırı bulunmasındandır. Çünkü milliyet ile medeniyet aynı şey demek olduğundan garplılaşmak arzusu, kendi medeniyetimizi, terk etmek veya inkar etmek manasını taşır. Netice olarak da kendi milliyetimizden vazgeçmek demek olur. Hakikaten de, hayli zamandan beri bizlere her ne öğretilmiş ve telkin edilmiş ise, hep kendi milli ve tarihi varlığımızı teşkil eden şeyleri kaldırıp, yerine yeni ve batı işi görülen şeyleri koymak gayesini hedef almıştır. Birisi çıkıp da Almanlara, kurtuluşlarının ancak Alman kültür, medeniyet ve irfanını bırakmakla kabil olacağını söylemiş olsa, acaba nasıl bir karşılık görürdü? Böyle bir iddiada bulunan Alman, hele bir Alman ıslahatçısı sayılır mıydı? Alman medeniyeti ile bizimki arasında bugün mevcut olan büyük farka bakarak benzetmemizi yersiz bulanlarımız olabilir. Halbuki Osmanlı medeniyetinin daima Batı milletleri medeniyetinden geri kalmış olduğunu sanmak yanlıştır. Çünkü bir zamanlar onlarınkine her bakımdan üstündü. Şu meşhum taklit hastalığına tutulmasaydık bugünkü fark da bu kadar olmazdı. Zaten yaptığımız maddi büyüklük mukayesesi değil, bir prensip meselesidir. Kendi memleketinin kültürünü, medeniyetini, irfanını inkar eden veya hakir gören milliyetini kaybeder. Dolayısıyla da artık onun adına konuşmak hakkı değildir. Fikir ve düşüncelerimizin ne derin bir karışıklık içinde olduğu, her taraftan yükselen sonsuz şikayet velvelesinden bellidir. Her tarafta şüphe ve itimatsızlık derin bir boşveriş, her işte deli gibi acelecilik ve sabırsızlık görülüyor. Hiç kimse, kime veya neye inanacağını, kime veya neye hürmet ve riayet edeceğini bilemiyor. Herkes her şeyi biliyor, fakat hiç kimse bir şey yapmaya muvaffak olamıyor. Bununla beraber her yerde ve her meselede meydana çıkan çeşit çeşit ıslahatçının da haddi hesabı yok. İşte, Garp medeniyetinden aldığımız yardımlardan, şimdiye kadar temin edebildiğimiz fayda. Batı medeniyetinden istifade teşebbüslerimizin hezimetle neticelenmesine rağmen şunu da itiraf etmeliyiz ki, milli terakkimizi temin etmek için, o medeniyetten büyük ölçüde faydalanmaya mecburuz. Ancak bizzat yaptığımız tecrübeler katı olarak ispat etmiştir ki, Batı medeniyetinden hakikaten istifade edebilmemiz onu aynen tatbik ile mümkün değildir. Ayrıca, aynı şekilde istifade etmiş diğer milletlerin tecrübeleri de, yabancı bir medeniyetin nimetlerini toplamanın, onu kendi medeniyetine uydurarak tatbik etmekle mümkün olacağını göstermektedir. Şu halde bizim de şimdiye kadar takip etmemiz gereken yol, Avrupa medeniyetini millileştirmek, yani mümkün mertebe muhitimizi ısındırmak olacaktı. İşimiz, medeniyetimizin gelişmesi için gerekli ve ona uyabilecek olan şeyleri batıdan alarak, kendimize tatbik etmekten ibaret olmalıydı. Kendi medeniyetimizi geliştirmek için kendisinden istifade imkanına sahip bulunduğumuz, daha üstün bir medeniyetten faydalanmayı istemek aslında çok yerindedir. Bu istek hem müşahade ve mukayese zihniyetimizi, hem öğrenmeye olan şevk ve gayretimizi, hem de zeka ve düşünce gibi kabiliyetlerimizin gelişmesini temin ederek manevi varlığımızın kuvvetlenmesine yol açar. Milletleri selamete götürecek meşru ve tabi yegane metod budur. Bu güzel arzu, tetkik ve faaliyetlerimizi daha verimli bir hale ve devamlı olarak harekete getirip arttıracak bir uyarıcı hükmündedir. Bu sayede hem kendi medeniyetimizi hem de Avrupalılarınkini, tam olarak öğrenmiş ve incelemiş oluruz. Bu suretle, Batı medeniyetinin özellikleri olan ve üstünlüğünün sebebi bulunan ilim zihniyeti ile tecrübe usulünü birleştirerek meydana çıkaracağımız binlerce hakikat, binlerce hatanın tamir olunmasını sağlayacaktır. Bu düzeltmeler sırasında şu hakikati de öğreneceğiz, bizim idealimiz, içtimai ve siyasi kanaatlerimiz, tamamıyla dinimizden doğmuştur. Dolayısıyla, ona saygı göstermek mecburiyetinde olduğumuz gibi üzerimizdeki bütün haklarını da kabul etmek zorundayız. Yine anlayacağız ki, dinsizlik denilen şey, Latin fikrinin düştüğü bir sapıklık halinden ibaret olup, zannedildiği gibi, bir fikri üstünlük alameti değildir. Yine öğreneceğiz ki, her milletin milli kanun ve ananeleri, üzerinde yaşadığı topraktan daha kıymetli bir manevi vatan meydana getirirler. Çünkü insan topluluklarını bir millet haline getiren onlardır. Başka bir kavmin tahakkümü altına düşen millet, arazisini değil, kanun ve ananelerini kaybettiği için istiklalinden olur. Üzerinde yaşadığı toprağı çoğu zaman terke mecbur olmadığı ve belki de ondan daha da fazla istifade ettiği halde esirdir. Çünkü milli değerlerini kaybetmiştir. Bizim gibi vatan toprağını korumak uğrunda asırlardan beri kanını cömertçe dökmüş olan bir milletin, manevi vatanına karşı ilgisiz kalıp sevgisizlik ve saygısızlık göstermesi tasavvuru güç anlaşılmaz bir hatadır. Gerçi zamana hiçbir şey dayanmaz. O kanun ve ananeler de her şey gibi gelişmeye muhtaçtır. Fakat bu hakikat onların bizimle olan bağlarını kuvvetlendirip muhafazalarına gayret etmemizi gerektirir, yoksa alakayı kesmemizi değil. Çünkü ilgimizi kesersek tabii olarak gelişemez gerilerler. Şu halde, milli değerlerimizin ister bizim ihmalimizle olsun, ister bir darbe zoru ile olsun ortadan kalkması, esarete düşmemizden başka bir netice vermez. Ancak şu farkla ki, birincisinde isteyerek, ikincisinde istemeyerek esarete düşülmüş olur. Bugüne kadar pek haksız olarak hakir gördüğümüz medeniyetimize muhabbet ve hizmet etmek lazım olduğunu sonunda iyice anlayacağız. O medeniyet ki, hudutsuz bir imparatorluk kurarak, bozkırlarda şehirler meydana getirmiştir. Evvelce ırk tetkiklerinde bir konu olan Türk kelimesinden, Fransız, İngiliz, Alman kelimeleri kuvvetinde içtimai ve siyasi bir varlık çıkararak Türk medeniyetini, irfanını ve ruhunu kabul eden her Müslümana Osmanlı Türküyüm demek selahiyetini kazandırmıştır. İçinde ümitsizce çırpınıp durduğumuz şu elemli buhranın tek sebebi, Batı medeniyetine kayıtsız şartsız girmek ve kendi medeniyetimizi tanımamak isteyişimizdir. Bu buhran, ancak, o fahiş hatanın tam olarak anlaşılıp yukarıda izah edildiği şekilde tamirine çalışılması ile ortadan kaldırılabilir. İşte ancak o zaman kendi şahsiyetimizi güzelce düşünüp esas alarak, kendi şartlarımız ve vasıtalarımızla, kendimize has bir hayat sürmeye başlarız. Derin bir perişanlık içinde bulunan ruhumuz ve dimağımız da bu sayede, mazideki huzur ve rahatını tekrar kazanır. Ancak bundan sonra, milli istidadımızın tabi bir akış içinde gelişmesi mümkün olur. Bizler de o zaman, bunca ızdıraplı senelerin bıraktığı izleri tamir ve tedavi yolunda, imkan ve çare gösterebilecek, verimli, canlı bir fikir faaliyetine yeniden başlamaya muvaffak olabiliriz. 4. kitap İctimai Buhranımız. Ön söz. Osmanlı toplumu zamanımızda en tehlikeli buhranlardan birini geçiriyor. Bu cemiyet adeta ilkel bir topluluk haline dönmüşe benziyor. Ahlak, anan, inanç gibi temel amillerin bozulmasına eklenen nizamsızlıktan yaralanan içtimai yapı sarsıntı ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Toplumun fertlerinden her biri istediğini yapıyor. Birçoğu iftiharla teşhir ettiği noksanlarını, ayıplarını ve günahlarını, bugünkü medeniyetin faziletlerinden veya hiç değilse zaruri neticelerinden olarak kabul ettirmeye çalışıyor. Fakat bunları mutedil yola çağıracak, umumi ahlak ve vicdana uymaya mecbur kılacak bir itiraz sadası da yükselmiyor. Vaktiyle o kadar kuvvetli, o kadar zinde olan Osmanlı toplumu bu kadar az bir zaman içinde bu derece nasıl bozuldu? İşte bu halin sebep ve amillerini tetkike çalışacağız. Dış tesirler. Son asır boyunca devletin devamlı olarak zafa uğraması, irsi düşmanlarının ise gitgide artan bir kudret ve şevket kazanmaları, umumi efkarı haklı olarak işgal ediyordu. Devletin gitgide zafa uğraması sebebiyle Garb'ın, bilhassa Fransa ve İngiltere'nin siyasi ve iktisadi nüfuzu, tesirlerini daha çok hissettiriyor, memleketin iç işlerine müdahale şeklini alıyordu. Bu suretle durmadan vahimleşen ve iyice karışan umumi hal, neticede telaşa düşen idarecilerimizin ve siyasi liderlerimizin dikkat ve itinasını ciddi olarak Avrupa'ya çevirdi. Orada devdebe ve darat içinde şaşalı, safa bahşeden zevklerle dolu, parıltılar saçan bir medeniyet gördüler. Bu parlak medeniyetin ışıklar saçan cemaliyle gözleri kamaştı. Bu medeniyetin eserlerini, o medeniyeti meydana getiren sebepler zannettiler. Garbın ahlak ve yaşayışını memleketlerine de tatbik etmenin, dertlerine çare olacağına inandılar. O vakitler bu medeniyetin bütün incelikleri, parlaklıkları ile göründüğü yer Fransa olduğundan, takip olunan medenileşme gayesi de, Osmanlı toplumunu frenkleştirmekten ibaret kaldı. Böylece Fransız ahlak ve adetlerinin taklidi ve fikirlerinin benimsenmesinden başlanarak meziyetlerinin hatta noksanlarının alınmasına özenildi. Artık Türkçe yerine Fransızca konuşmak, dinsiz ve sefi geçinmek, servetini kumarda yahut bir Fransız metres kullanarak tüketmek, en yüksek tavır ve hareketler sayılıyor, medeni insanları medeni olmayanlardan ayıran ölçüler olarak kabul olunuyordu. Latin zihniyetinin tahakkümü altında kalan bu frenkleşmiş toplumda dine, ananeye ve adetlere, memleketin çöküşüne sebep olan, yeniliklere mani olmakta devam eden zararlı köhnelikler gözüyle bakılıyordu. Bütün bu içtimai esaslar medeniyet ve vatanperverlik adına şiddetli hücumlara hedef oluyordu. Avrupa rekabeti batılı diğer milletlerin de katılmasıyla genişleyince, Fransız usulü ile yenileşmek gayesi de çeşitli milletleri benimseyip taklit etmek şekline dönüştü. O zamana kadar tek başına hüküm süren Fransız nüfuzu, yeni rakipler arasında bölündü. Her biri Osmanlılardan bağlılar ve hayranlar edindiler. Tahsil için veya sefaret vazifesiyle memur olarak batı memleketlerine giden gençlerden, ecinebi ahlak ve yaşayışını benimsemiş olarak dönenler pek çoktu. Bunlardan başka, çeşitli milletlerin her biri yurdumuzda müntesipler, himayeciler, fikirlerini yayanlar ve taraftarlar kazanmak için mali müesseseler veya öğretim teşkilatları kurdular. Fakat en yüksek, en aydın içtimai sınıfımızın Latin esasına dayanan bu tarzı benimseyip taklit etmesi, çok geçmeden bu sınıfa haysiyet ve vakarını kaybettirdi. Ayrıca aleyhinde uyanan umumi nefret ve husumette en şiddetli bir reddediş halini aldı. Memleket bu suretle ananelerinin ve medeni hayatının koruyucusu, milli ahlak ve yaşayışının düzenleyicisi olan yüksek sınıftan mahrum kaldı. Osmanlı toplumunun öteki kısmı ise hayatını düzene koyan, rehber ve dayanağı olan sınıftan uzak düşünce zamanın akışını takip edemedi. Yıllar geçtikçe vaktin gerektirdiği ihtiyaçları bile temin edemeyecek kadar geri ve esef verici bir halde durakladı kaldı. Artık bir tarafta her şeyi kabul eden ve caiz gören, yüksek ve aydın sınıf çeşitli yabancı milletleri en aşırı bir şekilde benimseyip taklit ediyorken, öteki tarafta bir kısım aydınlarla geri kalan halk, her türlü yeniliğe karşı yumuşatılması imkansız bir sertlikle karşı koyuyordu. Yenilikten şiddetle nefretin ve ürküntü hissinin eserleri her yerde kendini gösteriyordu. İşte yeni metotlarla öğretim yapacak müesseselerin açıldığı sırada Osmanlı toplumu bu halde bulunuyordu. Müsbet ilim ve fenlerin hakim olduğu asrımızda, çocuklarımıza ehliyet ve iktidar kazandırmak için yegane vasıtı olarak kabul edilen yeni öğretim metodunun tanzim ve tertip olunduğu sırada, ahlak ile bilginin, Terbiye ile tahsilin ayrı şeyler olduğu anlaşılmamıştır. Yeni usul sadece yeni zihniyet hayranlığı ile fen üzerine bina edilmişti. Kısır bir taklitten ibaret kaldı. Tahsil bakımından elde edilen neticenin basitliği bu usulü itibardan düşürmeye fazlasıyla yetti. Ayrıca öğretimi ıslah gayesiyle ihdas olunan bu yeni usul, onu ortaya koyanların da hiç ummadıkları daha tesirli bir netice meydana getirdi. Aile hayatı ile beraber toplumu da bozdu. Çünkü yeni ve fenli olarak kabul edilen bu öğretim usulünde gençlere, fen ve akla uyduğu sanılan şeylerden başkasına riayet etmemeleri söylenmişti. Bu yüzden onların ahlak ve terbiyeleri pek eksik kaldı. Bu zihniyetle yetişen yeni neslin bilgisine, anlayışına ve yenilik arzusuna hiçbir şey karşı duramadı. İçtimai esaslardan olan anan ve karakter, usul ve adap, İtaat ve ahlak gibi kıymetler, hürmet ve bağlılık gösterilmeye değer bulunmadı. Evladın pek noksan olan bilgisi ile babanın cehalet derecesine inmiş köhne malumatı karşı karşıya gelince, evladın saygısı ve babanın haysiyeti ortadan kalktı. Sonunda evladın, cüreti ve iddiacı tavrıyla, haklarını kaybetmiş olan babasını tahakküme altına alarak aile reisi durumunu takınması gibi acayip bir hal husule geldi. Asırlara mukavemet ederek, maruz kaldığı en şiddetli felaketlere rağmen varlığını koruyabilmiş olan Osmanlı Cemiyeti, Mahut şekilde yetiştirilmiş birkaç nesil talebe tarafından bozuldu. Zamanımıza mazinin hatıraları ile tesirlerinden başka hiçbir şey intikal etmedi. Yeni neslin bilgi ve idraki ile en karışık bir fetrete duçar olan cemiyetimiz, çöküntü halindeyken, mazinin enkazı üzerine yeni bir toplum kurmak için boş yere uğraştı. Fakat artık her şeyi öğrenmiş olmasına rağmen aciz ve halsizliği yüzünden ne yapacağını bilemedi. Bu sebeple şimdi o da, vaktiyle ayıpladığı aydın sınıf gibi hatta ondan daha aşağı bir ahlak bozukluğuna, geri dönülmez bir çöküntüye sürüklenip gidiyor. Eski teşkilat, Osmanlı cemiyetinin gerek bugünkü çöküşünün sebepleri ve gerek varlığını korumakta gösterdiği garip aciz, iki esastan doğmuştur. Biri teşkilatının özel yapısı, diğeri de memleketin ıslahı meselesinde düşülen temel hatalardır. Her memlekette olduğu gibi Türkiye'de o hali doğuran sebepler devam ettiği müddetçe devam eden derebeylik usulü ile idare olundu. Sonra memleketin yeni esaslara göre tanzim olunmasına ihtiyaç duyulunca derebeylik idaresinin yerini siyasi ve idari merkeziyet usulü aldı. Cennet Mekan Sultan Mahmud Han Hazretlerinin saltanatı ile başlayan bu yeni usulün ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir memurlar kadrosu ihdas olundu. Bu kadro bütün rütbeler ve iktidar ve satılarını ele alacak, kudretli ve sağlam bir silsile halinde kuruldu. Bu mümtaz memurlar sınıfı, merkeziyet usulünün gereği olarak tesis etmiş olup, hükümdarın şahsında toplanan kudretin itaatli bir aleti olmaktan başka bir şeyle mükellef değildiler. Bunlar idari bakımdan bir meziyeti haiz bulunabilmekle beraber içtimai bir kıymet ifade etmiyorlardı. Çünkü bu memurlar tabakası bir sınıf halkın gerekli vasıfları haiz bir yüksek içtimai sınıf teşkil etmesi için lazım olan istiklal, istikrar ve anan gibi manevi ve fikri meziyetleri toplamamıştı. Hükümdarın atıfet olarak bahşettiği şan ve şeref, nüfuz ve iktidar, servetü saman mutlak bağlılığın mükafatını teşkil ettiğinden gerekli istiklalden tabi olarak mahrum bulunuyorlardı. Her birinin mukadderatı amirinin teveccühüne veya hükümdarın iradesine bağlı olduğu gibi, her saltanat değişikliğinde de yeni hükümdarın himaye ettiği kimseler eskilerin yerini aldıklarından, devamlı olmaktan, istikrardan da mahrum idiler. Ananeleri ise memurlara mahsus olan rekabet, itaat ve bencillikten ibaretti. Manevi ve fikri seviyeleri de memuriyetleri mertebesiyle mütenasip oluyordu. İşte o vakit Osmanlı toplumunun en yüksek, en aydın sınıfını teşkil eden bu seçkin kalem sahiplerinin içtimai kıymeti de bundan ibaretti. Gerçi bu sınıftan çok kıymetli şahsiyetler yetişmiş ise de, karşılaştıkları düşmanca rekabet, kin ve haset sebebiyle iktidar ve meziyetleri nispetinde, vatana faydalı olamamışlardır. Vatanın mukadderatına bir asır kadar hakim olan bu seçkin sınıfın memleket idaresindeki ehliyeti de ne yazık ki, içtimai kıymetinden pek farklı olamamıştır. Çünkü devlet daireleri muhitinin telkin ettiği cesaretsizlik sebebiyle, hakiki bir mesuliyeti üzerlerine almaya hiçbir vakit cüret edememişlerdir. Azim ve ehliyetinin kıtlığına ilave olarak, meseleleri kavrayışı da noksan olduğundan ecinebi müesseselerin kurulmasını tercih etmişlerdir. Bir memleketin müesseselerinin en muazzez, en kıymetli milli miras olduğunu ve milli müesseselerin terk edilmesinin milli varlıktan da feragat demek olduğunu anlayamamışlardır. Bu sebeplerle merkezi idare usulünün devlet erkanı, yenileyici değil, fakat cesareti cehaletine uygun bir şekilde zararlı yenilikler icatçısı olmuştu. Esasen bu heyetin elinden gelebilecek yegane icraat da buydu. Çünkü hiçbir ciddi çalışmaya, hakiki bir ehliyete, ihtiyaçların tatminine ait hiçbir yüksek anlayışa dayanmıyordu. Batı memleketlerinde mevcut bütün yeniliklerin kabulünü, yüksek bir nam ile anılmak için kafi görüyordu. Ayrıca bu çeşit bir icraat, mesuliyet korkusuna da tamamen uygun düşüyordu. Zira memlekete ithal olunan yeni usullerin menşelerinin batı olması, onlara efsun kıymetler verdiriyor, bu çeşit ecinebi eserlerini getiren ve teşvik edenler de aciz ve mesuliyet ithamlarından azade bulunduktan başka, memlekete yeni ümitler bahşediyorlardı. Ancak bu ümitler temelsiz ve çabuk kaybolan şeyler olduğundan, çok geçmeden acı bir hayal kırıklığına dönüyorlardı. Fakat daima daha yenilerinin kabulü ve met olunması sürüp gittiğinden zaafa uğramakta olan müphem bir ümidin yaşatılması mümkün oluyordu. Hiçbir şekilde düzelmeyen memleketin esef verici ahvaline bu şekilde sabırla tahammül ediliyordu. Eski hükümet de bu şekildeki icraatı ile en şiddetli mutlak bir iradeye sahip olduğu zamanda bile ikiyüzlü davranıyordu mutlakiyet idaresini temsil etmesine rağmen aciz hali sebebiyle tabi vazifesini ifa edemediğinden farkında olmaksızın ihtilalkar bulunuyordu. Umumi teveccühten mahrum kalarak, ancak geniş hükümdarlık nüfuzunu istediği gibi kullanmak suretiyle mevkiini muhafaza edebiliyordu. İctimai esaslar Sultan Hamid idaresi, derebeylik yerine geçen siyasi ve idari merkeziyet usulünü tahrip etmişti. Sultan Hamid saltanatının ortadan kalkması ile, onun zamanında meydana gelen seçkin içtimai sınıfta kayboldu gitti. Memleket tam bir fetrete düştü. Her devirde, Osmanlı halkı, kendi içinden ihtiyaçlarına göre seçkin bir sınıf teşkil eder. 1324 inkılabından doğan Meşruti İdare de Medeni, siyasi ve idari ihtiyaçlarına ve tekamül isteğine gereği gibi cevap verecek vasıtaları aramak mecburiyetinde bulunuyor. Bu mecburiyetin şevki ile siyasi ve idari vazifesini meclisi millisinin mürakabesi altında ifa ettiren meşruti idaremizin, memleketin ilerlemesi ve imar olunması için halkımıza uygun bir vasıtayı da meydana getirmesi gerekir. Bunun için şahsiyeti, ahlakı ve aklı ile temayüz etmiş şahıslardan, Maddi ve manevi servet sahiplerinden, memleketin sonsuz tabi servetlerinden istifade edebilecek sanatkarlardan, vicdanları aydınlatarak ve müşterek ilerleyişi temin ederek hükümran olmak isteyen faziletli zatlardan meydana gelecek seçkin bir sınıf teşkil etmesi lazım gelir. Fakat bu mümtaz sınıf, devlet memurları gibi kolaylıkla temin olunamaz. Böyle bir sınıfın teşekkülü uzun zamana bağlıdır. İşte bu sebeple de memleket o zamana kadar bugünkü içtimai durumundan kurtulamayacaktır. Bu yüzden, bugünkü içtimai vaziyetimizin, tedavisi imkansız tehlikeli bir hale girmemesi için, şimdilik yalnız mazide yapılmış olan hataların mümkün mertebe ürünü önlemek ve düzeltilmesine çalışmakla iktifa etmek zaruretinde bulunuyoruz. Bu vesile ile her şeyden önce siyasi ve idari meselelerden tamamen farklı ve hatta daha ziyade mühim olan içtimai meselelerin mevcut olduğunu öğrenmemiz gerekir. Bu meselelerin gereği olarak, hatırımıza bile getirmemiş olduğumuz içtimai vazifelerle mükellef bulunduğumuzu bilmeliyiz. Bu meselelerin ve vazifelerin idrak edilerek yerine getirilmesi ise icaplarının öğretilmesine bağlıdır. Bunun icapları, bir insan topluluğunun teşkilatlı bir cemiyet haline getirilebilmesinin, fertlerin müşterek his ve adetlerine birbirine uygun fikir ve inançlarla da aynı gaye etrafında birlik halinde bulunmalarına bağlı olduğunun bilinmesidir ve bu birliğin kaybolması halinde her türlü terakki imkanının ortadan kalkarak cemiyetin mahvına sebep olacağının iyice anlaşılmasıdır. Çünkü beşeriyetin ilerlemesi ancak insanların bir cemiyet halinde yaşamalarıyla mümkün olabilir. İctimai bağlar, mazide birlikte geçirilen hayat ile ecdattan kalan manevi ve fikri mirastan doğar; yani beşer ile zamanın eseri olan anan ve teammüllerin meydana gelmesiyle teşekkül eder. Bu bağların yerini insanların hayal edecekleri başka hiçbir bağın tutamayacağını bilmeliyiz. Bu gerçeklerin idrak edilmesi neticesi olarak maziye neye, ahlak ve teamüllere gösterilecek hürmet de temel vazifelerimizdendir. Bu gibi bağlardan ayrılan bir cemiyetin, içtimai bağlardan da kopacak ilkel insan topluluğu haline döneceğine inanmalıyız. Gaye birliğini temin edecek olan müşterek ahlak ve inancı, dini hasletlerin doğurduğunu, bu sebeple dine hürmet ve bağlılık göstererek, ahkamını yerine getirmenin de en mühim içtimai vazifelerden olduğunu bilmeliyiz. İnsanlar arasında aynı his ve aynı zevki hasıl edeceği için güzel sanatlarında en mühim içtimai amillerden sayılması icap eder. Çünkü Bediî tesirler, müşterek his ve zevklerin tecellisi demektir ve içtimai'dir. Dolayısıyla kendi güzel sanatlarımızı, kendi musikimizi, kendi mimari üslubumuzu, kendi Bediî eserlerimizi teşvik etmenin de içtimai vazifelerimizden olduğunu öğrenmeliyiz. Elhasıl bir cemiyetin sadece içtimai bağlarla devamlı olamayacağını, zamanın icaplarına hareketlerini uydurabildikten başka, ihtiyaçlarını tatmin edebilecek iktidara sahip olması, varlığını ve devamını temin edebilmek için tekamül etmeye çalışması, bugünkü siyasetini tayin ederken maziye saygı göstermesi ve istikbalini düşünmesi gerektiğini de bilmeliyiz. Bu amil ve sebeplere iyice aşina olduktan sonra gerekeni yapmaya çalışıp gayret etmemiz icap eder. Çünkü memleket uğradığımız müthiş illete deva olacak mümtaz sınıfın doğuşunu ancak bu şekilde görebilecektir. İctimai meselelerin varlığından habersiz oluşumuz ve bu işleri diğerlerinden ayırmayı bilmeyişimiz, içtimai vazifelerimizi hiçbir vakit yapmadığımızı göstermez. Zira böyle olsaydı, şimdi milli ve içtimai bir varlık gösterebilmemiz mümkün olmazdı. İçtimai vazifelerimiz, dinimizin esasında mevcuttur. Bu sebeple dini vazifelerimizi bir vicdan şevki ile yerine getirirken farkında olmadan içtimai vazifelerimizi de ifa etmekteydik. Fakat selamet ve kurtuluşu maddiyatta arayarak dini ve maneviyatı ihmal etmeye başladığımızdan beri bu imkanı kaybettik. Varlığından bile habersiz olduğumuz içtimai vazifelerde öylece kaldı. İşte Osmanlı cemiyetine tahrip edici son darbeyi vuran bu maddecilik fikri olduğu gibi, gariptir ki, 1300 seneden beri İslam memleketlerinden ilk olarak bizde bu fikir zuhur etmiştir. Eğer bazı fikir adamları vatana en büyük hizmeti ettiklerini sanarak bu fikri batıdan alıp bize nakletmemiş olsalardı, kendiliğinden hiçbir vakit ortaya çıkmaz, milletimizce ebediyen meçhul kalırdı. Maddecilik fikir ve zihniyetinin garptaki çıkış sebebi Hristiyanlık inançları ile yeni fenli inançların birbiriyle uyuşmasına imkan bulunamayışıdır. Halbuki İslam inançları için böyle bir imkansızlık bahis mevzu değildi. İslam inançlarının fenin buluşlarına zıt olması şöyle dursun, inançlarımız onların hepsini de ihata ettiği için. Dini ve fenli bilgilerimiz birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil eder. Muhitimiz için gayri tabi olan ve pek bariz bir takdir neticesi bulunan maddecilik zihniyeti, aşağıdaki sebeplerden doğmuştur. Tarihi gerçek şudur ki, gerek alimlerimiz, gerek bize rehberlik etmek, fikirlerimizi aydınlatmak vazifesi ile mükellef olanlar, batıda ilim ve fen yolunda meydana gelen süratli tekamülü takip edememişlerdir. İlim ve fenin bize meçhul kalması ise milli tekamülümüzü durdurmuş ve bizi batılı milletlere nispetle geri bir duruma indirmiştir. Bu hale sebep alimlerimiz ve ileri gelenlerimiz olduğu ve onların itham edilmesi gerektiği halde, maneviyat ve ahlakımız dinimizin eseri olduğu için, bu hata da dinden bilindi. İslam dininin parlak bir medeniyetle insanlığı yükselttiği, Osmanlı Devleti'ni emsalsiz bir satvetle kurduğu, Zamanımızda hayranlık duyulan Batı medeniyetine bile herkesin bildiği yardımlarda bulunduğu gerçeğini unutarak, bir yanlış zanna düştüler. İslamiyetin ilerlemeye engel olduğuna hükmettiler. İctimai geriliğimiz sebebiyle memleketin başına gelen felaketler bir takım mücedditlerin çıkmasına sebep oldu. Fakat bu nevzuhur alimler, vaktiyle cemiyetimizi cehalet ve ahlak bozukluğuna düşürenlerden daha yetişkin olmadıkları gibi daha yetiştirici de değildiler. Bunlar da, alimlerimizin ve aydınlarımızın kötü ahlakları ve cehaletleri yüzünden dinin maruz kaldığı haksız ithamlardan istifade etmekten başka bir şey yapamadılar. Bunlar da, milli kurtuluş ve selametimizin teminini Batı tekamülünün esas kaynağı sandıkları maddeciliği muhitimize tatbik etmekte aradılar. Bu kanaatlerini muhitimize telkin ederek onu ifalden başka bir faaliyette bulunmadılar. Ayrıca, topraklarımızın bütünlüğünü garanti etmiş olan büyük devletlerin teveccüh ve yardımına da ancak bu usulün tatbiki suretiyle devamlı kılacağımız kanaati uyandığından maddecilik nazariyesi bir kat daha rağbet buldu. Böylece, o zamandan beri ıslahat namına vuku bulan bütün icraatlar, az çok din aleyhtarı bir mahiyet almaya başladılar. İşte memleketimizin hali, bu yeni zihniyetin eseridir. Mücedditlerimizin önceleri imar ve kalkınma sebebi saydıkları maddeci ıslahatın, muhitimizdeki gerçek değeri de artık meydana çıkmış oldu. İctimai durumumuz, İslam ülkelerinde dinin, gayrimüslim memleketlerle kıyas kabul etmeyecek derecede fevkalade bir önemi olduğunu kesin şekilde gösterdi. Menşeyini ve bizce iktibas şeklini anlattığımız maddecilik, Muhyitimize tatbik edilince Osmanlı cemiyetinin çöküşünü son haddine vardırmaktan başka bir işe yaramadı. Bu hareketin temel bir hata olduğu meydana çıktı. Eşitlik. Halkın arzusu siyasette eşitlik, fakat içtimai hayatta eşitsizliktir. Siyasi eşitliğin teminini üzerine almış olan halka dayalı meşrutiyetimiz, şimdi cemiyet hayatındaki eşitsizliği de yerli yerince kurmak vazifesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu mühim vazifenin yerine getirilmemesi halinde cemiyetimiz yükselişini ve milli satvetini elde edemez. Çünkü toplumu ızdıraba düşüren illet, fertler arasındaki eşitsizlik olacağı gibi, eşitlik de olabilir. Eşitsizlik, şahsi hasletlerin tam bir serbestlik içinde gelişip tekamül etmesine maniler çıkararak, adalete aykırı bir dereceye varırsa, içtimai bir hastalık olur. Bir cemiyette hukukta eşitlik olmakla beraber şahsi üstünlükler ortadan kalkar ve vazifelerin ifası hususunda herkes aciz hale düşerse, böyle bir eşitlik de bir felaket olur. Garp memleketlerinin içtimai hastalığı eşitsizlikten, Şark-İslam memleketlerinin içtimai buhranı ise eşitlik sebebinden doğar. Bu yüzden Batı cemiyeti halkçılığa doğru giderken, Osmanlı Cemiyeti halkı ise eşitsizlikleri artırarak havaslaşmak mecburiyetini hissetmektedir. Buna binaen meşruti halk idaremizde irfan ve istidat sahibi kimseleri her bakımdan destekleyerek bunların tekamül etmelerini ve serbest bir şekilde yükselerek memlekete faydalı olabilecek bir seviyeye çıkmalarını temin etmeli, bu suretle bir yüksek tabaka meydana getirmeye çalışmalıdır. Bir memlekette hangi çeşit idare yürürlükte olursa olsun, Maneviyat ve ahlakın en büyük hakimi ve koruyucusu hükümdardır. İlim, fen ve sanatın, diyanet ve ahlakın, ilim ve irfan sahiplerinin en tabii hamisi, seçkin sınıfın en üstün şahsiyeti hükümdardır. Çünkü hükümdarın esas vazifesini, memleketin içtimai şartlarına nezaret etmekten başka, yüksek unsurları teşvik suretiyle bu şartların daimi olarak ıslahına çare aramak hususu teşkil eder. Bu vazife idari ve siyasi bütün diğer vazifelerden üstündür. Çünkü milli varlığın devamı ve memleketin güzelce idaresi bu vazifenin ifasına bağlıdır. İşte bu üstün vazife meclisi milli murakabesinin hükümdarlık makamının önemini hayali mahiyette bıraktığı zannında bulunanları katı olarak yalanlar. Ayrıca, saltanat ile meşrutiyet arasında mevcut olan, ancak maalesef Beşeri ihtiraslar yüzünden ekseriya sekteye uğrayan tabi ahengin, mevcudiyet sebebini ve lüzumunu da ispat eder. İctimai şartlar, içtimai durumların memleket üzerindeki tesir ve nüfuzunun büyüklüğü ve genişliği şimdiye kadar anlaşılmamıştır. Memleketin mukaderatının bunlara bağlı olduğu, Gördüğümüz eksikliklerin ve hükumetteki geriliklerin ya doğrudan doğruya veya dolayısıyla içtimai vaziyetin tabi bir neticesi olduğu henüz layıkı ile açıklığa kavuşmamıştır. Milletin alimlerini, vatan pörverlerini, seçkin idare adamlarını ve memurlarını, muntazam içtimai sınıflar yetiştirir. Çocukları terbiye edebilmek, aileyi mesut kılabilmek bu intizamın sayesinde mümkün olabilir. Aksi takdirde yani cemiyetin başıboş kalması halinde en ileri medeniyetlerin bile yok olup gittiği hala anlaşılmıyor. Cemiyetin durumu bir memleketin siyasi ve idari ahvalinin temelini teşkil eder, dolayısıyla siyasi ve idari ahval içtimai duruma bağlı olduğu için, cemiyetin durumu da kendisini teşkil eden fertlerin ahlak ve zihniyetine bağlıdır. İşte bu prensiplerin tabii bir neticesi olan, Cemiyetimizin bugünkü durumu, ahlaki ve zihni noksanlarımızın bir örneğidir. Her şey zihni ve ahlaki hasletlerimize bağlı olduğuna göre, mantıki olarak idari ve siyasi faaliyetlerimizin kıymeti de cemiyetin durumundan üstün olamayacaktır. Bu mantıki neticenin gerçekte de mevcut olduğunu anlamak için, tabiatın bahşettiği her çeşit refah ve saadet getirici kaynaklara sahip olmasına rağmen memleketimizin düştüğü esef verici hali görmek kafidir. Bununla beraber biz hala bütün felaketlerimizin sebebini cehaletimizden biliyor ve bunda ısrar ediyoruz. Kendimizde ilim eksikliğinden başka bir noksan bulmuyoruz. Bilgi sahibi kimselerin de kötülük yapabileceklerine ihtimal vermiyor, ilim ve marifeti her şeye deva buluyoruz. Fakat cehaletin en büyük noksan sayıldığı bu memlekette, ilim ve fen tahsiline gösterilen bu büyük itimat, bütün saadeti ve kemali çok para sahibi olmakta zanneden fakirin servete karşı gösterdiği muhabbete benzer. Halbuki bu fakir adam ahlaki vasıfları eksik olduğu için zengin olamamıştır ve hayatının sonuna kadar da servet sahibi olmak ihtirası ile tutuştuğu halde buna muvaffak olamayacaktır. Bizler de azim ve sebat, irade ve fedakarlık gibi çok lüzumlu ahlaki hasletlerden mahrum bulunmamız sebebiyle, hiçbir zaman, ciddi başarılar kazanamıyor, fakat daima ilim ve marifet elde etmek ihtirası ile dolu bulunuyoruz. Bizi daimi olarak hata ve yanlış halinde bulunduran ahlaki noksanlarımız, yapmakla mükellef olduğumuz vazifeleri yerine getirmeye mani oluyor. Ayrıca gurur ve bencilliğimiz, noksanlarımızı ve kendi gerçek mahiyetimizi anlamamızı önlüyor. Kendimizi beğenerek layık olmadığımız şeyleri elde etmek istiyoruz. Kayıtsız, tembel ve rahatına düşkün oluşumuz alimlerin bir fikir sistemine sahip olmalarını önlediği gibi, cahilleri kurtarmalarına yetecek derecede ilim ve ilfan tahsil etmelerine de müsaade etmiyor. Dolayısıyla Osmanlı cemiyetine mensup her ferdin ilk ve en mühim vatan vazifesi ahlaki noksanlardan mümkün olduğu kadar kurtulmak, kıskançlık ve bencillik hislerinin şevki ile ortaya çıkan ve başkalarında görüp de beğenmediği, bizzat kendinde de hissedebildiği her türlü kötü duyguları yenmekten ibarettir. Müşterek vatanımızın bulunduğu halden, en büyükten en küçüğe kadar herkese, mevki ve önemine göre bir mesuliyet payı düşmektedir. Vatanın başına gelen felaketler, vatan evlatlarının ahlaki noksanları sebebiyledir. Bu noksanlık, ana vatana karşı olan vazifelerin yerine getirilmesini önlemektedir. Mesuliyet ve noksanlarımızı her birimizin vicdanen kabul etmemiz gerekir. Artık ıslahat ve yenilik hayranlarının da en iyi, en acele ıslahatın kendi kusurlarını gidermeye çalışmak, en faydalı ve en son yenileşmenin de kendi hasletlerinde yapacakları değişiklikten ibaret bulunduğunu itiraf etmeleri icap eder. Herkesin az çok kendi şahsının olgunluğuna inandığı muhitimizde, böyle sözde kalan bir ihtar ile kimsenin ahlaki kusurlarını düzeltmeye kalkışması beklenemez. Esasen öteden beri şahsının mükemmelliğine dair beslediği fikir ve zan, bu noksanları görmesine mani olmaktadır. Ancak böyle bir ihtar ani ve süratli bir şifa tesiri getirebilmek iddiasından uzak olmakla beraber, vicdanları aydınlatmak gibi, şüphesiz hiç küçümsenmeyecek bir vazifeyi ifa etmekten de geri kalmaz. Kısacası, her ferdin, umumi kötülüklerden kendi hissesi kadar mesul olduğunu ve bu umumi fena halin ancak kendini düzeltmeye çalışması ile ortadan kalkabileceğini kabul ve itiraf etmesi lazımdır. Bunun gerçekleştiği gün kurtuluş yoluna doğru büyük bir adım atılmış olacaktır. Çünkü memleketin çöküşüne sebep olan eski nesiller gibi duyup düşündüğümüz müddetçe ve onlarla aramızdaki fark aynı fikir ve hislerin meydana çıkış şeklinden ibaret bulundukça, bizim neslimizin de geçen nesillerden daha iyi bir şey yapamayacağı apaçık ortadadır. İlmi kazançlarımız ancak ahlaki noksanlarımızı giderebildiğimiz derecede faydalı olacaktır. Aksi takdirde ilmimiz, kötü temayüllerimizi teşvik edip artırmaktan ve zararımıza sebep olmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. İnsanın hareket yolunu çizen akıl ve bilgisinden daha çok ahlakıdır. Bir hain, hainlik hasletinin gösterdiğinden başka bir şeye aldırmaz. Akıl ve bilgi kuvvetini ancak cinayetini başarmak ve kendini kurtarmak için ötekini berikini kandırmak için kullanır. Azim ve iradesinin azlığı sebebiyle hayatta başarı elde edememiş olan bir kimse bu ahlaki noksanlarını örtmeye ve gizlemeye çalışır. Akıl ve bilgisini çoğu zaman kendini teselli etmek için başkalarına iftira etmek veya haksızlıklara hedef olduğu iddiasında bulunmak üzere hayali suçlular uydurmak için kullanır. Elhasıl, ferdin hareket yolunu çizen, fiil ve işlerini ona telkin eden, onu fenalıklardan men eden ruhi ve içtimai intizamı yani ahlakıdır. Zeka ve bilgi ancak ikinci derecede tesir sahibi olan vasıtalardır. Kadın hürriyeti. İçtimai geriliğimizin en tehlikeli neticelerinden birini de kadınların iddiaları teşkil ediyor. Günümüzde bazı kadınlar örtünmeyi bırakmak, daimi olarak erkeklerle bir arada bulunmak, hürriyet ve serbestlik elde ederek garp kadınları gibi yaşamak istiyorlar. Evlenen kadın kocasının amirliğini tanımak istemediği gibi, genç kız da ebeveyninin vesayetine tahammül edemiyor. Kadınlar artık hür olmak, istedikleri gibi hareket etmek, yaptıkları şeyler için kimseye hesap vermemek arzusu ile doludurlar. Kadınların bu gibi iddia ve istekleri bazı erkekler tarafından da doğru bulunarak desteklenmektedir. Bunlar da, erkeklerin tahammül olunmaz istibdadına son verilerek kadınların istekleri yerine getirilmedikçe cemiyet hayatının kurulamayacağını teslim etmeyi vicdani bir vazife saymaktadırlar. Böyle bir fikre aldanan erkekler, ideal edindikleri garp medeniyetinin de, o toplumlardaki kadınların üstünlüklerinden ve tam olarak hür bulunmalarından doğduğunu zannediyorlar. Eğer bu doğru olsaydı, milletler tarihini yalancı çıkaran mühim bir hadise teşkil ederdi. Çünkü hiçbir medeniyet, hiçbir vakitte kadın hürriyeti ile başlamadığı gibi, aksine bütün medeniyetlerin kadınların tam hürriyetlerini ele geçirmeleri ile mahvolup gittikleri tarihinin en gerçek olaylarından biri olarak sabittir. Kadının da bir medeniyet unsuru olmak kıymet ve ehemmiyetini taşıdığında şüphe yoktur. Buna hiçbir şekilde itiraz edilemez. Her şey hatta adi bir taş bile, mesela hastane inşası gibi faydalı bir işte kullanıldığı zaman olduğu gibi, beşer medeniyetine hizmet etmekten geri kalmaz. Ancak bir şeyin medeniyet ve ilerleme yolunda faydalı olabilmesi, onu bu yola sevk edecek olanların bilgi ve maharetine bağlıdır. Fakat değerli bir medeniyet ve saadet unsuru olan kadınların nasıl faydalı olacaklarını, Türk kadınlarına hürriyet ve serbestlik isteyenlerin söylediklerinden çıkarabileceğimiz pek şüphelidir. Esasen hürriyet ve serbestlik istenmesi, maalesef birçoklarını daima yanıltmıştır. Çünkü bunun, her zaman için takdir ve teşvik edilmesi gereken ulvi bir hareket olduğu zannolunmuştur. Hatta bu gibi istekler, ehliyet ve görüşlerinden istifade edilmeyen muktedir birçok kimselerin bulunduğu ve bunların müşterek saadetimizi temin yolunda çalıştırmayarak pek çok kuvvetin ziyan edildiği zannını doğurmaktadır. Halbuki bundan daha yanlış bir şey olamaz. Zira daha fazla bir hürriyete gerçekten ihtiyaç duyanlar, muhtaç oldukları serbestliği kimseye hücum etmeden de elde edebilirler. Zaten alınmasına ihtiyaç duyulan hürriyet ait olduğu iş ile onun yerine getirilmesi imkanı arasındaki dengeyi kurmak için daima kendi kendine meydana gelir. Garp'ta kadınların sosyal hayattaki yerlerini tayin etmiş olan hürriyet ve serbestlik ancak bu şekilde meydana gelmiştir. Cemiyetimizde, ziraat sahasında erkeklerin hürriyetine denk olan kadın hürriyeti hiçbir vakit, bir kimse tarafından istenmiş değildir. Kadınlar, ziraat hayatında erkeklerin yaptıklarının aynını yapmaktadırlar. Bu yüzden hürriyet ihtiyacı her iki taraf için de aynıdır. Köy hayatında görülen kadın hürriyeti, yapılan işin mahiyeti icabı olarak kendiliğinden meydana gelmiştir. Dolayısıyla cemiyetimizde erkek ile kadın arasında mevcut olan hürriyet eşitsizliği, kadının zararını olarak ve sebepsiz yere ortaya çıkmış bir gasp eseri değildir. Bu eşitsizlik, cemiyetimizde erkek ile kadının yerine getirmekle mükellef bulundukları vazifelerin farklı olmasının tabii bir neticesidir. Bu farklılık da ictimai tabakaların icaplarına göre daima değişmektedir. Aile ihtiyaçlarına yardım olmak üzere kadının da erkek kadar çalıştığı fakir sınıflarda bu farklılık ayırt edilemeyecek kadar azalmakta, cemiyetin yüksek tabakalarında ise derece derece artmaktadır. Kadınların tamamen işsiz kaldığı en kibar tabakalarda, farklılıkla en yüksek derecesini bulmaktadır. İctimai durumumuzun bu şekildeki zorlamalarına göre, erkek hürriyetine eşit bir serbestlik isteyen kadın, eğer bu hürriyete hakikaten ihtiyacı varsa, biçare çiftçi kadına bu serbestliği veren hakka benzer bir hak ile onu almalıdır. Şu halde, köylü kadınlarda takdir ile karşılanan serbestliğin, diğer kadınlara da tanınmamış olmasının ciddi sebepleri vardır. Bu sebeplerden biri, kadın serbestliğinin taraftarı olan erkek ve kadınlarda bu ihtiyacı, yersiz bir yabancı terbiyenin doğurmuş bulunmasıdır. Bu bakımdan, hareket muhitimizde yapmacık ve gayri tabii görülmektedir. Esasen bir muhit, mahiyeti ne olursa olsun, ancak kendinin doğurduğu ihtiyaçları tatmin edebilir. Bu sebeple kadınlara hürriyet ve serbestlik verilmesi gibi sahte bir ihtiyacın tatmin yeri muhitimiz olamaz. Bütün bunlardan başka, en önemsizlerinden en tehlikeli olanlarına varıncaya kadar bütün suistimallerin bütün aşırı hal ve hareketlerin layık olunmadan elde edilmiş bir haktan veya yersiz verilmiş bir hürriyetten doğduğu da dikkate alınmalıdır. Bu takdirde, Osmanlı kadınları adına ileri sürülen hürriyetçi iddia ve isteklerin, yerine getirilmesi halinde ne gibi tehlikeler doğuracağı kolaylıkla görülebilir. Bu mühim mesele hakkında daha açık bir fikir peyda etmek için, incelemenin umumi olarak yapılması faydalı olur. İnsanın içtimai vazifeleri bulunduğunu ve umumi vazifeleri arasında en mühimlerinin bunlar olduğunu daha önce söylemiştik. Vazife kelimesini telaffuz eden, hukuk ve hürriyet manalarını da ifade etmiş olur. Bu manalarda siyasi hak ve hürriyetler nasıl mevcutsa, içtimai hak ve hürriyetler de aynı şekilde mevcuttur. Kanunlar, hak ve vazifelerden doğmuştur. Siyasi kanunlar gibi içtimai kanunlar da bu kaynaklardan çıkmıştır. İçtimai kanunlar cemiyeti kurar ve muhafaza eder. Siyasi kanunlar da varlığının nizama sokar ve ilerlemesini temin ederler. İçtimai hürriyetlerin esas özelliği, bilhassa hak edildikleri nispetle kazanılmaları, yani bir içtimai vazifenin yerine getirilmesi karşılığı olarak elde edilmeleridir. İçtimai vazife, içtimai hürriyeti doğurur. Vazifenin yerine getirilmesinde gösterilen daha büyük bir kabiliyet, daha büyük bir hürriyet bahşeder. İşte böylece, içtimai hürriyet görülen ve ispat olunan bir ehliyetin takdir nişanesi olarak hak edilmiş olur. Bu uzak görüşlü hikmet, içtimai hürriyetin, doğrudan doğruya cemiyetin varlığında tesiri bulunmasından ve bu hususta düşülecek hataların cemiyetin felaketine sebep olabilecek bir ehemmiyette bulunmasından doğmuştur. Bu hikmet, cemiyetin kendini korumasına ait sevki tabiinin en açık bir tezahürünü teşkil eder. Siyasi hürriyetlerde ise aksinedir, bu hürriyetlerin kazanılması için layık olma zarureti yoktur. Çünkü ferdin falan veya filan şeyi yapma iktidarına sahip bulunmasından değil, bunları yapabilmek hak ve hürriyetine malik olmak ihtiyacını veya arzusunu hissetmesinden doğarlar. Fakat bir şeyi yapma hürriyeti, o şeyi yapabilmek ehliyet ve iktidarını bahşeylemez. Olsa olsa o ehliyet ve iktidarın kazanılması imkanını hazırlar. Fakat bu imkan da daima istenen ehliyeti temin etmez. Zira bu ehliyet ve iktidar ya kazanılır veya kazanılamaz. Kazanıldığı takdirde elde edilinceye kadar geçen zaman zarfında, az çok keyfi bir şekilde elde edilmiş olan hürriyet birçok suistimallere sebebiyet vermiş olur. Ehliyet ve iktidar kazanılmadığı zaman ise de kaybolur gider. Siyasi meseleler, cemiyetin şekline ve şartlarına taalluk eder. Bu bakımdan siyasi hürriyetlerin kötüye kullanılması, cemiyetin varlığına doğrudan doğruya tesir etmez. Dolayısıyla da içtimai hürriyetler derecesinde derin bir tesir icra etmekten uzaktırlar. Bundan başka, bir toplum içtimai vazifelerini hakkıyla yerine getirmeye muktedir bulundukça siyasi suistimallerden hasıl olan zararları telafi edebilir. Siyasi hürriyet, hak edilmiş olmak gibi bir şarta bağlı olmadığından, Zor ve kuvvetle elde edilen her şey gibi bazılarının menfaatine bazılarının da zararına olarak alınır. İşte milletler tarihinin kaydede geldiği siyasi mücadeleler ve onların aksi tesirleri, siyasi hürriyetlerin bu mahiyetinden doğmuştur. Halbuki insanların içtimai hürriyetlerinden kin ve nifak doğduğuna dair bir misal görülemez. Aksine, içtimai hürriyetler insanları daima birbirine bağlamış, siyasi hürriyetler ise birbirlerinden ayırmıştır. Netice olarak bu tafsilattan, içtimai vazifelerin hürriyeti, siyasi hürriyetlerin ise vazifeyi gerektirdiği neticesini çıkarabiliriz. Esasen içtimai hürriyetin hak edilmiş bir şey olduğunu, siyasi hürriyetin ise çoğu zaman hak edilmeye muhtaç bir halde kaldığını görmekteyiz. İçtimai sahada daha büyük bir ehliyet daha geniş bir hürriyet temin ettiği halde, siyasi sahada elde edilen hürriyetler, daha birçok siyasi vazifelerin yapılmasını gerektiren bir taahhüt ve mecburiyet teşkil etmektedirler. İşte görülüyor ki, içtimai ve siyasi hürriyetler arasındaki fark esasladır. Bu iki çeşit hürriyeti birbirine karıştırmak, derin ve tamiri imkansız hatalara sebep olur. İctimai vazife, toplumun ahlakının bozuk veya sağlam oluşuna göre pek çeşitli olabilir. Fakat içtimai hürriyetin dayandığı esas, asıl mahiyeti gibi değişmez bir halde bulunur. Dolayısıyla cemiyet kadından, cazip şeyler, eğlenceler, hazlar isteyebileceği gibi, fikri ve ahlaki vasıflar ve faziletler de isteyebilir. Ancak, ahlakı bozuk, sefahatperest bir cemiyetin ihtiyaçlarının tatmini, ciddi ahlaklı ve faziletli bir cemiyetin ihtiyaçlarını tatmin etmekten daha kolaydır. Bu yüzden kadınlar, ciddi bir cemiyetten çok, zevk ve eğlenceye düşkün bir cemiyet içinde daha geniş hürriyetlere sahip olurlar. O halde bir cemiyette, kadının sahip bulunduğu hürriyetin derecesi, ne o toplumun yüksekliğini, ne de kadının içtimai kıymetini belirten bir ölçüdür. Her ikisinin de kıymetinin ve aslının takdir olunabilmesi için bilinmesi gereken bir şey vardır. O da bu hürriyetin neye karşılık olarak elde edildiğidir. Acaba bu hürriyet faziletin mi yoksa zevk ve eğlence aleti olmanın mı karşılığıdır? Bu tafsilattan kadınlarımız için istenen hürriyetin gerçek manası ve iç yüzü açık bir şekilde anlaşılabilir. Şimdi artık kadınların ictimai hürriyet istemelerinin o hürriyete layık olmadıklarına kati bir delil teşkil etmesi gibi, kadınlarımızın iddialarının da siyasi ve içtimai hürriyetlerin birbirine karıştırılmalarından doğan esassız şeyler olduğunda şüphe edilemez. Kadınlarımıza örnek olan Avrupalı kadınların iddiaları, bir takım siyasi hakların istenmesinden ibarettir. Halbuki bizim kadınlarımızın isteklerinin mahiyeti içtimai'dir. İşte bu fark anlaşılamamış ve bu karışıklıktan da yanlış iddialar doğmuştur. Osmanlı cemiyetindeki kadın hayatında meydana gelen değişiklikler tetkik olunursa son 50 sene zarfında pek çok genişlediği görülür. Herhalde zamanımızın kadınları umumi olarak 50 sene evveline nispetle daha büyük bir hürriyetten istifade ediyorlar. Fakat bahsini ettiğimiz hürriyet, gizli bir şekilde Avrupalı kadınlar gibi yaşayan kadınların hürriyeti değildir. Biz halen, hiçbir şekilde itham ve tarizlere uğramayan Müslüman hanımların hürriyetinden bahsediyoruz. Kadın hürriyetinin şimdiki derecesinin, yeni hayat tarzından doğan fikir ve hislerin tekamülünün bir neticesi olduğu şüphesizdir. Bu hürriyetin, kadınların istekleri sebebiyle meydana geldiği iddia edilemez. Çünkü evvelce bu gibi isteklerin hiçbiri mevcut değildi. Şimdiki hürriyeti ortaya koyan içtimai tekamülümüz, tabi akışını takip ederek kadınlığa daha geniş bir hürriyeti de elbette temin edecektir. Fakat bu tekamül, hürriyeti de kendi safhalarına uygun bir derecede tutacak yani her neslin hak edeceği mertebe ile sınırlayacaktır. Ayrıca gelecek nesillere örnek olacak bir ahlak ve zihniyete de uygun bulunduracaktır. Şu halde, zamanın tabi cereyanının önüne geçerek, Osmanlı cemiyetindeki kadınları, Hemen bugünden garp kadınlarına benzer bir hale getirmek emel ve arzusu, hak ve selahiyetleri aşan keyfi ve kötü bir hareketten başka bir şey değildir. Ferdin en basit bir içtimai vazifesini idrak edip yerine getirmekten aciz bulunduğu bir zamanda ve bilhassa toplumun son dereceye varan çözülmesi sırasında işlenecek olan böyle bir kötü hareketin, ne gibi fenalıklara sebep olacağı kolaylıkla anlaşılabilir. En mühim meselelerin bile, daima akıl almaz bir hafiflikle hal ve tatbik kalkışılmasının milli geleceğimizi pek büyük güçlükler içine sokmuş bulunması, bizi uyandırmalıdır. Artık bu sefer de hasta muhayyilemizin gelip geçici ve zararlı heveslerini aynı şekilde tatmin etmeye kalkışırsak, zaten dirilteceklerini sananların hiç durmadan işledikleri hataların ağırlığı altında sallanmakta olan içtimai varlığımıza, öldürücü bir darbede biz vurmuş oluruz. Kadın hürriyeti taraftarlarının istekleri, esas olarak, haremin kaldırılarak, erkek ile kadın arasında garp cemiyetlerindeki gibi bir temas ve münasebet tesis edilmesine dayanmaktadır. Bu ise tamamen içtimai bir istektir. Yukarıda izah olunan esaslara dayanarak diyebiliriz ki, eğer bu temas ve münasebet, İçtimai gerçek bir ihtiyaçtan doğmuş olsaydı ve bugünkü cemiyette böyle bir şeklin tatbikine ait gerekli ehliyete sahip bulunsaydı, kadınların bu hususta istedikleri inkılap kendiliğinden hasıl olurdu. Böyle olmayıp da halen iddia halinde bulunması, lüzumsuz ve yersiz bulunduğuna delildir. Kadınlar herhalde topluma daha büyük bir saadet temin edeceği zannı ile yeni haklar istiyor olmalılar. Halbuki bir cemiyet istihkak edilmiş olan haklardan gayrisini asla kabul etmez ve vermez. Şu halde cemiyetimiz, bugün bu istekleri reddetmekle meşru müdafaa hissine uymaktan ve hiçbir şekilde tenkit edilemeyecek olan bir hakkını kullanmaktan başka bir şey yapmış olmuyor. Toplumun büyük çoğunluğu bu istekleri içtimai varlığını tehlikeye düşürecek bir mahiyette buldukça, içtimai ve ahlaki inançlarına, hislerine, fikirlerine, ananelerine aykırı gördükçe, reddetmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu şekilde hareket etmesi ise vazifesini yapmaktan başka bir şey değildir. Osmanlı toplumunun zihniyet, fikir ve hislerinin değiştirilmesi veya tadili sadece alimlerine, feylsoflarına ve sosyoloji müntesiplerine aittir. Bunu kadınların ve kadınlık davası güdenlerin bilmeleri gerekirdi. Bu sebeple, istediği hakları vermeyen, tavsiye ve nasihatlerini kabul etmeyen topluma karşı, hayret ve kırgınlık göstermemeleri icap ederken, fikirlerine uyulmadığı ve istekleri yerine getirilmediği için müteessir olduklarını görmekteyiz. Memleketin pek az görülecek derecede tehlikeli bir buhran geçirmekte bulunduğu bir zamanda bile, umumi efkara karşı çıkmaktan, aleylerine uyandırdıkları geniş nefretten, his ve fikirlere soktukları karışıklığa hiç aldırmamaktan adeta zevk duyuyorlar. Bu cereyan mensuplarının, telkin ve fikirlerini ailelerin içinde ve dışında istedikleri gibi yaymalarına, tatbik ve icra etmelerine hiçbir şey mani olmuyor. Kadınlara giydirdikleri elbiselerde, takındırdıkları tavır ve hareketlerde, küçümseme ile dolu bir pervasızlık, İffet ve terbiye hislerine karşı açık bir hakaret gören milli duygu son derecede hiddet ve gazap duyuyor. Ferdin içtimaî ilk vazifesinin toplumun iradesine hürmet ve riayet olduğundan, cemiyetin kaidelerini, ananesini, intizamını ve haklarını ihlal ederek içtimaî bir suç işleyenlerin cezayı hak edeceklerinden kadınlar habersiz gibi görünüyorlar. Kadınların davasını güdenlerin verdikleri örneğe uyarak bir başka zümre de memleketteki kanunların pek haksız veya şiddetli olduğunu bahane edip itaat etmekten çıkar, kendilerine göre tanzim edecekleri kanunlardan başkasına uymayacaklarını iddia edebilirler. Kadın taraftarları acaba bunu nasıl karşılarlar? Böyle bir zümreyi hak ettikleri cezaya çarptıracak olan umumi kuvveti redderek, kanunları kendi keyiflerine göre değiştirebilme hakkını bu zümreye de verirler mi? Halen cereyan etmekte bulunan hallere bakan satihi görüşlü kimseler, Osmanlı toplumunun kadın yeniliklerine bazılarının iddia ettiği kadar karşı olmadığı zannına düşebilirler. Hatta bu yeniliklere karşı yapılan itirazların, bir takım köhne zihniyetlerin geçici muhalefet tezahürlerinden başka bir şey olmadığına da kani olabilirler. Fakat gerçek, sanılanın dışında mühim bir ciddiyet ve hazin bir mahiyet taşımaktadır. Çünkü Osmanlı toplumunun büyük çoğunluğu kalben ve fikren takbih ettiği bu kadın aldatmalarına şiddetle karşıdır. Ancak bu talihsiz toplum, kendisine muhalif olan fertlerini, iradesine boyun eğdiremeyecek derecede her cümmerce içinde ve sarsılmış bir halde bulunuyor. Osmanlı toplumu, içine düştüğü nizamsız ve karışık durum sebebiyle iradesini kabul ettirebilme kuvvetini kaybetmiştir. Hüküm süren başıboşluk yüzünden ferdin kötü hareketlerine hiçbir şey mani olamadığı gibi, karşı gelenleri itaate sokacak bir otoritede kalmamıştır. Osmanlı kadınlığı hüviyeti ile ortaya çıkan bu mesele aslında içtimai çöküntümüzün başlıca tecellilerinden biridir, içtimai iradenin zayıflamasından istifade ederek ortaya çıkmış olan kadın istekleri, ancak bu zayıflığın devamı ile varlığını muhafaza edebilmektedir. Doğduğu bu gayrı meşru kaynağı gizlemek için de Garp kadınlığından örnek aldığını iddia ediyor. Bugünkü kadınlığa karşı fertleri, infial halindeki hislerini, İzhar'dan kanun korkusu alıkoymasaydı, cemiyetin iradesini yürütme kuvvetinin yokluğuna karşılık, ferdin iradesini yürütme kuvvetinin büyük bir şiddetle ortaya çıktığını görürdük. Neticede her iki irade kuvvetinden de mahrum bulunan Osmanlı toplumu, kadınlarını iradesine boyun eğdirmek ve kendisini muhalif mensuplarına karşı müdafaa eylemek için icra kuvvetinin yardımını istemek zorunda bulunuyor. Halbuki ictimai bir vazife, ancak ictimai bir vasıta ile yerine getirilebilir. Bu yüzden, icra kuvveti ictimai itaatsizlik hareketlerini memurları vasıtasıyla ıslah etmeye teşebbüs ettiği her seferde, umumi hoşnutsuzluğun artmasına sebep olmuştur. Bu halden ise kadınlık hareketi ustaca istifade etmiştir. Yani bu vasıta ile önlenmek istenen içtimai bir fenalığın, farkına varılmaksızın kuvvetlendirdiği pek çok tecrübelerle sabit olmuştur. Bununla beraber böyle bir içtimai tehlike karşısında müdahale etmek ihtiyacını duyması tabi olan icra kuvvetinin kayıtsız kalamayacağı da muhakkaktır. Fakat bu müdahale yine içtimai vasıtalarla vuku bulmalıdır. Mesela, vatandaşlarının itimat ve hürmetini kazanmış, topluma karşı müdafaa ve irşad vazifelerini yapabilecek olan kadın ve erkeklerden bir cemiyeti koruma derneğinin kurulmasını teşvik etmelidir. İcra kuvvetinin kullanması gereken diğer bir vasıta da umumi vicdanı, vaazlar, hitabeler ve kitaplarla aydınlatarak, içtimai kargaşalığın Osmanlı vatanını düşürdüğü tehlikeli durumu anlatmak, Milli varlığımızı tahrip eden isvankar hareketlere son vermenin ehemmiyet ve acilliğini iyice telkin etmektir. Çünkü bu içtimai tehlikeyi meydana getiren sayısız hatalar ortadan kaldırılmadıkça, Osmanlı toplumu ile beraber Osmanlı vatanını da müthiş tehlikelere sürükleyen keyfi ve indi hareketlere mani olmak ve bozucu tesirlere karşı gösterilen kayıtsızlığa son vermek mümkün olamayacaktır. Bitiş. Osmanlı toplumunun kuvvet ve canlılığını tam olarak kazanabilmesi için ahlaki meziyetlerin, faziletin ve terbiyenin, ilim ve bilginin önüne geçirilmesi gerekmektedir. Artık ilmin vasıta, terbiyenin ise gaye olduğu bilinmelidir. Bu gayeden de maksat, düzenli fikirler, çalışma aşkı, vazife sevgisi, sarsılmaz azim ve sebat ile dolu aydın, faziletli ve imanı kuvvetli Osmanlılar yetiştirmektir. Muntazam cemiyetleri, ahlaki fazilet ve olgunluklara sahip insanlar meydana getirir. Mesut ve kudretli milletler ise mükemmel cemiyetler tarafından teşkil olunur. Beşinci kitap, Taasub. Beşeriyet, üstün bir kuvvetin tesiri altında tekamüle doğru devam edip giden hayatın akışını, takat üstü bir çaba ile takip etmektedir. Böylece tabiatın bahşettiği tükenmez bir gayretle, kainatı değiştirip duran amil ve kuvvetler arasında hissesine düşen çetin vazifeyi yerine getiriyor. Meçhule doğru bu devamlı atılış karşısında beşer idraki, insanların, şuursuzca yapıp yıktıkları şu alemde varoluşlarının sebebini, boş yere keşfe çalışıyor. İstikbali düzenleyen değişmez kanunlar, sonsuz çeşitleriyle havsalamıza sığmıyor. Beşerin bütün bildiği, insanın, fertler ve milletler üzerinde aynı tesire sahip olan ve kader denilen bir mutlak kuvvete bağlı olduğundan ibaret kalıyor. Tarih, bu kanunların sonsuz ve karmaşık tecellilerinden doğmuş bir vaka ve hadiseler silsilesi değil midir? Beşer bakımından ise tarih, insanların tesir ve neticelerini ancak olup bittikten sonra öğrenebildikleri ve fıtratlarındaki merak hissini tatmin için izahına yeltendikleri bir mukadder hadiseler dizisinden başka bir şey midir? Meşum neticeleriyle, beşeriyetin tabii ilerleme ve gelişmesini asırlarca geciktirmiş olan bir düşmanlığa, şark ile garp arasındaki sönmek bilmez buğza kim ihtimal verebilirdi? Çünkü birlik ve kardeşliğin önderi olan şarkı Muhammed'i, ilmin feyizli ışıklarını, henüz barbarlık devrini yaşayan Hristiyan Garba pek cömertçe dağıtmış, Garp medeniyetinin gelişip genişlemesine gayet tesirli bir şekilde yardım etmişti. Beşerin vicdan ölçülerine göre, şarkın yerine getirdiği bu hayırlı vazifenin tesiri ile, iki beşer topluluğu arasında ciddi yakınlaşma ve beraberlikler meydana gelmeliydi. Yazık ki araya giren kader, batıyı mutaasıp bir ruhban sınıfın ezici hakimiyeti altına soktu. Bunlar, temsilcisi oldukları din üzerindeki nüfuzlarını kaybetmemek arzusuyla, irşat olunmak üzere ellerine teslim edilmiş bulunan vicdanları hakikatlerden mahrum bıraktılar. Yakınlaşma ve beraberlik fikirlerinin rağbet bulması gereken bir muhitte etrafına ayrılık tohumları saçan, Çılgın ve ihtiras dolu bir din düşmanlığının ortaya çıkması da mukadder imiş. O sırada Doğu, yüksek bir medeniyetin verdiği insaniyetçi fikir ve hislerin tesiri altında müsamahaker ve medeni bir ahlaka sahipti. Batı medeniyeti ise Doğu'nunkinden çok aşağı bir ahlak seviyesinde bulunan bir muhit içinde gelişti. En ilkel his ve inançlara bağlı bulunan bu insan toplulukları, dolayısıyla maddeci bir karaktere, saldırgan ve müstevit bir ruh haline sahip oldular. Mezhep mücadelelerinden doğan kin ve nefretle beslendiler. Zamanla kader icabı, cihanı aydınlatmak vazifesi Avrupa'ya geçti. Batının, barbarların hakkıyla torunları olan cismani reisleri bu sırada, Roma İmparatorluğumun enkazını henüz paylaşmışlardı. O zamanki üstün durumundan istifade eden Avrupa, cismani reislerinin tahrip edici ihtiraslarıyla ruhani reislerinin dini nefretlerini birlikte ve serbestçe yayarak alemi karanlığa boğmuştur. Cihanın bu yeni mürebbisi, pençesini İslam aleminin ötesine de uzatmış. Bu da mezhebindeki uzak doğu ile putperest olan uzak batıyı da tahakküme altına almıştır. Böylece Avrupa, her yerin huzur ve rahatını yok etmiş geçmiş medeniyetlerin asırlarca gayret ve çalışma ile kurdukları siyasi içtimai dengeyi alt üst etmiştir. Yakınlığı sebebiyle, Batı tecavüzlerinden en fazla zarar gören yer, yakın doğu olmuştur. Burası parlak bir medeniyetin tükenmez hazinelerine malik olduğu için de Hristiyan rahiplerinin hiç kesilmeyen buz ve adavet yıldırımlarını üzerine çekiyordu. Savaşlar hiç kesilmeden devam edip gidince, İslam alemi varlığının tehlikede olduğunu anladı. Bu kanlı dövüşlerin gereği neyse onu tedarik etmek için neyi varsa seferber etti. Başka her şeyden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu mecburiyet ve devamlı harp hali, Müslüman halkların hükümdarlarına kayıtsız şartsız itaat etmelerini gerekli kıldı. Hükümdarlar ise zamanla keyfi ve müstebit bir idare ile saltanata başladılar. Böylece şark dünyası garbın zoru ile eskiden bulunduğu içtimai ve siyasi duruma döndü. Bunun neticesi olarak, ilmi ve medeniyeti yayma kabiliyetleri körelerek, sonunda kayboldu gitti. Garplıların yaptıkları zulümler, tahrip ve yağmalar, onlara karşı kin ve nefret uyanmasına sebep oldu. Garptan gelen hiçbir şeye itimat edemeyen İslam alemi, uzun bir müddet onun medeniyetinden de nefret etti. Çünkü Şark, Garbı haçlı orduları ve savaşçı papazlar vasıtası ile tanımıştı. Garp ise, İslam alemini ve şarkı, Çapul ve Yama'ya gönderdiği öncüleri vasıtasıyla öğrendi. Avrupa zihniyeti nesiller boyunca, ruhani ve cismani reislerinin nakil ve neşrettiği yalanlarla bulandı durdu. Müslüman denince nazarlarında, zararlı ve aşağılık bir mahluk canlanıyordu. Bugün bile Avrupacıların çoğuna göre Müslüman, aşağı seviyeden bir yaratıktır. Fikri ilerlemeler, bu gibi Hristiyan uydurmalarını zamanla ve kısmen ortadan kaldırdı. O derin düşmanlık görünüşte biraz hafifledi. Fakat maddeci düşüncenin neticesi olan sömürgecilik fikrinin hızla gelişip şiddetlenmesi, dini düşmanlıktaki azalmanın yerini fazlasıyla doldurdu. Muteasip zihinlerde din uğruna can vermiş azizlerin yerini, uzak kıtaların kaşifleri, kaba ve katil çapulcu şövalyelerin yerini de müstemleke askerleri aldı. Bu değişiklikler, eski düşmanlığın sadece yeni bir şekle girdiğini gösterdi. Şimdi artık şark, haç adına değil medeniyet ve insanlık uğruna tecavüze uğruyor. Müslümanlar, artık görünüşte dinlerinden dolayı ayıplanıp hakareti uğramıyor ama Avrupa ihtiraslarının tatmini için gerekli pazarların, lüzumlu mahlukatı sayılıyor. Günümüzdeki Müslümanların hakarete uğramasının sebebi, teslisi kabul etmekte gösterdikleri kabiliyetsizlik değil, kendi dinlerine karşı besledikleri sevgi ve hürmettir. Bugün, medeniyetin başında bulunan milletlerin, dinleri ile alakalarını kestikleri görülerek, fikren yükselen cemiyetlerden din inancının kalkacağı zannedilmektedir. Bu zanla düşenler, İslamiyet'in 20. asırda da ilk canlılığını muhafaza etmesine ve mensuplarının eskisi gibi ona bağlı bulunmasına bakarak, Müslümanların, Avrupa milletleri derecesinde yükselmeye kabiliyetleri olmadığı hükmüne varıyorlar. Bu zanlarını reddi mümkün olmayan ilmi bir delil gibi de ileri sürüyorlar. İşte Avrupalıları bizlere karşı, kendilerinden bambaşka yaratıkları imişiz gibi davranmaya sevk eden bu düşüncedir. Beşeriyetin ilerlemeye olan istidadının, muhakkak dinsizlikle neticeleneceğini iddia edenler neye dayanmaktadırlar? Bugünkü Hristiyanlığın, Avrupa'nın şimdiki manevi hayatını tatmin edemiyor olmasından, Beşeriyetin dinden uzaklaşması lüzumu nasıl çıkarılabilir? Bu kadar hususi bir durumdan, bu kadar umumi bir neticeye varmak elbette ki büyük bir hatadır. Beşer'in tekamül tarihinde bu iddiayı teyit edecek hiçbir hadise de yoktur. Aksine olarak iddia olunabilir ki beşeriyetin dine olan meyli fikri ilerlemesi ile beraber gelişmiştir. Bildiğimiz veya meçhulümüz olan dinlerin meydana çıkışları ve birbirini aralıksız takip etmeleri milletlerin fikri durumları ölçüsünce olmuştur. Beşeriyetin tarihi insanlardaki din inancı ile fikrin Daima birlikte ve birbiri ile ilgili bulunduklarını bize ispat ediyor. Bu alaka o kadar sıkıdır ki, şimdiye kadar gelen dinleri bilmiş olsaydık, insanlığın tekamül seyrini başlangıcından zamanımıza kadar adım adım takip edebilirdik. Zaten bugünkü Hristiyanlığın gitgide zayıflaması da bu hakikatin yerine gelmesinden başka bir şey değildir. Çünkü ekonomi selaseye olan iman, bir inanca ihtiyaç duyulmadığından değil. Bugünkü Batılıların vicdanlarında başka bir ekanime karşı uyanan inanç yüzünden eski hararetini kaybetmiştir. İnsanların imanlarının hedefi değişebilir, fakat bu, inanç hissini tamamen terk etmeleri demek değildir. Şimdi Garplılar ilmi ve fenli hakikatlerden doğan yüksek hislere, bunların eseri olan yeni inanç ve kanaatlere inanıyorlar. Bu yeni iman, belki, Hristiyanlığın verdiği imandan fazla değildir ama herhalde onun kadar ciddi ve samimidir. Hristiyan ruhbanların nüfuzu sarsılmıştır, buna şüphe yok. Fakat bu hal, bilgin, fen adamı ve filozoflardan meydana gelen, yeni bir yol gösterici topluluğun lehine olmuştur. Evet, eski Hristiyanlık yerine yeni bir din çıkıyor. Bu yeni din de eskisi gibi, zuhuruna sebep olan inanç ve ananeleri devam ettirebildiği müddetçe yaşayacaktır. Bunun da bir takım emelleri, hayalleri olacak, taraftar ve muarızları bulunacaktır. Şüphesiz ortaya çıkacak olan müstebit ve kandırıcı yayıcıları, gayret ve taasup bakımından en meşhur Hristiyan azizlerinden de geri kalmayacaklardır. Bu yeni din, mensuplarına daha fazla saadet bahşedebilecek mi? Buna ancak istikbal cevap verecektir. Şimdiki halde, bugünkü Avrupa nesline ancak ümitler verebiliyor. Bu bile eski dinlerine karşı bir tercih sebebi olsa gerektir. Alemde her şey tekerrürden ibarettir. Hangi hususta olursa olsun, bütün yaptıklarımız, biraz daha mesut olmak, hayallerimizdeki sonsuz saadete mümkün olduğu kadar yaklaşmak gayesini hedef almıştır. İnsanları çalışmaya teşvik eden ezeli düşünce budur. Hristiyan dünyasında, müsbet ilmin ve fenin ilerlemesi maddecilik ve felsefe nazariyelerini ortaya çıkarmıştır. Bu görüşte olanlar, maneviyatı da maddi buluşlara ve felsefeye dayandırmak istemişler, bu ise Hristiyanlığın nüfuzunu ve ona olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Şu hali gören bazı kimseler İslamiyet'in hala zayıflamayışının sebebini Müslüman milletlerin, henüz o derecede ilerlememiş olmasında buluyorlar. İslam'ın gerilemesini muhakkak görenler mühimsenmeye değmez. Çünkü bu kimseler, uğursuz kehanetlerde bulundukları bu mevzular hakkında yeterli bir inceleme yapmaya lüzum görmeden iddialara kalkışıyorlar. Herhalde, biraz tanıdıkları Hristiyanlık ile hiç bilmedikleri İslamiyet arasında gelişi güzel benzetmeler yapmakla, pek gülünç bir düşüncesizlik içinde, rastgele hükümler vermeye hak kazandıklarını sanıyorlar. Onlara bu zanlı veren oldukça yaygın fakat yanlış bir kanaattir. Buna göre, aynı sebeplerle çıkıp aynı hedefe yürüdükleri için bütün dinler birbirine benzer, böylece İslamiyetle Hristiyanlığın din adı altında birleşmesi ikisi hakkında da aynı şeyleri düşünmeye ve kat hükümler vermeye kafi geliyor. Bu gibi değerlendirme hataları mefhum ve düşüncelerin pek geniş ve müpem manalar taşıyan tabirlerle ifade edilmesinden doğmaktadır. Zaten insanı daima yanıltıcı teşmillere ve aldatıcı kıyaslara, yani çeşitli hatalara düşüren de bu çeşit söz ve tabirlerdir. Fakat bilginin ilerlemesi ve beşer zihniyetinin gelişmesi, zamanla bu gibi tabirlerin açıklığa kavuşmasını sağlıyor. Bu sayede ifade ettikleri manalar arasındaki farklar meydana çıkmakta ve şimdiye kadar sebep oldukları hatalar tasih olunmaktadır. Buna ne kadar memnun olunsa değer. Fen tabiri bile uzun zaman belirsiz, tabiat üstü ve hörafeye benzer bir mana ile düşünüldü. Bugünkü manasını alıncaya kadar ne çok beklendi. Ecdadımızla bizlerin, bu tabiri anlayışımız arasındaki fark, eski zamanlardaki müneccimlik ile şimdiki astronomi arasında görülen fark kadar büyüktür. Bunu idrak edebilmemiz, beşeriyetin asırlarca terakki etmesini gerektirdi. Aynı yanlış anlaşılma, din tabiri hakkında da vardır. Müslümanların bu tabirden anladıkları mana ile, daha önce gelen dinler arasında, bugün hemen hiçbir münasebet kalmamıştır denilebilir. İslamiyetin nazarında din, keyif ve arzuya bağlı olarak bazen yüceltilen bazen hakir görülen hayali veya itibarı bir şey değildir. Din, hiçbir zaman metafiziğin ıssız çöllerinde mapus muhayyilemizin tehlikeli tasavvurlarından ibaret boş teselliler, Erişilmesi imkansız vaatler veya geleceğe ait emeller vasıtası ile, mevhum bir saadeti elde etmeye veya elem ve ıstırapları teskine yardımcı, hayali bir vasıta değildir. İslam'a göre din, beşeriyetin maddi, manevi ve akli muvazenesini sağlayan ebedi kanun ve düsturlara karşı gösterilmesi gereken saygı yoluyla, insanlığın saadetini bir hayal olmaktan kurtarıp müsbet bir hakikat kılmaktadır. Tekâmül kanunlarının insanlara en faydalı bir tarzda sevk ve idaresini mümkün kılacak, tabii, akli ve ilmi her çeşit sebep ve vasıtaların devamlı olarak aranması ve tatbik edilmesidir. Tek gayesi ise Ademoğluna hayır ve hakikatin doğru yolunda rehber olmak, sonsuz meçhullerle dolu fizik ötesi dünyasında şaşırmaya mahkum olan düşüncesine istikamet göstermektedir. Bu tarifinde göstereceği gibi din, insanı her çeşit faaliyetlerinde murakabe eder, tekâmüle olan kabiliyetlerini sonsuz derecede genişletip artırmak şeklinde olan yüce hizmetini yerine getirir. Buna karşılık da hak ettiği ve layık olduğu hürmet ve bağlılığı ister. İşte bu sebeple İslam şeriatı hayatımızın en ufak teferruatına kadar her şeyimizde daima ve sonsuz bir tesir ve nüfuza sahip bulunmuştur. Manevi varlığımızın gelişmesine her zaman katı olarak tesir etmiş, fikir ve irfanımızın esası olmuştur. Bu sebeple deriz ki, bir hareket hattı seçmek insanların hayatlarının bir gereği oldukça ve tekemmül kabiliyetleri bir inanç sistemine iman etmeyi mecbur kıldıkça, en kat bir iman ile bağlanacağımız din, ancak ve ancak İslamiyet olacaktır. Hazreti Muhammed'in şeriatı Garp milletlerinden geri kalmamıza sebep olduğu zannını verecek kadar yanlış tanınmıştır. Bu zannı veren ise Müslüman milletlerin diğer ümmetlere nispetle geride bulunmasıdır. Hristiyanlar İslam dünyasının her tarafında hayretle gördükleri gerilik alametlerini İslamiyetten biliyorlar. Buna mazurdurlar. Çünkü onların karşısına terakki yollarında ilerlerken Sadece kendi dinleri ve bu dinden doğmuş bulunan ruhban sınıfın saltanatı çıkmış, mani olmaya çalışmıştı. Bu yüzden Müslümanların geri kaldığını gören bir Avrupalı hemen kendilerine kıyas ederek sebebin Müslümanlık olduğunu tahmin ediveriyor. Böyle bir zanla kapılmak bir Hristiyan için tabi sayılırsa da yanlış olmaktan da kurtulamaz. Çünkü bu hükme varırken İslamiyetin esasına vakıf olmuş Müslüman milletlerin geri kalmasına sebep olan tarihi ve gerçek sebepleri araştırmış değildir. Sadece Hristiyanlık hakkındaki müşahede, bilgi ve değer ölçülerinden ilham almıştır. Bu şekilde verilen bir hüküm ise şüphesiz hatanın ta kendisi olur. Bu sebeplerle şeriatımızın, geri kalmamıza sebep olduğu hakkındaki kanaat asılsız, boş ve yanlış bir fikirden ibarettir. Hiçbir şekilde dinimizin noksanlığına delil olamaz, bir cemiyetin ilerlemesine engel olan sebep ve amilleri tespit etmekte de kolay değildir. Bir milletin gerilemesi, ekseriye uzun bir hadiseler zincirinin ve beşeriyetin umumi tekamülünün, bu cemiyetin içinde ve dışında meydana getirdiği birçok sebep ve amiller neticesinde olur. Roma İmparatorluğunun çöküş sebeplerini tespit etmek için her devirde ve çok sayıda tarihçiler senelerce çalışmaya mecbur kalmışlardır. Buna rağmen bu mesele, artık halledilmiş nazarıyla bakılmak şöyle dursun, hala bitmez tükenmez araştırma ve münakaşalara kaynak olmaktadır. Roma hakkında böyle olursa, kendisini meydana getiren kısımlarının her biri ayrı bir imparatorluk olan İslam aleminin gerilemesi hakkında doğru bir fikir edinebilmenin nasıl bir gayret ve çalışmaya bağlı olduğu anlaşılır. Halbuki, bu meselenin aydınlanması pek önemli olduğu halde ciddi hiçbir teşebbüste bulunulmamıştır. Bu hususta, tarihi tetkik denebilecek hiçbir külfet göze alınmadığından, İslam aleminin çöküş sebebi, bilgi yokluğundan, cevapsız kalmıştır. Bugün ortaya atılacak cevaplar ise tabi olarak ciddiyetten uzak, eksik ve keyfi olmak mecburiyetinde bulunuyor. İslam'ın geçmiş asırlardaki azametini kuvvetten düşüren çeşitli sebepleri ortaya döküp saymaya bugün imkanımız yoktur, fakat bu gerilemenin günümüzdeki amillerini araştırıp tetkik edebiliriz. Mesele bu şekilde ortaya konunca, şimdiki geriliğimizin, dinimizin emirlerine lüzumu kadar önemli bağlı bulunmayışımızdan ileri geldiği görülüyor. Bu fikir, İslam aleminin en selahiyetli şahsiyetleri tarafından tasdik olunmaktadır. Bugünkü gerileyişimizin sebebi dinimizin esaslarına riayet etme işimiz olursa, geçmişte bu esaslara uyduğumuz için geri kaldığımıza ihtimal vermek ne aklen ne de mantıken mümkün olabilir. Zaten dinimiz aleyhinde ilim, fen ve yeni fikirler adına yapılan ithamlar, vaktiyle Hristiyanlık namına yapılanlardan daha insaflı veya daha ciddi değildir. Dinimize gösterdiğimiz bağlılıktan dolayı bizleri taasupla itham etmeleri de bu kabildendir. Herhalde bu gibi yalan ve aldatmalar, iki alem arasındaki husumeti ve itimatsızlığı devam ettirmekten başka bir şeye yaramaz. Görüyoruz ki, medeniyetin beşiği sayılan batı, yanlış ve esassız kanaatlere dayanarak verdiği hükümlerin tabi neticesi olarak İslam alemine kin ve düşmanlık beslemektedir. Biz de garplılara karşı elbette emniyetsizlik ve nefret besliyoruz. Bizim bu halimizi onlar taasup ve irticaya veriyorlar. Halbuki bizim bu halimizin hiçbir zaman cehalet ve hörafe ile ilgisi yoktur. Aksine biz, onların hakkımızda besledikleri niyet ve hislere ve reva gördükleri muamelelere bakarak, üstelik gayet de insaflı düşünerek, bu tavrı takınmaya mecbur oluyoruz. Zaten bizim Garp'lıları dinlerinden, vatanlarından, hürriyetlerinden, mülklerinden mahrum kılmak gibi tecavüzkar bir emelimiz yoktur. Garbın ilim ve irfanı ile, hatta sermayesi ile, fakat kendi mülkü ve kendi inancı içinde kalarak serbestçe ilerleyebilmekten başka bir şey düşünmeyen şarkın, Garb'a olan bu düşmanlığı meşru müdafadan başka hangi sebebe dayanabilir? Avrupa'nın bizlere karşı çeşitli şekillerde izhar edip durduğu şiddetli düşmanlığın, bir takım insani gayelerden veya ilerlememizi arzu etmesinden ileri geldiğini zannedenler, ancak saf kimselerdir. Bu safdiller şark dünyasının bugünkü aciz hali yüzünden garbın tuzağına düştüğünü ve sömürüldüğünü unutuyorlar. Batılı komşularımızın bizde gördükleri ve bize de anlatıp durdukları cahileyn taasup, eğer hakikaten mevcutsa, bu halden onların değil bizim şikayetçi olmamız lazım gelir. Çünkü bu cehaletimizden onlar istifade ediyor, bizler zarar görüyoruz. Avrupalıların, şark şahsiyetinin en güzel hareket ve tezahürleri karşısında taasup, diye en yüksek sesle şikayet etmekte olduklarını uzun ve acı tecrübelerden sonra öğrendik. Bu mevhum taasubun şiddetini, kendi bencil menfaatlerine karşı gösterilen mukavemetin derecesiyle ölçtüklerini de nihayet anladık. Taasubumuz hakkında Avrupa'nın bu kadar açıkça göstermekten çekinmediği nefret hissinin sebebi nedir? Bu hissin içtimai kanunlarımızdaki noksanlardan veya dinimizin manasızlığından doğduğuna inanacağımız devir çoktan geçmiştir. İftira etmediğimizden emin olarak iddia edebiliriz ki, aslında, Garbın şarkı olan husumeti, haçlıların bunca zahmetlerini boşa çıkarmış, Hristiyanlığın yayılmasına ve Avrupa'nın mahut medenileştirme, siyasetine daima set çekmiş olan İslami şahsiyeti ortadan kaldıramamış olmaktan doğan derin bir gayzın eseridir. Avrupalıları telaşa düşürüp bizlere karşı şiddete ve yolsuz hareketlere mecbur eden sebep, tevekkül ve dayanışma gibi kuvvetli vasıflara sahip olan bu manevi şahsiyet hakkında besledikleri tükenmez kinleridir. Garplı düşünce ve tasavvur, şekli ve dış görünüşü bakımından şahsiyetimizi kendininkinden çok farklı buluyor. Fakat, hareketli ve savaşçı, garp istilasına karşı her an karşı gelen, Sabır ve kuvvetini ızdırap ve mahrumiyetinden alan, Garplıların tahakkümünden kurtulacağına katı olarak inanan ve yok edilmesi imkansız bir hasım olan şahsiyetimiz, Avrupa'nın sabır ve tahammülünü tüketmektedir. Yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı gibi, İslam taasubu tabiri, aslında Müslümanların Hristiyanlara husumetini değil, Garb'ın şarkı olan eski düşmanlığını ifade eder. Bu satırları kaleme almaktaki maksadımız, aradaki kini ve düşmanlığı tahrik edip artırmak değildir. Yaratılış ve takdir icabı yan yana yaşamaya mahkum bulunuyoruz. Birbirimizi tanıyıp öğrenmeye aynı derecede mecburuz. Dünya halkının iki büyük parçası arasında kurulması gereken güzel münasebetlere mani olan bir takım yanlış fikirlerin ve gafletlerin giderilmesi maksadıyla bu satırları yazıyorum. Bütün hatalarda sadece garbı suçlu bulmak adalete aykırı bir hareket olur. Bu mesuliyette şarkında büyük bir hissesi vardır. Çünkü Avrupa bizi tanıyamamış ise ona kendimizi daha doğru tanıtmak da bizim vazifemiziydi. İnsan ancak mevcut olan yanlışlıkları, gafletleri ve kötü anlayışları kaldırmaya çalışarak hem cinsinin saadetine hizmet edebilir. Komşusunun felaketi üzerine kurulan saadet, gizli felaketten başka bir şey değildir. Gayretlerimizde hedef alacağımız hakiki ve devamlı saadet, herkesin doğru ve adil bir pay alarak hissedar olacağı saadettir. Bu ise, ancak samimi ve tarafsız münakaşalar neticesinde ortaya çıkacak olan hakikatin üzerine kurulabilir. Altıncı kitap, İslam Aleminin Gerilik. Sebepleri üzerine deneme. Bugün İslam aleminin her tarafında ıslahat ve ilerlemeden, yükselmek ve istiklale kavuşmaktan başka bir mevzu konuşulmuyor. Halbuki büyük bir hayretle görüyoruz ki, Müslüman milletlerin düştüğü geriliğin mahiyet ve sebeplerinin ne olduğu hakkında hala derin bir bilgisizlik hüküm sürmektedir. Bu bilgisizliğin giderilmesi ile de hiç kimse ciddi bir şekilde meşgul olmuyor. Ayrıca, Müslüman milletleri, bu öldürücü hastalıktan kurtarma vazifesini üzerlerine alanların, kendi mazilerini alakalarını kesecek kadar terk ettiklerini de görüyoruz. Bunlar, tedavi etmek istedikleri hastalığın ne olduğunu anlayıp öğrenmek zahmetine bile katlanmıyorlar. Ama buna rağmen gayretlerinin başarıya ulaşacağını da hayal etmektedirler. İşte şu hal, geri ve düşkün halimizin gösterebileceği en hazin manzaradır. Müslümanların geriliği, ancak yabancı boyunduruğu altına girdikten sonra bütün çıplaklığı ve önemi ile meydana çıkmıştır. Bu milletler topraklarını işgal edenlere göre pek düşük şartlar altında yaşamaktaydiler. Geriliklerini önce onlara hakim olan Hristiyan milletler görmüş ve mütefekkirleri bizden çok önce bu meseleyle meşgul olmuşlardı. Demek oluyor ki, nesillerden beri çekmekte olduğumuz bir hastalığın farkına varmamız, yabancılar sayesinde olmuştur. Ne yazık ki Garplılar, Müslümanlara ait olan her şeye, bilhassa İslam dinine karşı irsi ve şuuraltı bir kin ve husumete müptela idiler. Ayrıca zihniyetleri de gördükleri vaka ve hadiselerin asıl mahiyetini, bunları doğuran sebepleri ve ruh hallerini kavrayamayacak kadar İslam zihniyetinden farklıydı. Bu yüzden Garplılar, şarkın halini kendi ruh ve fikirlerine göre ve pek yanlış bir şekilde izah edip, hüküm verdiler, Müslümanların geriliğinin İslam şeriatının noksan oluşundan ileri geldiğini iddia ettiler. Onların bu kanaatlerini kuvvetlendiren de, İslam alemindeki hastalığın umumi olmasıydı. Hayret verecek derecede birlik ve genellik gösteren bu hali, bütün İslam milletleri arasında ortak olan bir sebebe bağlamak zaruretini duymuşlardı. Bu milletler arasında ise dinlerinden başka ortak bir şey bulamadıklarından, Müslüman milletlerin şeriate uydukları müddetçe, Hristiyan milletlerin daima aşağısında kalacaklarını yüksek sesle ilan ve iddiaya başladılar. Vardıkları bu hüküm ve netice pek sathiydi. Fakat bize karşı taşıdıkları hisleri ve yanlış inançlarını tatmin ediyor, ayrıca mantık ve muhakemelerine de uygun düşüyordu. Gerçekte ise bu hüküm, meselenin aslını değiştirmekten başka bir işe yaramadı. Müslüman milletlerin, dinlerinin zaruri bir neticesi olarak geri kaldıklarını iddia ederek, meseleyi bir din meselesi haline getirdiler. Öyle olunca da bu iddia Müslümanlar tarafından şiddetli ret ve itirazlarla karşılandı. Onlar da aynı şiddetle iddia ve ithamlarına devam ettiler. Bu hali Müslümanlar Hristiyanların dinlerine karşı besledikleri irsi düşmanlığa, Hristiyanlar ise İslam taasubuna delil olarak gösterdiler. Neticede bu bahis, Orta Çağın o bitmez tükenmez ve faydasız metafizik münakaşalarını andırır, ateşli ve kasıt arayan bir münazaraya döndü. Vicdanları ve düşünceleri tatmin edip aydınlatacağı yerde, yeni kırgınlıklar ilave edip, sönmüş eski hırsları yeniden alevlendirerek iyice karıştırdı. Müslümanların gerilemesi meselesinden çıkan münakaşalara, ilk andan beri hakim olan bu ruh halidir. Bu hal tarafsız düşünceyi daima engellemiş ve çok büyük ehemmiyeti bulunan tarihi ve içtimai bir hadisenin gerektiği tarzda ele alınmasına mani olmuştur. Bununla beraber münakaşalar sayesindedir ki meselenin önemini nihayet anlayabildik. İçimizden bazıları onu daha gayri şahsi ve tarafsız bir tarzda tetkike koyuldular. Fakat onlar da meselenin bütününü kavramaya bir türlü muvaffak olamayarak teferruat arasında yollarını kaybettiler. Müslümanların geri kalmasından doğan neticeleri gerilemenin sebepleri gibi gördüler. Gerilemeyi ise kimi, hükümdarlarımızın istibdadına, kimi alimlerimizin bilgisizliğine ve kimi işin başında bulunanların beceriksizliğine bağladılar. Geriliğimizin sebeplerini, dinin emirlerine karşı gösterdiğimiz ihmalde yahut dindeki taasubumuzda veya kadere olan tevekkülümüzde bulanlar da oldu. Bütün bu fikirlerde görülen birbirine zıt veya sayısız çeşitlilik bize yalnız şunu öğretti ki, düşüncelerimizde hüküm süren karışıklık, gerileyiş sebeplerimizi seçip ayırabilmek kudretini de zihinlerimizden kaldırmıştır. Bu husustaki bütün talakatleri bize bilmediğimiz hiçbir şey öğretmedi. Halbuki biz kendilerinden onları öğrenmek istiyorduk. Bilmediklerimiz ise halkımızın neden dolayı vazifelerini yerine getiremediği ve neden tembel ve cahil kaldığı noktalarından ibaretti. Yukarıda söylediklerimizden Müslümanların geri kalması meselesinin nasıl şekil ve mahiyet değiştirerek dini bir şekle girdiği görüldü. Bizden evvel Hristiyanlar bu meseleyi ortaya getirip münakaşa mevzu yaparak holine çare aramamış olsalardı, hiç şüphe yok ki, İş bu şekilde dökülmezdi. İctimai hadiselerde dini inançların tesiri büyüktür. Fakat fertlerin mazisi, karakteri, zihniyeti ve hatta yaşadıkları iklim gibi çok çeşitli faktörlerde bu tesire iştirak ederler. Zaten bir içtimai hadiseyi sırf din ve mezheple ilgili hadiselerden ayıran da budur. Bundan dolayıdır ki her nerede olursa olsun Mesela Fransa'da veya Almanya'da ortaya çıkmış bir içtimai vakayı, dini bir mesele gibi telakki ederek bu memleketlerde bulunan dinlere mal etmek ve bu sayede o dinlerin kıymet ve mahiyetlerini tayin eylemek hiç kimsenin hayalinden bile geçmez. Herhangi bir milletin hayatı, gelenek ve karakterlerini meydana getiren dini inançlarına hususi bir mahiyet vererek mefkuresini geliştiren bir takım içtimai hadiselerin, birbirini takip etmesinden başka bir şey değildir. Hristiyanlıkta Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık, İslamiyet'te ise Sünnilik ve Şiilik bu şekilde meydana çıkmıştır. Bu ihtilaf aynı kilisede bile ortaya çıkabilir. Nitekim, Alman Katolikliği, İspanya ve İtalya Katolikliğinden pek farklıdır. Protestanlık ve Ortodokslukta da durum aynıdır. Bize gelince, diyebiliriz ki Türk-Sünniliği Arap-Sünniliğinden, Acem-Şiiliği de Hint-Şiiliğinden farklıdır. Bir dinin alacağı karakter, bulunduğu muhite bağlıdır. Dinin bir muhitteki tesirinin onu izah ve tatbik edecek olan fertlerin karakterlerine bağlı olması mecburidir. Avrupa Hristiyan milletleri bu hususu aydınlatacak yeterli bir örnektir. Bu milletler, dinlerini medeniyetlerine yardımcı bir ilerleme unsuru olacak şekilde derleyip tefsir etmeye imkan bulmuşlardır. Şark Hristiyanlar ise dinlerine ne o karakteri, ne de o tesiri verebilmişlerdir. İslam dini, beşeriyetin saadetini temin eden bütün unsur ve amilleri toplamış, her bakımdan mükemmel bir din olduğu halde bu dine tabi olan milletlerin, Hristiyanlara nispetle açıkça görülecek kadar aşağı bir seviyede bulundukları meydandadır. Acaba Müslüman milletler, dinlerinde bulunan sonsuz nimetlerden ne için istifade edemediler? Şimdiye kadar olduğu gibi, bu suali İslam dini, Müslüman milletleri, neden batılı milletler gibi ilerlemekten alıkoymuştur? Şeklinde ortaya atarsak, bu ana kadar işlere gelen bir hatayı tekrarlamış oluruz. Çünkü böyle bir sual, bu meselenin holini bir takım metafizik münakaşalarda aramamıza sebep olur. Biz de hadisenin tarihi ve içtimai mahiyetini unutarak aynı menfi duruma düşeriz. Bu inancımızı teyit eden bir husus da Hristiyan Avrupalılarla, Budist Japonların aynı şekilde medenileştiklerini görmemizdir. Bunların dinlerinin ayrı olması ilerlemelerine mani olmamıştır. Şu halde, hiçbir dinin, ilerlemek için gerekli şartlara sahip olan bir milleti bu yoldan alıkoymayacağı kesin bir gerçek olarak meydandadır. Saadetin timsali olan İslam dininin ise insanları bahtiyar olmaktan men eylemeyeceği ilk ağızda kabul edilmek gerekir. Bu mütalalara dayanarak, ilk sorumuza cevap vermek, Müslüman milletlerin dinlerinden ne için layıkıyla istifade edemediklerini açıklamak istiyoruz. Bilindiği gibi, İslam dinini kabul eden milletler, uzun ve eski bir medeniyet mazisine sahip idiler. Bu şark milletlerinin her birinin kendine mahsus adet ve ananeleri, neleri, ahlaki ve felsefi inançları, aynı ruh halleri ve birbirinden farklı içtimai ve siyasi esasları vardı. İslam'ın nuru, zamanla zayıflayıp sönmeye başlayan bu medeniyetlere taze hayat verdi. Dinin dirilten ve yenileyen kudreti sayesinde bu milletler yeniden canlanarak, o zamana kadar görmedikleri yüksek bir medeniyete eriştiler. İnsanlığa daha çok adalet, eşitlik ve bilgi bahşedildi. Batı medeniyetinin de gelişmesine yardım eden bir medeniyet ortaya çıktı. Böyle olduğu halde Müslüman milletler bugün, pek çok bakımlardan İslam'dan önceki hayatlarını andıran şartlar içinde yaşamaktadırlar. Bu genel çöküntü, İslam memleketlerinin her yerinde kendine has bir karakter taşımaktadır. Bu ise bizce, Müslüman milletlerin gerilemesinin sebebini, Hala nüfuzundan kurtulamadıkları İslam'dan önceki hayatlarının, üzerlerinde devam eden tesirinde aramak lazım geldiğini göstermektedir. Şu halde Müslüman milletlerin gerilemesi de, daha önce ve sonra vuku bulmuş diğer gerilemeler gibi olmuştur. Bu milletler de, yeni bir medeniyet ile istikballerini kazanmak için mazilerinden ne gibi şeyler unutmak ve feda etmek icap ettiğini takdir edememişlerdir. Müslüman milletler için bu noksanın, din hükümlerini yanlış anlayıp tatbik etmekten ileri geldiği şüphesizdir. Çünkü intisap ettikleri dinin en mühim gayesi beşer fıtratında bulunan tekemmül kabiliyetini geliştirmek ve insanları mazini noksan ve hatalı mirasından kurtarmaktı. Böylece insanların hakikate ve kemale devamlı olarak yaklaşmalarını sağlayacak olan bir fikir ve ahlak yüksekliğine onları mecbur kılarak bu sayede beşeriyetin saadetini temin edecekti. Müslüman milletler, mütemadiyen değişmekte bulunan zamanın zaruretlerini dikkate almamış, bu değişmeyle meydana çıkan yeni ihtiyaçların, ancak dinlerini daha yüksek ve daha verimli bir tarzda tefsir ve tatbik etmeleriyle karşılanabileceğini anlayamamışlar, bu yüzden de gerileyip çökmüşlerdir. İslam'dan önceki hayatlarının tesir ve nüfuzu ile İslam dininin icra ettiği tesir ve nüfuz arasında öyle bozulmaz bir muvazene kuruldu ki, ilerlemelerine engel olup duruyor. Müslüman milletlerin, yükseliş ve saadet yolunda tekamüllerine devam edebilmeleri için, İslam'ın nüfuzunu takviye ederek bu dengeyi dinin lehine bozmaları icap eder. Türkler için durum, diğer İslam milletlerinden az çok farklı bir şekilde cereyan etmiştir. İslam'dan önce kurdukları medeniyet, İslam'dan sonraki tekamüllerine mani olacak kadar köklü ve ileri bulunmadığından, kabul ettikleri yeni şeriate büyük bir başarı ile hizmet ettiler. Ancak Arap ve Acem medeniyetleri ile yakın temas halinde bulunduklarından, Onların tesirine kapılarak aynı akıbete düşmekten kurtulamadılar. Müslümanların gerilemesinin ikinci bir sebebi de, İslam alemi ile batılı Hristiyan milletler arasında ortaya çıkan şiddetli ve sönmez bir din düşmanlığıdır. Taasup adlı kitabımızda bundan bahsedilmişti. İşte o düşmanlıktan doğan sonu gelmez savaşlar, Müslüman milletlerin ilerlemesine ve gelişmesine gözle görülür derecede mani olmuşlardır. Ayrıca bu karşılıklı nefret, Müslüman milletlerin, Garp'ta süryıl gelişmekte olan medeniyeti tanıyıp ondan faydalanmasına da imkan bırakmıyordu. Halbuki Müslümanların aşağı görüp tenezzül etmedikleri o medeniyet, gitgide tekemmül ederek Garp milletlerinin üstünlüğünü meydana getirmekteydi. İşte Müslüman milletler bu şekilde aynı hastalığa yakalanmış oldular. Bu öyle bir illet idi ki, hepsinde bulunduğu için dinlerinden geldiğine hükmedildi. İslam alemi şarkta bitmez tükenmez felsefi münazaralar ile vakit geçirip metafizik vadisinde sonsuz, boş ve kısır çekişmelerle kuvvetten düşmekte iken, beri tarafta, yani garpta genç ve zinde milletler tecrübe metotlarına dayanan yeni bir medeniyet kuruyorlardı. Bu yeni metot sayesinde o milletler tabiatın sırlarına nüfuz ederek, sonsuz kuvvetlerden faydalanmayı başarıyorlardı. Fizik ve kimya sahasındaki keşif ve icatlar sayesinde bu medeniyetten doğan görülmemiş sanatlar, az bir külfetle en büyük verimi sağlayacak mükemmel ve sağlam vasıtalar yaptılar. Bu da Garp milletlerindeki zahmetsiz kazanç, sömürme ve tahakküm hislerini son derece artırdı. Şarkın zenginliklerine göz diken bu milletler, cehennemi harp alet ve cihazları ile, haris düşmanlarına karşı müdafadan aciz kalan İslam memleketlerini istila ettiler. Bununla beraber, insaf ve uzak görüşlülükten hayli mahrum olduklarını ispat eden bu istilacılar, Müslümanlara reva gördükleri zulüm ve gaddarca muamelelerle, günün birinde meydana çıkacak olan tepkiyi de çabuklaştırmaktan geri kalmıyorlardı. Bu tepki elbette vuku bulacaktır. Çünkü insanlar tahakküm ve istibdada sonuna kadar başayamazlar. Şimdiki halde her şey ispat ediyor ki, İslam alemi, tarihinde yeni bir inkılabın sayfasını çevirmek üzeredir. Her köşesinde ateşli bir yükselme ve istiklal emeli duyulmakta, asırlardan beri tahammülünü ezen yabancı baskısına artık dayanamaz hale gelmektedir. Fakat İslam aleminde uyanan bu yeni cereyanı daha yakından tetkik edecek olursak görürüz ki, Dün olduğu gibi bugün de, terakki ve tekemmül yolunda bizleri aydınlatacak ve ikaz edecek, bizlere yol gösterecek olanlar, bu vazifeyi kendilerinden öncekilerden daha iyi ifa edemeyecek kadar yanlış anlamakta ve yanlış tefsir etmektedirler. Bize daha fazla saadet vaat edip duruyorlar. Fakat bu saadetin ne olduğunu ve hele nasıl elde edileceğini layıkı ile bilemiyorlar. Bizim için saadetin, en fazla hayret ve takdirimizi kazanmış olan millete benzemekten ibaret olduğunu ve sadece her şeyimizle o milleti taklit ede ede onun gibi mesut olacağımızı zannediyorlar. Halbuki saadet hakkında herkesin anlayışı başkadır. Bunun aksine inanmak büyük hatadır. Saadet tasavvuru, Aynı fikir ve ahlak seviyesinde bulunan insanlar arasında bile farklıdır, bir Alman saadeti elbette bir Fransızdan başka bir şekilde tahayyül eder. Her ikisi için de bu kelimenin manası, kendi milletlerinin fikren ve ilmen yükselerek öteki milletlere üstün olmasıdır. Şu kadar var ki Alman ruh ve zihniyeti, Fransız ruh ve zihniyeti olmadığı gibi, Almanya'da Fransa değildir. Dolayısıyla ilk bakışta aynı gibi görünen bu iki saadet telakkisi, aslında birbirine o kadar zıttır ki, birinin varlığı ötekinin yokluğuna bağlıdır. Saadet hakkında olduğu gibi, bu gayeye götüren sebep ve vasıtalar hakkında da milletlerin anlayışları başka başkadır. Her millet ancak kendi milli esasları sayesinde saadete ulaşacağına inanır. Kendi düstur ve ananelerini bir yana atarak, Komşularının esaslarını ve ananelerini kabul etmek hiçbirinin hayalinden geçmez. Zira o esasların hiçbir zaman kendi şahsiyetiyle bağdaşmayacağını bilir. Avrupalıların kendi esaslarına ve düsturlarına karşı çok büyük bir hürmet ve sevgi göstermeleri de bu sebeptendir. Biz ise cehaletimiz yüzünden, onların bu hislerini, içtimai esas ve teşkilatlarının mükemmel oluşuna veririz. Onlar kendi esas ve teşkilatlarını ihtiyaçlarına yetersiz buldukları zaman, yeni ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirinceye kadar ıslah eder, değişiklikler yaparlar. Böylece ilerlemeleri de milli esaslarının gelişmesi ile olur. Hiç duraklamadan gelişme ve ilerlemesini devam ettiren muntazam cemiyetlerin takip ettikleri usul budur. Bu cemiyetleri teşkil eden ferde gelince, o da bütün hayatı boyunca belli bir hedefi takip eder. Mesela bir Fransız veya Almanın hangi şartlarda yaşarsa yaşasın bütün gayretlerini bir noktada birleştiren gayesi, iyi bir Fransız veya iyi bir Alman, hatta mümkünse Fransızın, Almanın en iyisi, en hayırlısı, en büyüğü olmaktır. O ister ki, milli yükseliş ve üstünlüğün elde edilişinde bir hissesi bulunsun ve bu hisse mümkün olduğu kadar büyük olsun. Bu emeline varmak için sarf eylediği gayret ise, Müşterek manevi bir ihtiyaca hizmet eden sağlam ve samimi bir inançtan ilham aldığı için devamlıdır. Yüksek bir tabiata sahip olan bu manevi ihtiyaç fertlerdeki sebat, fedakarlık ve hayatı hor görme hislerini geliştirerek adeta manevi ve fikri hasletleri yükselten bir din halini alıyor. Bu öyle kuvvetli bir imandır ki, ortaya koyduğu çelikten bir güç ile yolundaki manileri devirip, milletlerin yükselmesini ve refahını temine muvaffak olur. Bu düşüncelerden sonra bir de İslam aleminin bugünkü haline nazar edersek, aynı cemiyette aynı millette birbirinden farklı, hatta birbirinin tamamen zıddı iki çeşit gaye bulunduğunu görürüz. Bunların biri, büyük halk kitlesinin gayesidir. Diğeri pek küçük bir azınlıkta kalan aydın sınıfın takip ettiği gayedir. Bunlardan birincisi İslamiyet esasına dayanan mevzii bir gayedir. Mesela İran, Hindistan, Türkiye veya Mısır'daki, Acem, Hintli, Türk veya Arap milli gayeleri böyledir. Bunlara göre saadet her birinin kendisine has bir anlayışla uymakta bulundukları dinde ve o dinden gelen esaslara ve ananelere muhabbet edip bağlı kalmaktadır. İkinci gayeye gelince, bu da mevzidir, ancak garplı esaslara dayanır. Saadeti Yintli, Türk, Acem veya Arap düşüncesi ile anlaşılmış ve tefsir edilmiş bir garb medeniyetinde arar. Birinci gayeyi takip edenlerin, milli temayül ve istidatlara uyabilen bir yenilik cereyanı içinde muhafazasına çalıştıkları her şeyi, tahrip edip yıkmaya çalışır. Daima garbın nazariye ve inançları üzerine bina edilmiş bir takım yeni esaslar koymaya gayret eder. Görülüyor ki İslam aleminin her tarafında halk ile aydın tabaka arasında doldurulması imkansız büyük bir uçurum vardır. Halk her yerde ileri gelenleri ve mütefekkirleri ile tam bir tezat halindedir. Onlara, ne yaptığını bilmeyen fakat pek tehlikeli ve yıkıcı unsurlar gözüyle bakarak, itimat edemez. Halktan beklediği takdir ve itaati göremeyen mütefekkir tabaka ise, Vatandaşlarına karşı hor gören bir çehre takınarak kendini teselliye çalışıyor. Memleketini, her tarafı kaplayan cehaletten kurtarmaktaki aciz halinden utanması lazım gelirken, istediğini yapmayan muhitinin sert ve inatçı olduğundan şikayet edip duruyor. Halkı, işinde ve bilgisinde yüksek bir seviyede bulunduğuna inandıramayınca, daha başka çeşitli vasıtalara başvurarak nüfuz elde etmeye çalışıyor. Böylece yabancıların baskılarına bir de aydın tabakanın baskısı eklenmiş oluyor. Bu hal ise Müslüman milletlerin hayat şartlarını tahammül edilmez bir raddeye getirmekte, düşüşü ve gerilemeyi kat kat tehlikeli bir hale koymaktadır. Son derece gayri tabi ve mantık dışı olan bu derin anlaşmazlık Müslüman milletlerin dimağı ile vücudu arasında sürüp gitmektedir. Bu hal devam ettiği müddetçe de mütefekkir tabaka, bütün bilgi, mantık ve düşünceleri ile mühim hiçbir yenilik getiremeden sadece mevcudu yıkmakla kalacaktır. İlerleme yolunda Müslüman milletler tarafından sarf edilecek bütün emellerde kısır kalmaya mahkum olacaklardır. İşte İslam aleminin bugünkü geriliği tamamıyla bu şekilde meydana gelmiştir. Daha önceki İslam mütefekkirleri, gelecekteki hayat uğruna, İslam'dan önceki hayatlarından ne gibi şeylerin unutulup feda edilmesi gerektiğini milletlerine anlatamamışlardı. Bugünkü mürşidlerde, yaşadıkları devirden ne gibi şeylerin korunup devamının sağlanması lazım geldiğini, yeni nesillere öğretmekte öncekilerden daha fazla başarı gösteremediler. Bundan dolayı Garp medeniyetinin tesiri ile İslam aleminin her tarafında görülen bu gayri tabi hale son vermek en acil bir ihtiyaçtır. Her şeyden önce halk ile aydın tabaka arasında bulunması zaruri olan gaye birliğini tesis etmelidir. Aksi takdirde, Garp medeniyetinin tesiri, İslam'dan önceki zamanların tesirinden çok daha meşhum olacaktır. Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı üzere İslam aleminin bugünkü geriliğinde görülen şu elem verici vahim hal, mütefekkir tabakanın milletlerine karşı olan vazifelerinde pek yanlış kanaatler beslemesinden ileri gelmektedir. Öteki memleketlerdeki mütefekkir ve aydın sınıfın vazifesi milli gayeye hizmet ederek, onu bir kat daha kuvvetlendirip yükseltmek ve elden geldiği kadar tatbikine çalışmaktan ibarettir. Milletlerin hürmet ve itaatini kazanmaları da ancak bu sayede mümkün olmaktadır. Hal böyleyken İslam mütefekkirleri, milli gayelerden başka ve ona tamamiyle zıt bir gaye beslemek hakkını kendilerinde görüyor, en esaslı ve en mukaddes vazifelerinde gayri ciddi davranıyorlar. Sabit ve devamlı bir müşterek hisse dayanmayan, hiçbir mazi veya ana neden doğmayan, yalnız insan aklı ve düşüncesi gibi zayıf bir zemin üzerinde katiyeti şüpheli ve değişik bir takım ilmi esaslara bağlanan emel ve gayeler, tam manasıyla hakiki bir ideal meydana getirir mi, getiremez mi? Ve ahlaki kıymeti olmayan böyle idealler, fertlere derin, samimi, ciddi ve hakiki iman ve kanaatler mi, yoksa sapkınlık ve felaket sebebi olacak bencil bir oportunizm mi verir? İzaha lüzum görmüyoruz. Çünkü mensup olduğu memleketin emel ve gayesinden başka emel ve gayeler beslemek hakkını hiç kimseye tanıyamayız. Gayelerin içinde en hakiki olanı İslam dini üzerine kurulmuş ve Müslüman milletler tarafından benimsenmiş olan yüce gayedir. Burada olanca dikkat ve alakamızla yalnız ondan bahsedeceğiz. Zira bizi kurtaracak tek şey odur. Müslüman milletleri, saadetlerini yalnız dinlerinden bekleyecek derecede şeriatlerine bağlayan zihniyet, ekseriye sanıldığı gibi ne bir taasubun eseri, ne de bir fikri sapkınlıktır. Bu hal pek tabi olup İslam karakterinin makul ve mantıklı neticesidir. Gerçekten de İslam dini kendine mahsus inanç ve ahlak sistemi, siyasi ve içtimai esasları ile en doğru, en geniş ve en şumullu manasıyla bir şeriatı insaniye, bir insanlık yoludur. İnsanların cemiyetçi temayüllerini ve ilerleme arzularını tatmin ederek, vicdan çerçevesi içinde mesut olmaları için her ne lazımsa, hepsini ihtiva eden en mükemmel dindir. Bu, feyiz ve kurtuluş dini, ahlakın inancından, içtimai nizamını ahlakından, siyasetini ise içtimai nizamından alır. O, öyle doğru, öyle hikmetli ve adaletli ve bu özelliklerinden dolayı da parçalanması imkansız öyle bir bütündür ki, insan, saadetini temin edebilmek için o bütünün tamamına uymak mecburiyetindedir. Bir Müslümanın dinine sımsıkı bağlı bulunması, yerine getirilmesi gereken vicdani bir vazife olduğu gibi, aynı zamanda da o derece kuvvet ve ehemmiyette, içtimai ve siyasi bir vazifesidir. Bir Müslüman ahlaki, içtimai ve siyasi düsturları ile İslam ananelerine, manevi varlığını yapan ve içtimai teşkilatını düzenleyen hayat verici esaslar olarak bakar, hürmet ve bağlılık gösterir. Bunu yapmakla, ihmal edilmesi hal ve istikbalini mahvedecek olan yüce bir vazifeye devamla birlikte, önemi tarihle sabit olan bir zaman düsturuna da itaat göstermiş olur. Kendisini garplılaştırmaya çalışan mütefekkirlerinin fikir ve nazariyelerine karşı beslediği nefret duygusu pek tabidir. Çünkü o fikir ve nazariyeleri kabul ve kendisininkileri feda ettiği takdirde hem manevi hayatına, hem de milli ve içtimai varlığına kast eylemiş olur. İslam ahlakının ayırıcı özellikleri hürriyet, eşitlik ve dayanışma fikirleridir. İslam ahlakı bilhassa beşeriyete telkin ettiği dayanışma ile, hayra, şerre ve insanlık hasletlerine dair telakki tarzındaki açıklık ve olgunluk ile kendini gösterir. Son derece adalet perver olan tarafsız samimiyeti ile sahip bulunduğu müspet ve doğruya sevk edici hakikatler kendisine cihangirane bir liyakat bahşeyelemektedir. İslam'ın ictimai düsturlarına gelince ahlakından çıktığı için o da tam bir bütünlüğe sahiptir. İnsanları aristokrasi ve demokrasi, diğer bir ifade ile biri bir takım özel haklara sahip seçkin bir sınıf Diğeri en tabii haklarından bile mahrum hakir ve talihsiz bir sınıf olarak ayırmaz. İslam cemiyeti, kendisini teşkil eden fertlerin eşit kabiliyetlere sahip olmayışları sebebiyle teşkil ettikleri yüksek, orta ve alt tabakalara tabi olarak ayrılır. Fertler kendi akıl, gayret ve çalışmaları sayesinde yükselebilirler. Fikrimizi Garp tabirleri ile söylersek, diyebiliriz ki, İslam cemiyeti aynı zamanda hem demokratik, hem de aristokratiktir. Taşıdığı dayanışma, adalet ve insanseverlik fikir ve hislerinden dolayı demokratik, kanuna, ananeye ve baştakilere itaat, şahsi üstünlüklere, fazilete ve ilme gösterdiği hürmet ile de aristokratiktir. İslam'ın siyaset kaideleri de içtimai prensiplerinin mahsulüdür. Cemiyet hayatında olduğu gibi siyasette de çeşitli parti ve sınıfların arasında rekabet ve muhalefetlere izin vermez. İdare eden ile edilenler arasındaki münasebetleri tayin edip sınırlandırır. Bu suretle siyasi dengenin meydana gelmesini temin eder. İnsanları belirli bir hükümet şekline mecbur etmez. Karşılıklı hak ve vazifelere riayet ve hürmet edilmek şartı ile ihtiyaçlarına göre bir hükümet kurmakta hür ve serbest bırakır. İslam'ın gerçekleştirmek istediği gayenin ehemmiyeti ve özellikleri yukarıda geçen bahislerle belirmiş olmalıdır. Mütfekkirlerimizin de İslam'ın bünyesindeki bu birliğe hürmetle bakarak ellerinden geldiği kadar onu sağlamlaştırmaya çalışmayı vazife edinmeleri lazım gelirdi. Şu hale göre hepimizin bütün gayretlerimizi İslam cemiyetinde görülen aristokratik ve demokratik karakterleri geliştirmeye ve yükseltmeye sarf etmemiz milli esaslarımızı da idare eden ile edilenler arasındaki hak ve vazifelerin daha iyi idrak edilip tatbik olunmasını temin edecek şekilde tadil ve ıslaha çalışmamız gerekirdi. İslam aleminde vuku bulacak dinsizliğin Hristiyan cemiyetlerindeki dinsizlikten kat kat farklı bir ehemmiyet taşıması da bu sebeplere bağlıdır. İslam toplumunda dinsizlik, kurulmuş ve yürürlükte bulunan cemiyet kanunları ile ahlak düsturlarının ret ve inkarı demektir. Bu ferdin ahlaken düşmesi, cemiyetin ise dağılıp çökmesi neticesini verir. Yani topluma ve ahlaka karşı bir davranıştır. Dolayısıyla dinsizlik Müslümanlara ve İslam toplumuna isabet edebilecek felaketlerin en tehlikelisidir. Tarih ile sabittir ki en ileri milletler istek ve düşünceleri liderleri tarafından en güzel anlaşılan ve yerine getirilen milletlerdir. Milletler, liderlerinin keyif ve heveslerine hizmet ve itaat etmeye razı oldukları takdirde geriletici bir çıkmaza düşerler veya bulundukları gerilikten yakalarını kurtaramazlar. Çünkü keyif ve heveslerine terk olunan baştakiler, tereddiye uğrar, sonunda müstebit, kararsız, zalim ve cahil olup giderler. Buna göre mütefekkir sınıfımız da ancak mensup oldukları İslam cemiyetlerinin milli gayelerine hizmet ettikleri takdirde vazifelerini güzelce yerine getirmiş olacaklardır. Ancak o zaman, Müslüman milletleri ilim ve aydınlıktan mahrum bırakan, kendilerinin ise onları aydınlatmaya yetersiz kalmalarına sebep olan bu ilim perişanlık sona erecek ve aydın tabaka cemiyette oluşunun gerçek sebebini o zaman hakkıyla idrak edecektir. Aydın tabaka bu gerçeklere göz yummakta şimdiye kadar çok ileri gitmiştir. Öyle ki, İslam alemini, kendi hayallerinden doğan her türlü garip ve aşırı tasavvurların denenmesine ama de, pek eksik ve dağınık olan bilgilerinin tatminine hizmet edecek her çeşit ziyankarlığa açık sonsuz bir tecrübe sahası addetmişlerdi. Şüphe yok ki batılı milletler, Aristokrasilerinin kaynağı olan derebeyliğin geçmişteki teşkilat ve hatıraları ile bugünkü demokrasi ve eşitlik fikirleri arasında bir geçiş devresinde bulunmaktadırlar. Bu milletler, içtimaî teşkilatlarını bu şekilde devamlı olarak tadil ve tebdil ede ede, zannımızca İslamiyet'in yukarıda izah eylediğimiz sosyal gayesine erişmek yolundadırlar. Batılı milletlerin bugünkü siyasi teşkilatları, İçtimai değişmeler karşısında alınmış iyi kötü bir takım günlük tedbirlerden ibarettir. Makul ve tarafsız bir idare temin ve tesis etmekten çok, bu değişmeleri kolaylaştırmaya hizmet etmektedir. Dolayısıyla garbın ictimai ve siyasi teşkilatlarının mükemmel olduğuna inanmak ve batılı milletlerin ilerilik ve refahlarını onlardan bilerek taklide koyulmak, hata ve gaflet içinde saadet aramaktan başka bir şey değildir. Zira Garplılar bile, eserlerinde böyle bir mükemmellik bulmuyor ve onları durmadan tadil ve ıslaha gayret sarf ediyorlar. garb taklide yeltenen mücedditlerimizin takip ettikleri usul, Batı medeniyetinin neticelerini, sebepleri zannetmekten doğan pek basit bir mantık hatasına dayanıyor. Bütün bu sathi ve faydasız kanaatlerden çıkan ve aynı derecede yanlış olmakla beraber mütefekkirlerimizin arasında pek fazla yayılmış olan başka bir fikir de, yenilik ve ilerleme yolunda bulunan bir milletin muhakkak surette demokratlaşması lazım geldiği fikridir. İslam cemiyeti demokratik ve aristokratik ihtiyaçlarını aynı derecede karşılar. İslam cemiyetinin siyasi ve içtimai teşkilatı, dengede bulunan bu iki amilden herhangi birisinin uğraması uğramasıyla bozulur. Bu cemiyet, temel esaslarını teşkil eden dayanışma, eşitlik ve adalet hisleri sarsılacak olursa, demokratik özelliklerini kaybeder. Yine kanuna, baştakilere, ananelere karşı olan hürmet gevşer, manevi ve fikri faziletler takdir görmez, ilim ve kabiliyet üstünlükleri itibardan düşerse, bu sefer de aristokratik özelliklerinden mahrum kalmış olur. Bazen hem demokratik hem de aristokratik özelliklerini kaybetmesi de muhtemeldir ki, bu takdirde cemiyet tam bir düşkünlük halinde demektir. Bundan dolayıdır ki, bir inkılapçının vazifesi halin icabına göre, mensup olduğu cemiyetin bazen demokratik ve bazen aristokratik özelliklerini, bazen de her ikisini birden takviye ve geliştirmeye çalışmaktır. Fakat bir İslam cemiyetinin demokratlaşması da batılı milletlerde olduğu şekilde cereyan etmez. İslam cemiyeti, aristokrasiye hücum ve seçkin sınıf ile mücadele ederek demokratlaşmaz. Bu mücadeleye lüzum yoktur. Zira aynı haklara sahip olan halkın üst tabakadan isteyeceği hiçbir şey yoktur. İslam cemiyetinin demokratlaşması, üst tabakada zaten mevcut olan halkçı fikir, his ve geleneklerin gelişmesi ile kabil olur. Aristokratlaşması ise zayıf olan fertlerin haklarını çiğnemekle değil, halk tabakasında zaten mevcut olan üst tabakaya saygı ve erişme duygusu ve ananesinin beslenmesi suretiyle mümkün olabilir. Bu hale göre İslam cemiyetindeki demokratik hasretleri üst tabaka, aristokratik hasretleri ise halk tabakası yaşatıp sağlamlaştırıyor demektir. Halbuki garp cemiyetlerindeki durum bunun aksidir. Onlarda çeşitli toplum sınıflarını birbirinden ayıran şeyler, hukuk eşitsizliği, menfaat çatışmaları, sınıf ve parti gelenekleri gibi hususlardır. Hayat tarzı ve münasebetleri de kanun zoru ile tayin ve tesis etmiş olduğundan, gayri memnun bir sınıf tarafından her gün ihlal edilir. Bu cemiyetlerde aristokrasi seçkin bir sınıf, demokrasi ise imtiyazlardan mahrum olan unsurlar teşkil ve temsil ederler. İslam toplumlarındaki çeşitli sınıflar ise ancak ahlak ve fikir seviyelerindeki farklarla birbirlerinden ayrılırlar. Fakat eşitlik, adalet ve dayanışma fikirleri bu sınıfların arasındaki münasebetleri tespit ve tanzim ederek İslam kardeşliğini kurar ve onları birbirine yaklaştırır. Batılı toplumlar rahat ve selametlerini kanunlarda aradıkları halde, İslam cemaatleri onu, inanç ve hislerinde, ahlaki ve fikri terbiyelerinde bulurlar. Bundan dolayı, bütün insan topluluklarında mutlaka görülen rekabet ve muhalefetler, İslam cemiyetinde özel bir durum kazanırlar. Her yerde farklı sınıflar arasında hüküm süren rekabetler, İslam cemiyetinde sınıflar arasında değil, aksine her sınıfın kendi içinde cereyan eder. Yüksek tabakalar demokrasiye, halk tabakaları ise aristokrasiye yaklaşmak için birbiriyle rekabet ederler. Siyasette de GARP ile İslam'ın telakki tarzları arasında aynı derecede fark vardır. Garb'ın siyasi teşkilatı bir takım ictimai mücadelelerden doğmuş ve bunların neticesinde kurulmuş olduğundan aynı mücadelelerin çıkmasına ve devamına müsaittir. Tabiatı icabı tarafgir ve insafsız bir mahiyete sahiptir. Bu teşkilatlarda adalet ve başkalarını düşünme fikirleri zaruret sebebiyle ihmal edilmiş olduğundan ahlaki ve idari kıymetleri şüphelidir. Sosyal rekabetlerin bulunmadığı İslam cemiyetinin kurduğu siyasi teşkilat ise tabi olarak siyasi rekabetlerden azadedir. Mensuplarının zihniyeti ile mütenasip olarak tarafsızlık, insaf ve adalet hislerinin zuhuruna ve tecellisine açıktır. Bundan dolayıdır ki, İslam milletleri gelişme devreleri boyunca hiçbir zaman garpta daima rastladığımız gibi içtimai veya siyasi ihtilaller çıkarmaya lüzum ve ihtiyaç hissetmemişlerdir. Yukarıda anlatılanlardan, İslam milletlerini bugünkü halinden kurtarmak emeli ile yola çıkanların, bu milletleri İslamiyet'ten ayırmak ve garplaştırmak istemekle ne büyük bir gaflete düştükleri anlaşılmış olmalıdır. Ne garip bir zihniyettir ki, Garbın o daima değişen teşkilatlarını mükemmel buldukları halde, İslam teşkilatlarında görülen nisbi sebat ve devamlılığı üstünlüğünün bir delili saymaktan çekiniyorlar. Bu hali İslam müesseselerinin gelişme kabiliyetinden mahrum oluşuna veriyor, pek aşağı gördükleri siyasi ve içtimai teşkilatlarımıza, 20. asır insanlarının çeşitli ve değişik ihtiyaçlarını temine kadir olmayan ve 13 asır evvelki esaslara dayalı bir takım köhne ve faydasız kuruluşlar diye bakıyorlar. Halbuki bu esasların cihan dolusu hürmetlere layık olduğu, beşeriyete hediye ettiği feyizli ve parlak bir medeniyetle ve tarihçe sabit olmuştur. Beşer fikrinin bugüne kadar onlardan daha doğru hiçbir şey bulamadığı da ortadadır. Böyleyken o garip zihniyetin sahipleri bu sağlam esasları noksan ve illetli olmakla itham ediyor, taraftarlarını ise din taasubuna tutulmuş bir takım terakki düşmanları gibi görüyorlar. Son derecede gayri tabi olan bu kanaat, insanların zamanla değişen ihtiyaçlarına tabi olarak kendilerinin de daima değiştiğini, İnsanlarla ilgili her şeyinde onlarla birlikte değişmesi lazım geleceğini iddia eden ve böylece hüküm süren pek saçma bir inançtan doğmaktadır. Böyle bir düşünce zamanımızda halin ve hadiselerin pek yanlış şekilde muhakeme edilmesinden doğmaktadır. İhtiyaçlarının daima değişmesine rağmen insan tabiatı değişmez, her zaman aynıdır. Bugüne kadar halk arasında benciller, kıskançlar, alçakgönüllü Faziletli ve insaniyet perver kimseler görüldüğü gibi bundan sonra da aynı şekilde insanların akıllısı, akılsızı, kuvvetlisi, zayıfı, iyisi, fenası bulunacaktır. Vaktin geçmesi ile değişikliğe uğrayan ihtiyaçlar ve beşeriyetin üstün ve noksan taraflarının tezahür şeklidir. Bu etken altında insanda değişecek olan şey cimrilik veya cömertliğinin, hıyanet veya iyiliğinin sadece tatbik şeklidir. İnsanlığın fazilet ve kötülük telakkileri daima değişen bir hal gösterir. Bunun böyle olması da zamanla gelişen ve genişleyen bilgi ve zekalarının, durum ve varlıkları hakkındaki telakki ve muhakeme şekillerini değiştirmiş olmasıdır. Fakat ruh hallerimizin değişmesi karakterimizdeki iyilik veya kötülükleri ortadan kaldıramaz. Kötülükler ve iyilikler birbirleriyle kayımdırlar. Bundan dolayıdır ki, insanın bütün düşüncesi, kötülüklerden gelecek zararları mümkün mertebe azaltmak ve beşeri meziyetlerden en fazla şekilde istifade etmek meselesi üzerinde toplanır. İnsanın gerek tabiatı, gerekse fazilet ve kötülükleri değişmediğinden, insanlara bir hareket tarzı tayin edip, Birbirleri ile olan münasebetlerini düzene koyacak olan esaslarında onların tabiatlerinden çıkarılmış olması gerekli olduğundan zaruri olarak değişmez bir şekilde olacağı apaçıktır. Zamanın bu esaslar üzerinde yapabileceği tesir ve değişiklik sadece tefsir ve tatbik şekilleri bakımından olabilir. Bu esasların, zamanın ihtiyaçlarına uymadığı zannına düşenler hata ediyorlar. Böyle bir zan, bugünkü Müslümanların o esasları zamanın iyilik ve kötülük anlayışında meydana gelen değişikliklere göre tefsir ve tatbik etmeyi başaramamış olmalarından doğuyor. Biz o fikirdeyiz ki, İslam şeriatının ihtiva ettiği ahlaki, ictimai ve siyasi düsturlar insan tabiatına tamamen uygundur ve Adem oğullarının kıyamete kadarki hayat ve kaderlerini düzenlemeye layıktır. Hatta öyle zannediyoruz ki Batılı milletlerin sayısız güçlüklerle geçirdiği ve geçirmekte olduğu çeşitli gelişme safhaları, dinimizin ahlaki, içtimai ve siyasi esaslarını kabul etmekte sona erecek bir akışın geçici sapmalarından başka bir şey değildir. Bu imanımızdan dolayı, Müslümanların tekamülünün, İslam düstur ve esasları dışında mümkün olabileceğini kabul edemeyiz. Bu inancımız, çekim ve düşme kanunları dışında bir fizik olayının düşünülememesi kadar sağlamdır. Bazı iddialı ülkeler belki bu hususta bizi fikre baskı veya aşırı taasup gibi bir takım akli dalaletlerle itham edebilirler. Biz, onların İslam dini aleyhinde göstermekte oldukları taasubu kabul etmiyoruz. En geniş hürriyetlerin bile, aşırı ve müstebit bir anarşiye dönmemek için bir takım yasaklara malik olduklarını da biliyoruz. Bundan dolayı bize itiraz ederlerse, aksine kendileri pek aşırı bir taasup göstermiş olurlar. Çünkü her ne şekilde olursa olsun, hakikatlere saygı en büyük bir vazifedir. İnsanlar ancak bunu kabullenmeleri halinde terakki edebileceklerdir. Bu vicdani mecburiyet, hürriyetlerine noksanlık getirmez. Dolayısıyla çekim veya düşme kanunlarına inanıp saygı gösterdiğimiz gibi İslam esaslarının gerçek ve yüce oluşlarına da iman edip saygı göstermekle, taraf tutucu ve inhisarcı bir yol takip ettiğimizi zannetmiyoruz. Yegane selametimizin İslamiyet'te bulunduğundan asla şüphe edilemez. Müslüman milletler ahlak, cemiyet ve siyaset bakımlarından gittikçe daha çok Müslümanlaşmaya istek göstermelidirler. Bütün emel ve çalışmalarımız sadece bu gayeye hizmet etmelidir. Çünkü bu gaye, ebedi bir olgunluğa sahip olan İslam esaslarının hakikat ve yüceliği ile, fikri ve içtimai teşkilatımızdan ve müşterek inançlarımızdan hasıl olmuştur. Bu seçkin ve yüce gaye, İslam cemiyetlerinin ahlaki ve fikri en son gelişmesini sağlayacak, fikirleri komünizm, nihilizm, anarşizm gibi birçok zihni geriliklere düşmekten alıkoyacak, Milletlerimizin devamlı olarak ilerleme ve yükselmesini temin ederek geriliklerden koruyacaktır. İslam toplumunu teşkil eden fertlerin her biri iyi bir Müslüman, hatta kabilse Müslümanların en iyisi olmaktan başka hiçbir şeyi ülkü edinmemelidir. Çünkü Müslümanların en iyisi, insanların en iyisi demek olduğundan, gayemiz insanların besleyebileceği gayelerin en yücesidir. Bu gayenin en kuvvetli iman ve kanaatlere, en kırılmaz, en faydalı ve feyizli gayretlere kaynak olacağı tabidir. Bu gaye, kendisinin tek menşeği olan hakikat kadar hatsiz ve tükenmez, en doğru, en mükemmel bir saadetle insanlığı mutlu kılacak eşsiz bir idealdir. Türk veya Arap olsun, İranlı veya Hintli olsun, zayıf veya kuvvetli, cahil veya alim olsun her Müslüman, Sadece bu hedefe bağlı ve ona doğru yürüyor olmalıdır. Ancak bu sayede Müslümanlar ahlaki, içtimai ve siyasi vazifelerini tam olarak yerine getirebilirler. Emniyetli ve hızlı adımlarla, kurtuluş ve yükseliş sahasında ilerleyebilirler. İslam alemi büyük bir ailedir. Onu meydana getiren milletler bu soylu ailenin çeşitli şubelerini teşkil ederler. Bu şubelerin iki türlü vazifesi vardır. Biri, her şubenin kendine karşı olan özel vazifeleri, diğeri de başka şubelere karşı olan vazifeleridir. Bunlardan ikinciyi teşkil eden vazifelerin yerine getirilmesi birincinin yapılmasına bağlı olduğundan özel vazifeler genel vazifelerden önce gelir. Bu vazifelerin neler olduğuna gelince, Özel vazifeler, ferdin ahlak ve fikir seviyesini yükseltmek, İslam'ın ahlaki, içtimaî ve siyasi esaslarını daha tam, daha mükemmel bir şekilde tatbiyik çalışmaktır. Genel vazifeler ise, öteki Müslüman milletlerle tam bir dayanışma içinde yaşayarak, onların hürriyet ve geleneklerine saygı gösterip, gelişip yükselmelerine yardımda bulunmaktan ibarettir. Müslüman milletler arasında yabancıların hükmü altına girmiş veya böyle bir tehlike içinde bulunanları kurtarmak da buna dahildir. Çünkü bir millet hürriyet ve istiklalini kaybetmekle tekamül yolunu şaşırmış, varlığını tehlikeye koymuş olur ki, İslam dayanışması böyle bir hale müsaade edemez. İslam birliği, sayısız kuvvetlerin, unsurların ve amillerin tam bir bütün ve ahenk içinde bulunduğu kaynattaki birliğin bir benzeridir. Bütün azamet ve hakikati bu halinden ileri gelir. Son söz olarak şunu deriz ki, Müslüman milletler, İslam dinini kabul etmekle çok büyük ve parlak bir medeniyet kurmaya muvaffak olmuşlardı. Bugün de İslam esaslarını daha güzel anlayıp, daha derin bir bilgi ve faziletle tatbik ve icra eder, onlara daha ciddi ve daha samimi bir bağ ile bağlanırlarsa bugünkü gerilik çukurundan yükselerek, Şimdiki medeniyetin üstünde yeni bir medeniyet kuracaklardır. İnsanlar arasında yayılacak olan müsamaha, adalet ve eşitlik fikirleri, bunlardan doğacak dayanışma ahengi, fertlere bahşedeceği sayısız nimetler ve manevi hazlar, bu yeni medeniyetin üstünlük sebebini teşkil edeceklerdir. Yedinci kitap, İslamlaşmak. Müslüman milletlerin kurtuluşu ve saadeti onların tam olarak İslamlaşmalarındadır. Biz bunu eskiden beri iddia ede gelmiştik. Ancak İslamlaşmak tabiri çeşitli şekillerde açıklanmaya müsaittir. Bu yüzden, tabirden ne anladığımızı, mümkün olduğu kadar açık bir şekilde ortaya koymayı faydalı bulduk. İslamiyetin kendine has bir inancı, bu inanç üzerine kurulmuş ahlakı, ahlakından doğan içtimai hayatı ve netice olarak bu hayatın gerekli kıldığı siyaset kaideleri vardır. İslamiyet kusursuz bir bütün teşkil eden bu esasları bakımından en mükemmel ve en son olgunluğa sahip bir insanlık dinidir. Bu özelliği sebebiyle İslamiyet, beşer hayatını sevk ve idare eden amillerin bir toplamı olmuştur. Bu amiller, her biri diğerlerinden türemiş olduktan başka, uygunluk içinde, mükemmel, ayrılması imkansız bir bütün meydana getirirler. Öyle ki, dini bulunduğu şahsı manevit olduğu gibi idealizm ve pozitivizm görüşleri o bütünün içinde bağdaşmış olarak bir arada bulunurlar. O bir beşeriyet dinidir. İnsan vicdanının en tabii dayanağı, rehberi ve mahiyetinin açıklayıcısıdır. Ve vicdan gibi de, tecrübeye dayanan maddi ilimleri, metafizik inançları ve nazariyeleri, yani insan idrakine sığan ve sığmayan bütün hakikatleri de hep birden kendinde toplamıştır tam olarak ne idealist ne de pozitivisttir. Her ikisini de ihtiva eder. Sadece bir tanesinin özelliklerini taşıdığını söylemek onun varlığını inkar etmek demektir. Çünkü idealist görüş tek başına hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, mevcut da olamaz. İdealizmden tamamen ayrı olarak düşünülen pozitivizmde böyledir. Çünkü bunların biri ötekinin neticesidir. Bizim için İslamlaşmak demek, İslamiyetin inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak tatbik edilmesi demektir. Bu tatbihin ise o esasların, zaman ve muhitin ihtiyaçlarına en uygun bir şekilde tefsir edilmesinden sonra yapılması gerekir. Kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen bir adamın, kabul etmiş bulunduğu dinin esaslarına göre hissedip, düşünüp, hareket etmesi gerekir. Bunu yapmadıkça, yani İslamiyet'in ahlak, hayat ve siyasetine kendini tamamıyla uydurmadıkça, yalnız Müslümanlığını itiraf etmek ona bir şey kazandırmaz. Hiçbir saadet de elde edemez. Bir Kant'ın yahut bir Spencer'in ahlak görüşüne inanan, ayrıca içtimai hayatta Fransız, siyasette İngiliz usulünü kabul eden bir Müslüman, ne kadar bilgili olursa olsun, ne yaptığını bilmeyen bir kimseden başka bir şey değildir. Bir adamın zihninde uyuşmaları imkansız bunca zıt fikirler birbirini yalanlar ve çatışıp dururlarken yan yana yaşamaya da devam ederlerse artık o adamın kafası ve vicdanı nasıl bir şey olur tasavvur edilsin. Çinlilerin ahlak, Hintlilerin hayat ve Meksikalıların siyaset görüşlerini benimseyen bir Fransız veya bir Alman acaba nedir? Madem ki bir Fransız yahut bir Alman gibi hissetmiyor, düşünmüyor, hareket etmiyor Kullandığı lisan Alman yahut Fransız lisanı olsa da, o ne Alman, ne de Fransızdır. Buraya kadar İslamlaşmaktan ne anladığımızı izah ettik. Şimdi de İslamiyet'in inanç, ahlak ve siyaset görüşleri neden ibarettir, açıklamaya çalışalım. İslam'da inanç, Müslüman'ın iman ettiği Allah tek olan Tanrı'dır. Zaman ve mekanın sonsuzluğu içinde hiç ara vermeden gelişip duran maddenin ve kuvvetlerin kusursuz ahengi hakkındaki bilgimiz arttıkça, onun birliğinin katiyeti de kesinleşerek daha açık bir şekilde meydana çıkmaktadır. Mukaddes Allah sözünün manası, hikmet ve tam adalet mefhumlarını ifade eden hakın aynıdır. Kainatın, hiçbir kuvvetle kesilmesi mümkün olmayan, umumi aheng ve nizamına sebep bildiğimiz bu uluhiyet mefhumunu biz, 99 isim ile elimizden geldiği kadar ifade ve tavsife çalışmaktayız. Bunlar bir takım enfüsi mefhumlardır. Fakat, tecrübe ve fen dayanan bilgimiz artıp ilerledikçe bu mefhumlar gitgide belirmektedir. Bilgimiz, alemde mevcut sonsuz varlıkları, her an meydana gelen olayları, Sayısız kaynatları idare eden kanunları, daha iyi tetkik edebilecek hale girdikçe o isimlerin anlattığı manalarda daha çok anlaşılıp kabileşmektedir. Biz Müslümanlar, Allah'ın gönderdiği peygambere de inanırız. Tek olan Allah, İslam'ın adalet ve yardımlaşma düsturlarını bize onun vasıtası ile bildirmiştir. Bu düsturlar beşeriyetin saadeti için değişmez esaslardır. Beşeriyete en doğru insanlık dinini tebliğ ederek onu hakiki bir din anlayışına sahip kılan o peygamberdir. Biz ona inanıyoruz, zira onun getirdiği emirlerin ve bize öğrettiklerinin tam bir gerçek olduğu, takdirlerimizin üstünde bir kıymet taşıdığı, akıl, bilgi ve tecrübemiz arttıkça daha da meydana çıkmaktadır. İslam'ın inancı açık ve gizli olan yüce hakikate imandır ve dini bir başkasının baskısı altında değildir. Ne ruhani bir sınıfı ne de ruhbanları vardır. Ötekilere rehber olma hakkını, sadece insanların en faziletlilerine, en akıllılarına ve en alimlerine bırakır. Bir Müslüman her şeyden önce katıksız bir iman sahibi, gerçek bir mümindir. Çünkü bir olan hakiki mabudu yüceltmek için ona inanmak lazımdır. Müslümanların en iyisi, en kuvvetli bir kanaat ve en sağlam delillerle iman etmiş olandır. İnsana, bazı vazifelerle mükellef bir varlık olmak payesini veren ve onu bütün canlı yaratıklara üstün kılan değer sadece inanç kuvvetidir. Dinsizlik ise bir takım soya çekiş sebeplerinden veya kusurlu bir ahlak terbiyesinden ileri gelen fikri ve ruhi bir çöküntüdür. Bilhassa madem ki bir şeyi inkar etmek için, Diğer bir şeyin doğruluğuna inanmak lazımdır, İnsan inkar edebilmek için bile, inanabilmelidir kaidesi kabul edildikten sonra, bu hakikat büsbütün kesinlik kazanır. Kendisine kulluk edilecek hakiki mabut olan Allah'tan başka bir tanrıya inanmak ve onun Resulü Ekrem'inden başka bir peygambere uymak bizim elimizden gelmez. Bunların her ikisine, kayıtsız şartsız iman ederiz. Dolayısıyla gerek Cenabı Hakk'ın kendi yüce hakikatına dair peygamberi vasıtasıyla bize bildirdiği, gerek ilahi vahiden ilham alan o resulü güzinin ebedi saadetimiz için bizlere öğrettiği şeylerin hepsine bütün kalbimizle bütün vicdanımızla inanırız. İslam'da cemiyet ahlakı. İslam ahlakının kaynağı hak olan tek Allah'a imandır. Bu ahlak bize beşeriyetin saadetinin hakikati sevmek, aramak ve tatbik etmekte olduğunu bildirmektedir. Fakat hakikatin aranması ve tatbiki, insanın ahlaki ve akli bütün kuvvetlerinin serbestçe hareketi ve gelişmesi ile mümkün olabileceğinden bu ahlakta tam ve geniş bir şahsi hürriyet esasına dayanır. Bu hürriyeti de insanlara, Allah'a imanın bir neticesi olarak kabul ettirir. O halde İslam ahlakı, sahip olduğu tekâmül kabiliyetini gücü yettiği derecede genişletmesi için insana, hür olmak vazifesini yükler. Yani İslamiyet'e göre hürriyet, öyle insanın kullanıp kullanmamakta serbest olduğu veya kanun koyucunun istediği zaman verip, istediği zaman kısabileceği siyasi bir hak değildir. Hürriyet Müslüman'a kabul ettiği din ve rehber tanıdığı ahlak tarafından verilmiş bir vazifedir. Çünkü bütün Müslümanlar doğruyu bilmeye ve tatbik etmeye mecburdurlar. Ayrıca, herkesin hür olması demek, herkesin eşit olması demektir. Hürriyet ve eşitlik ise birbirimize sevgiyi ve yardımlaşmayı doğurur. Bu suretle İslam ahlakı hürriyet, eşitlik ve yardımlaşma gibi esas düsturları ortaya koymuş ve bu düsturları insanlık saadetinin temel şartları olarak ilan etmiştir. İslam ahlakı, gerçeğe varma ve onu tatbik etme yolunda insanlara tam bir hürriyet verir ve aralarında eşitlik tesis ederken, aynı hürriyet sebebiyle ve kabiliyetlerin farklılığı yüzünden meydana çıkacak olan eşitsizliği de pek tabii kabul eder. Çünkü doğru ve akli manasında olarak eşitsizlik de hürriyet ve eşitliğin bir neticesidir. Çünkü hakiki eşitlik, her ferdin kendi arzu ve istidadına göre çalışmakta serbest kalması demektir. Hürriyet ise herkesin, elinin emeğinden serbestçe faydalanmasını, çalışkanlığının mükafatını alarak gayretinin teşvik görmesini ister. Bu sebeplerle İslam ahlakı, fertler arasında eşitliği istediği gibi, bir kısmının diğerlerini geride bırakıp yükselmesini de tabii bulur. Bu hal ise İslam ahlakının bir başka esası olan yardımlaşmayı teşvik eder. Neticede zayıf ve geride kalan yardım gördüğü gibi, kısıtlanmayan hürriyeti içinde yükselmeye de teşvik edilir. Netice olarak, İslam ahlakı, insanlar arasında, hak, hikmet ve adalet adına, hürriyet, eşitlik ve yardımlaşma düsturlarını koymuştur. Bunun diğer bir manası da, bu ilahi nizama uyanlar mükafat, karşı gelenler ceza görecekler demek olur. İşte İslam'ın inancından doğan cemiyet ahlakı budur. İslam'da cemiyet hayatı, İslam ahlakından çıkan cemiyet kaideleri de hem insanlar arasındaki hürriyet, eşitlik ve yardımlaşma esaslarına, hem de şahsi üstünlüğe hürmet esasına dayanmak mecburiyetindedir. Bütün cemiyetler gibi, İslam cemiyeti de yüksek, orta ve avam tabakaları olmak üzere üç kısım halktan meydana gelmiştir. Her üç tabakanın da ahlaki vazifesi, mümkün olduğu kadar fazla hürriyete layık olmak ve ondan istifade edebilmektir. İnsan kendi hürriyetini başkalarının hürriyetine hürmet ederek koruyabilir. Karşılıklı hürmet ise, fertler arasındaki eşitliği kurar ve devam ettirir. Bu yüzden İslam cemiyeti de fertlerin hürriyet ve eşitliklerini koruyup genişletmek mecburiyetindedir. Böylece inancın doğurduğu yardımlaşma bir takım safhalardan geçerek sosyal dayanışma halini alır. Bir Müslümanın hürriyet ve eşitliği, yüklenmiş olduğu gelişme ve ilerleme mecburiyetinin bir neticesi olur demiştik. Buna göre ferdin sahip olacağı bu hakların derecesi, İslam cemiyetini teşkil eden fertlerin varabilecekleri ruhi ve ahlaki olgunluk derecesine göre belirecektir. Şu halde, cemiyetin umumi ahlak ve ruh seviyesi ne kadar yüksek ise, hürriyet ve eşitliği de, refah ve saadeti de o nispette mükemmel olur. Aksi için de böyledir. Bir Müslümanın hürriyetini kendi kusuru, kendi liyakatsizliğinden başka hiçbir kuvvet ne daraltabilir ne de tahdit edebilir. Bu hürriyet, ferdin gelişme kabiliyeti derecesinde fakat onu asla geçmeyerek durmadan artabilir. Eğer hürriyetin derecesi, ferdin kabiliyetinden fazla olursa, şeklini değiştirmiş bir istibdat olarak, hürmete değer bir hak olmaktan çıkar. Fertlere daha fazla hürriyet ve eşitlik temin etmek maksadı ile meydana gelen siyasi ve sosyal ihtilallerin İslam cemiyetlerinde görülmemesinin sebepleri de yukarıdaki izahattan çıkarılabilir. İslam cemiyetinde şahsi üstünlük, ancak İslami esasları daha iyi anlayarak, daha güzel tatbik etmek suretiyle elde edilebilir. Bu yükseliş İslam'ın istediği şartlara uyarak elde edildiğinden, hürriyet, eşitlik ve yardımlaşmanın da gelişmesini temin eder. Aksine olduğu takdirde İslami değildir. Esasen cemiyet de, saadet ve refahını temin eden şeyin şahsi kabiliyet ve üstünlükler olduğunu bilir. Onu takdir ederek hürmet ve sevgi gösterir. İdaresini de ona teslim eder. İşte bu sebeple, İslam cemiyetinin yüksek tabakası demokrasiye, aşağıdaki tabakalar ise aristokrasiye meyilli olurlar. Yüksek tabakalar demokrattır, çünkü zayıfların hakkını koruyan ve içinde yaşadıkları maddi manevi hal ve şartları ıslah ederek ortak saadeti temin eden onlardır. Aşağıdaki tabakalar aristokrat hisler taşır, çünkü erişmeyi istedikleri, saadetlerini erişmekte gördükleri şahsi üstünlük oradadır. Onu hürmet ve takdir ile kabul ederler. İslam topluluğu içinde demokratik vasıf ve faziletlere saygı gösterenler yüksek tabakadakiler olduğu gibi, aristokratik hislere saygı gösterenler de aşağı tabakada bulunanlardır. Birinciler üstünlüğün temsilcisi, ikinciler namzettir. Bu namzetler şevkle isteklisi bulundukları yükselme gayretlerini, tam bir samimiyet ve canlılıkla besleyen, gençleştiren ve muhafaza eden kurumaz bir halk kaynağıdır. İşte İslam ahlakının meydana koyduğu cemiyet nizamı bundan ibarettir. İnsanların fert olarak ve toplu yaşayışlarında bu nizam, tam ve devamlı bir ahenk ve denge tesis etmiştir. Bu açıkça gösterir ki, onun kaynağı, bütün kainatın ahenk ve dengesini temin eden değişmez ve ezeli hakikatten başkası değildir. İslam'da siyaset İslam'ın siyaset esasları, cemiyet kaidelerinden doğduğu için kin, rekabet ve husumet gibi hislerden tertemizdir. Müslümanlıkta siyasi hakimiyet de, siyasi müesseseler de içtimai dayanışmadan çıktıkları için her ikisi de yardımlaşma örnekleridirler. Bu yüzden, İslam cemiyetinde siyasi müesseselerin kurulmasının bir tek sebebi olabilir. O da, İslami ahlakın ve cemiyet nizamının daha mükemmel şekilde tatbik olunmasını temin etmektir. Siyasi hakimiyet ise, İslami müesseselerin her an uyanık bir koruyucusu olmaktan başka bir şey değildir. Siyasi hakimiyete, yerine getirmekle vazifeli bulunduğu hizmetin gerektirdiği bütün haklar verilir. Bu hakimiyete karşı gösterilmesi zaruri olan bağlılık ve itaatin derecesi ise, onun göreceği vazifenin ehemmiyetine ve üzerine alacağı mesuliyetin büyüklüğüne göre olur. Başkanlık makamına getirilen kimse bütün hakları elinde toplar ve herkes ona tam bir itaat gösterir. Aynı zamanda, yaptığı bütün işler ve hareketler de en sıkı bir dikkatle takip ve kontrol edilir. Çünkü bütün milletin selametinden kendininki de dahil olarak mesul olan sadece odur. Bu yüksek mevki, milletin menfaatlerine en uygun şekilde idare etmek ve layık olmak şartı ile, yine millet tarafından verilir. Aksi kanaat hasıl olunca da yine millet tarafından derhal geri alınır. Dolayısıyla asıl hakimiyet yine milletin elinde demektir. Bu hakimiyeti kullanan hükümdar ise o mevkiye layık olduğu müddetçe, milletin temsilcisi olarak kalır. Hükümdarın kendisi de şeriate göre hareket etmek mecburiyetindedir. Şeriat, kainatı kucaklayan yüce hakikatin, insanlığa ait olan kısmıdır. Ebedi saadetimizi temin etmek için Cenab-ı Hak tarafından, muhterem Peygamberi vasıtasıyla bizlere bildirilmiştir. Milli hakimiyet iradesine, tezahürlerinde ilham veren, onu sevk ve idare eden bu ilahi hakikattir. Dolayısıyla İslam'ın hakimiyet mevkii her şeyden önce şeriatın sadık bir hizmetkarıdır. Bu hakimiyet şahısların hürriyetine ve eşitliğine son derece hürmet etmek mecburiyetinde olduğu gibi, bunların neticesi olan içtimai yardımlaşmayı da korumakla mükelleftir. Bu temel vazifeyi yerine getirmekte kusur eden bir hakimiyet hem üstünlüğünü hem de meşruluğunu kaybeder. Zira içtimai dayanışmayı temsil etmekten geri kalmış olur. Ayrıca bu dayanışma ve birliği dağıttığı için, kendi eliyle, Kendisine karşı bir takım rakip ve hasımlar çıkarmış olur. Bunlar ise az zaman sonra hem onu harap eder hem de milleti perişanla, buhrana sürükler. Netice olarak bu hale düşen bir idare ise İslami olmaktan çıkar. Ferdin haklarına da, hakimiyete de mutlak surette hürmet, İslam'ın cemiyet esaslarından doğan siyaset kaidesidir. İslam esaslarının Müslüman milletler tarafından tatbik şekilleri. Yukarıda İslam'ın inanç, ahlak, cemiyet ve siyaset esaslarının neler olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi de bu esasların Müslüman milletler tarafından ne şekilde anlaşıldığını ve nasıl tatbik edildiklerini görelim. Böylece İslam'ın asıl hali ile bugünkü halini karşılaştırarak hakiki değerinin ne olduğunu anlayalım. İslam'ın ortaya çıktığı sıralarda dünya umumi bir çöküntü içindeydi. Kendilerine Müslümanlık teklif edilen milletlerin Asırlardan beri varlıklarına hakim olmuş ve ruhlarında kökleşmiş bir takım yanlış telakkiler vardı. Bu insanların nazarında din, kan dökücü, intikamcı ve heveslerine tabi tanrıların hiddet ve kötülüklerinden kurtulmak için okunan basma kalıp, bir takım dualar ile yapılması adet olan bir yığın merasimden başka bir şey değildi. Ahlak telakkileri de din anlayışlarından tabi olarak çıkacak neticenin aynıydı. İslam'ı kabul eden milletlerin zihinleri bu yeni dine girdikten sonra garip bir karışıklığa düştü. Çünkü İslam'ın inanç ve görüşleri ile önceki evham ve hörafeler, İslam'ın hür düşüncesi ve müsamahakarlığı ile taban tabana zıt olan eski istibdat ve taasup bir araya gelmişti. Kafalar, İslam'ın emirleri ve öğrettikleri ile İslam'dan önce hüküm süren bir takım gelenek ve sapkınlıkların adeta bir karışımı olmuştu. Bu karışım birbirine zıt bir sürü görüş ve duygulardan meydana gelmişti. Bunların bir kısmı yeni, bir kısmı eski dinden doğmuş olup yeni dinin mahsulleri eskiden kalanlara hakim oluyor fakat onların tesiri altında kalmaktan da kurtulamıyorlardı. İşte ilk Müslüman nesillerin zihinleri bu durumdaydı. Gerçi imanlarında çok kuvvetli ve çok samimiydiler. Fakat insan bir iki gün zarfında mazisi ile olan alakasını bir daha hiç hatırlamayacak ve tesirinde kalmayacak şekilde kesemez. Bu sebeple imanları çok kuvvetli olan bu kimselerin Müslümanlıklarının cemiyetle ilgili kısımları mecburen eksik kalmıştı. Bununla beraber Müslümanlıkları, onların güzel bir İslam medeniyeti meydana getirecek derecede ilerlemelerine kafi geldi. O zamana kadar tanıdıkları hayatın çok üstünde bir hayat temin ettiler. Böylece, İslam'ın feyzi ile bu milletler arasında zamana göre çok yüksek olan bir hürriyet ve müsamahakarlık duygusu gelişti. Fakat dini öğretmek ve açıklamak ihtiyacı, çok geçmeden bir çeşit ruhanilik doğmasına sebep oldu. Fakat bu çıkışın sebebi din değil, onu tatbik edenlerin anlayışıydı. Öğretmekte olduğu dinin ruhuna aykırı olan ve bizzat muhitten doğan bu ruhanilik, ötekilere benzemiyordu. O kadar müsamaha ve hürriyet taraftarıydı ki, diğer dinlerin ruhani sınıflarının taasupları, taraf tutmaları ve inhisarcı halleriyle pek garip bir tezat teşkil ediyordu. Ancak İslam ruhunun ve hakikatlerinin gereği kadar içine giremediği ahlak veya din seselerinin hepsinde, taasup ve tahakküm fikrine az çok bir meyil bulunur. Bunun bulunmaması imkansız olduğundan, İslam'ın ruhu ve esasları ile kafi derecede beslenmemiş olan ruhanilik de bir zaman sonra bu hale geldi. Hürriyet ve müsamaha fikrini kaybetti. Diğer dinlerin ruhani sınıfları ile olan temasların kötü tesirleri ile gittikçe bozuldu ve onlara benzemeye başladı. Nihayet öteki dinlerin ruhanilerinin kendi milletlerine yaptıkları gibi, bu da Müslüman milletler üzerinde baskı kurmak, onlara hükmetmek istedi. Yani İslam vicdanını teşkil etmeyi yalnız kendisine has bir hak gibi telakki etmeye başladı. Ötekiler gibi bu da, tam bir üstünlük temin etmek ve onu sağlamlaştırmak için kendine has bir skolastik vücuda getirdi. Öteki dinler bizim dinimizden çok farklı olmasına rağmen, bu sistem birçok noktalardan onlardaki skolastiği hatırlatıyordu. Hükümet reisleri ise, dinin hizmetinde ve onun koruyucusu olduklarından, İslami bir ruhaniyet, İslami bir skolastik meydana gelmesine tesirli bir şekilde yardım ettiler. İşte bu ruhaniliğin tesiri ile, vicdanlar İslami hakikatlerden gitgide uzaklaştı. Milletler bir taraftan kendi mazilerinin diğer taraftan da öteki dinlerin sapkınlığı içine düştüler. Müslümanlar, dinin kendilerine temin eylediği feyiz ve saadetlerin büyük kısmını kaybettiler. Fert, akli ve manevi kuvvetlerini serbestçe geliştirip tatbik edemeyince hürriyetini elden kaçırdı. Gitgide cehil ve istibdat uçurumlarına yuvarlandı, alabildiğine koşmakta olan zamana yetişemedi ve asırlar geçtikçe daha da gerilerde kaldı. Müslümanlığın ruhuna taban tabana zıt olan ırki özellikler, dine kendi seciyelerinin mahalli damgasını vurarak onu yapısından çıkardılar. İslam'ın bütün milletleri kucaklayan beynel milaciliğini bozdular. İslam ahlakı, Müslüman milletlerin her birinin karakterine göre değişti durdu. Halbuki İslam ahlakının gayesi bütün bu ırki hasletleri, doğru ve faydalı olanın merkezinde birleştirmekten başka bir şey değildi. Ahlaka dayanan İslam cemiyet nizamı ve yaşayışı da onun kadar bozuldu. Müslüman milletlerin her biri eksik bir şekilde anladıkları esasları birbirine karıştırdılar. Mahalli veya milli adetlerde zaman zaman tesirlerini gösterince her millet ayrı bir hayat görüşüne sahip kesildi. Böylece Müslümanların ahlak ve cemiyet nizamları İslami olmaktan çok İranlı, Hintli veya Türkiye yahut Arap'a ait oldular. Allah'ın birliği temel inancına şirk, Allah'a ortak koşma ile az çok kirlenmiş bir damga vurulmuş oldu. İlmi yahut ahlaki herhangi bir hakikat, Millileşmek için en büyük özelliği bulunan tarafsız ve beynelmiler mahiyetini kaybetmeye mahkumdur. İslam ahlakı da bu akıbete uğradı. Müslümanlığı kabul eden milletlerin ırki ve irsi hurafeleri arasında yüce mahiyetini kaybetti gitti. Müslüman milletlerin İslami bakımdan olgunlaşmaları, İslamdan önceki mazilerinin tesiri neticesi olarak bu şekilde durakladı. Zaman geçtikçe daha mükemmel İslamlaşacaklarına aksine devamlı olarak İslam'dan uzaklaştılar. Müslümanlığın ortaya çıkışından pek az bir zaman sonra onu takip eden İslam medeniyetinin, nasıl olup da bu kadar çabuk bozulduğunu, sonunda ise, nasıl olup da bütün Müslüman milletleri sefaletin bu derecesinde bulunduran umumi bir çöküntüye dönüştüğünü anlatmak için yukarıdaki izahlar kafidir zannederim. Artık İslam milletlerinin ne şekilde Müslümanlıktan çıktıklarını, bugün içinde bulundukları geri hale kendilerini nasıl kaptırdıklarını uzun boylu anlatmaya bu eserin hacmi müsait değildir. Esasen bu vazife İslam aleminin tarihçilerine düşer. İslam milletlerinin her birinin nasıl olup da kendi eliyle kendi izmihlaline sebebiyet verdiğini etraflıca anlatmak tarihe düşen bir iştir. Bunun için, bu kitabımıza esas aldığımız ölçü dahilinde olmak üzere yalnız Türklerin Müslümanlıktan nasıl uzaklaştıklarını tetkike çalışmakla yetineceğiz. Osmanlı Türklerinin Müslümanlıktan uzaklaşmaları, Osmanlı Türkleri maddi ve manevi birçok üstünlüklere sahip bir millettir. Fakat İslam'dan önceki medeniyetleri pek az ilerlemişti. Bu sebeple İslam'ı kabul ettikten sonra, bu dinin esaslarını kolayca benimsediler ve başarı ile tatbik ettiler. İslam'dan önceki devirlerde, ilerlemiş medeniyetler kurmuş olan milletler ise, İslam'ı kabul ederken, eski medeniyetlerinin zararlı tesirleri altında kalmışlardı. Müslümanlığı kabul eden milletler arasında İslam'ın esaslarını en iyi anlayan ve en güzel şekilde tatbik eden Türkler oldu. Bu da onlara, büyük bir imparatorluk kurarak İslam'a bütün öteki milletlerden daha fazla hizmet etmek imkanı verdi. Türkler hakimiyetlerini yıkılmış olan devletlerin enkazıyla kurdular ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun hükümet merkezini kendilerine payitaht yaptılar. Fakat hüküm sürdükleri memleketler içinde azınlıktaydılar. Bu yüzden hem son derece çeşitli ırklarla dolu olan bu muhitin, hem de İran ve Arap tesirlerinin altında kaldılar. Bu tesirlerle hiç farkına varmaksızın Müslümanlıktan uzaklaşmaya başladılar. Sonunda ötekiler gibi gerilediler. Ötekilerden yalnız, istiklallerini muhafaza ederek, bu farkla ayrıldılar. Sonra Avrupa ile temaslar neticesinde düşmüş oldukları uyuşukluktan silkinip uyanmak istediler. Fakat bu noktada mazilerindeki büyüklüğü meydana getiren kuvvetin İslam olduğunu unutarak, bu kuvvetin batıdan gelebileceğini zannettiler. Selameti, daha önce buldukları tarafta, yani İslam'ın ahlak, yaşayış ve siyasetinde arayacakları yerde, batınınkilerde bulacakları fikrine düştüler. Bir taraftan Avrupa milletlerinin kuvveti ve refahı, diğer taraftan arada kurulan dostluk münasebetlerinin artması neticesinde, gerek hükümeti ve gerek umumi efkarı sevk ve idare eden aydınlar şuna inandılar ki, Bugünkü düşüşten kurtulup yükselmek ve bu suretle memleketi muhakkak olan çöküşten kurtarmak için tek çare batıyı taklit etmektir. Diğer bir söyleyişle, onların bütün esaslarını, bütün telakkilerini kabul ederek, kendimizinkileri unutmaktır. Halbuki bizim bütün müesseselerimiz, sırf İslami esaslardan ve İslami telakkilerimizden doğmuştu. Eskilerin yerine batıya göre kurulmuş müesseseler koymak için, Onların zayıf ve geri kalmış hallerinden istifade ettiler. Eski müesseselerin düzeltilmesi veya tadil edilmesine gidilmeyerek yeniden yapılması, icad edilmesi tercih edildi. Böylece şeriat kürsüleri ile medreseler bulundukları halde bırakıldılar. Halbuki bu iki kuruluş, yani adalet mahkemeleri ile ilim ve marifet müesseseleri birçok asırlar yaşamış, Osmanlı devletinin azamet ve şevketini temin etmişlerdi. Islah çareleri aranacak yerde, zavallılar acınacak bir halde terk edildiler. Fakat kendisini idare edenlerden daha akıllı ve daha kadir bilir olan halk bu müesseselere bağlı kaldı. Aydınlar da sırf bu bağlılıktan çekindikleri için onları tamamen kaldıramadılar. Fakat zayıf halleriyle ölüme terk ederek, yanı başlarında yeni tarzda mahkemeler, mektepler kurdular. Bu yeni kurulanlar ise, Fransız mahkemeleri ile Fransız mekteplerinden üstün köre alınmış olduklarından, getirildikleri muhit ile hiç ilgileri yoktu. Memleketimize Fransa'nın kendisi kadar yabancıydılar. Son asırda, bu usul ile meydana getirilmek istenen bütün yenilikleri burada saymak lüzumsuz bir külfet olur. Yalnız şu kadar söyleyelim ki, Bunların hepsi, bizim inanç ve esaslarımıza karşı asırlardır beslenen derin bir husumet hissinin bütün alametlerini taşıyorlardı. İşte teceddüt adı verilen bu yenilikler, asırlardan beri kurulup yerleşmiş olan inançları, fikirleri, telakkileri, ananeleri, hisleri ve ahlakı harap etmekten başka bir iş görmediler. Kısacası, memleketimizi, her gün çeşit çeşit meşhum neticelerini gördüğümüz tam bir manevi kargaşalık'a sürüklemekten başka şeye yaramadılar. Batı medeniyetinin tesirleri ile meydana gelen ve günümüzde Osmanlı Rönesansı eşittir Osmanlı uyanışı diye adlandırılan hareket, ikinci bir İslam'dan uzaklaşmadır. Çok garip bir ihtilal devresi yaşıyoruz. Bizzat memleket, kendini idare etmekte olanlarla mücadele ediyor. Onların aşırılıklarına, evham ve hayallere dayanan tasavvurlarına karşı devamlı harp ederek, aydınlarını itidale, hikmet ve basirete davet ediyor. Benzeri görülmemiş olan bu gayri tabii hal, ne çeşitte olursa olsun bütün ihtilallerin muhakkak uyandırdığı tepkiyi şimdiye kadar geciktirmiştir. Fakat buna daima mani olacak da değildir. Bir gün gelecek, İslam gerçekleri, Müslümanlığa karşı çıkan sapıklıkları bir kere daha yenecektir. Hükümdarı, yeryüzündeki Müslümanların halifesi bulunan bu memleket, bir kere daha İslam milletlerin başına geçerek, onları mutluluk yollarına sevk edecektir. Türklerin İslam'dan uzaklaşmalarının sebebini sadece Batı medeniyetinin manevi tesirlerinde aramayalım. Bu büyük bir hata olur. Çünkü Hristiyan hükümetlerin bize karşı besledikleri derin ve tükenmez kin de aynı derecede tesirli olmuştur. Bu yenileşmelerin başladığı devirlerde devlet adamlarımız, memlekete batı taklidi müesseseleri ve onlarla beraber Avrupalı telakki ve esasları getirirsek, Avrupa hükümetlerinin sevgilerini kazanmaya, eski düşmanlıklarını hafifletmeye ve bencilliklerini yumuşatmaya muvaffak olacağız sandılar. Bu zanla düştükten sonra da, memleketi İslam'dan uzaklaştırmak mecburiyetinde olduklarına inandılar. Yukarıda yazdıklarımızla, Türkiye'nin nasıl olup da kendisini mazisine bağlayan rabıtalardan büyük kısmını koparmış ve nasıl olup da saadetini temin edecek olan gayeden bu kadar uzaklara düşmüş olduğunu, kısaca anlatmış bulunuyoruz. Görülüyor ki, birincisinde şarklı milletlerin tesiri ile İslam'dan uzaklaşmıştık, ikincisinde ise garplı milletlerin tesiri ile uzaklaşmış olduk. Fakat bu ikincisine bir an evvel son verilmezse bizim için çok tehlikeli olacaktır. Çünkü bu seferki uzaklaşmamızda, İslami hakikatlerin yerine bazı nazariye ve faraziyeler koyuyoruz. Bunlar ise batı cemiyetlerinin gelişmelerine bağlı olarak doğan, değişen ve ölen bir takım görüşlerdir. Varlıkları ve yok olmaları anidir. Evvelden bu millet, istemeyerek, bilmeyerek İslam'dan uzaklaşıyordu. Hatta bu uzaklaşma sırasında gücü yettiği kadar, daha çok İslamlaşmaya çalıştığını zannediyordu. Bugün ise bilerek ve büyük bir istekle, her türlü vasıtaya başvurarak İslam'dan uzaklaşıyor. Bizler önceleri, milletçe geri kalmamıza sebep olarak İslamiyet'i daha çok anlayıp daha iyi tatbik edemeyişimizi gösteriyorduk. Kabahati kendimizde buluyorduk. Bugün ise geriliğimizin sebebini kusur ve ihmallerimizde değil, dinimizin bizi bağladığı esasların noksan oluşunda arıyoruz. Irkçılık meselesi. Bu söylediklerimize itiraz edenler bulunacaktır. İlkçılık nazariyelerinin fikirleri büyülediği günümüzde bu pek tabiidir. Zaten epey zamandan beri birçok Müslümanlar, İslam'ı ırkçılığın en büyük düşmanı, Irkçılığı ise insanlığın saadetine en büyük sebep kabul ederek, dinlerine hücum ediyorlar. Şüphe yok ki, bugünkü İslam aleminde mevcut olan yeni fikirlerin birçoğu gibi, ırkçılıkla ilgili olan bu kanaat da, eksik bilgi ve hatalı bir düşüncenin mahsulüdür. Bu fikirde olanlar, asrımızın en medeni milletlerinin, pek sert ve mutasip bir ırkçılık siyaseti takip ettiklerini görüyorlar. Bu görüş ise sat fikirli kimseleri şu neticeye götürüyor. Milletlerin mesut ve rahat olmaları için bencilliklerini, taasuplarını, gasp ve tahakküme olan fıtri meyillerini geliştirmek lazımdır. Fakat bunu cemiyet adına yapmalı, yoksa cemiyetin ufak bir parçası olan fert de, aksine bu hissi ezmelidir. Bu düşünceye göre, aynı ırka mensup fertler arasında vuku bulması cinayet sayılacak olan bir hareket, Ayrı ırklar arası münasebetlerde yapılırsa fazilet telakki edilecek. Böyle bir fikrin taşıdığı ahlak ve mantık, Müslümanca düşünen bir kafayı asla memnun edemez. Bugünkü medeniyetin bütün ruhunu ve iç yüzünü anlamak için, dünya harbini doğuran sebepleri hatırlamak, medeni milletlerin birbirlerini mahvetmek için kullandıkları tahrip vasıtalarını göz önüne getirmek ve gösterdikleri şimdiye kadar işitilmemiş vahşeti, şiddeti düşünmek kafidir. Dört senedir bu korkunç sahnenin içinde bulunuyoruz. Bu sahne bize, pek az bulunur bir talakatle şunları öğretiyor. Milli bencillik esasına dayanmakla iftihar eden bugünkü medeniyet, en müthiş bir vahşetin, yeni ve zararlı şeklinden başka bir şey değildir, bu medeniyet fevkalade gelişmiş bir sanatın eşsiz bir eseridir. Bu sanat insanlara, şimdiye kadar görülmemiş bir mükemmellikte olarak bütün vasıtaları hazır etmiştir. İnsanlar ise bu sayede en ilkel hislerini teskine, en zararlı temayüllerini tatmine muvaffak oluyorlar. Üstelik bu vahşi his ve temayülleri tasavvurun üstünde bir dereceye vardırıyorlar. Kendisine sahip olan milletlere bu medeniyetin temin ettiği saadet, ilim ve sanayide onlardan aşağıda bulunan milletlerin felaketleri üzerine kurulmaktadır. Şu dört cehennemi sene içinde medeni milletler arasında geçen vakalar bunu açıkça gösterdi. Öyle ise bu saadet, şeklini değiştirmiş bir felaketten başka bir şey değildir. Batı medeniyeti insanları sahte saadetlerine inandırmak için temin ettiği şeylerin hepsini, bu sefer yakıp yıkıp harap ederek, yüzündeki maskeyi kaldırdı, olduğu gibi göründü. Evvelce onları sefahat ve israfa iterek yoldan çıkarmıştı, şimdi de açlık ve sefaletle öldürüyor. Fakat, batıdan gelen ırkçılık cereyanının bizdeki taraftarları öylesine bir kısa görüşlülüğe müptela oldular ki, önlerinde bu kadar açık vakalar, bu kadar katı gerçekler varken yine aldırmıyorlar. Bu medeniyeti insanlığın en yüksek gayesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bunlar kendilerini, bu medeniyetin insanlığın bir daha göremeyeceği kadar yüksek bir ruh ve maksat sahibi olduğuna inandırmışlardır. Sanki bundan önce başka medeniyetler gelmemiş ve bundan sonra da gelmeyecek. Veya şimdiki ile öncekiler arasında bu kadar büyük farklar olduğu halde, sonradan gelecekler ile şimdiki arasında hiç fark bulunmayacak. Biz ise, onların bu kanaatlerine katılmak şöyle dursun, bu dünya harbinde, bugünkü manası ile mevcut olan milliyet cereyanının sonunu görmekteyiz. Öyle zannediyoruz ki, şimdikinden daha geniş manada gerçeklerle, daha insani bir takım hisler ortaya çıkacaktır. Bunlar, hem ırk nazariyesine ait hörafeleri, hem de milliyet bencilliğini devirerek yerlerine geçeceklerdir. Medeni milletlerin bugünkü taasupları biraz daha müsamahaya, bencillikleri biraz daha cömertliğe, karşılıklı kinleri ve rekabetleri de daha çok anlayış ve dayanışmaya dönüşerek yumuşayacaktır. Aynı şekilde, bugünkü medeniyetin sebep olduğu bu müthiş buhran sona erdiği gün, gerek fertlerin ve gerek milletlerin ruhunda ve fikrinde kökleşen yanlış telakkilerin verdikleri zarar tetkik edilecektir. Bu felaketin giderilmesi için çareler aranılacak, his ve fikirlerin daha fazla bir adalet ve fazilete doğru tekâmülü sağlanacaktır. Böylece bütün insanlığın ahlak seviyesi ile birlikte bu medeniyet de yükselecektir. İşte ancak ahlak seviyesi de fen ve sanatların seviyesini bulduğu zaman, medeniyet kemalini ve dengesini bulmuş olur. Bugün ise ahlak ötekilerden pek aşağı bir seviyede bulunmaktadır. Milliyet meselesi. Milliyet, gerek belirli bir muhitin mahsulü olmak, gerekse bir hayat gerçeği olmak bakımından ortadan kalkacak değildir. Milliyet cereyanının, gelecekte beynel-milelci cereyan içinde kaybolacağını hayal ve iddia etmek pek gülünç olur. Hiç şüphe yok ki, böyle bir cereyanın telkini ile Alman, Fransız'a benzemekten veya Fransız, İngiliz yahut İtalyan'la bir olmamaktan vazgeçecek değildir. Bizim söylediğimiz beynel-milelcilik, aynı cemiyete mensup fertler arasındaki bağları ve münasebetleri tanzim eden ahlak kaidelerinin, çeşitli milletler arasında da kurulması ile milletler arasındaki münasebetlerin yumuşamasını sağlamaktan ibarettir. Beşeriyet, milletler arası dayanışmayı geliştirmeden milli dayanışmanın mümkün olmadığını görerek, birincisini geliştirmeye çalışacaktır. Bir insan topluluğunun millet haline gelmesi, nasıl fertlerin gelişmesini kolaylaştırırsa, Beynel-Milelcilik her milletin mümkün olduğu kadar çok gelişmesine yardımcı olacaktır. İslam Beynel-Milelciliği, İslam Beynel-Milelciliği ise, zamanımızda sosyalizmin kurmak istediği Beynel-Milelciliğe benzer. Ancak onun en mükemmel ve en son şeklidir. Bütün ilmi gerçekler gibi İslami gerçeklerinde vatanı yoktur. Nasıl, bir İngiliz matematiği, bir Alman astronomisi, bir Fransız kimyası olmazsa, ayrı ayrı Türk, Arap, Acem yahut Hint Müslümanlığı da olmaz. Fakat, sadece fen ve tecrübeye dayanan gerçekler bütün insanların ortak irfanını temsil etmelerine rağmen nasıl milli bir takım kültürlerin doğmasına sebep oluyorlarsa, İslami gerçeklerde ahlak ve sosyal yapısı bakımından tamamen İslami fakat milli olan bir takım kültürlerin meydana gelmesine imkan tanırlar. Yani her ne kadar, bu hakikatlerin vatanı yok ise de, izah ve tatbik edildikleri muhite bağlıdırlar. Dünyadaki İslam topluluklarının en mükemmel teşkilatı, milletlere ayrılmış şekildir. Ayrıca İslam gerçeklerinin en parlak bir tarzda meydana çıkması ve tatbik olunmasına müsait olan şekilde budur. Millet esası üzerine kurulan bir cemiyetin ilerlemesinin ferdinkine bağlı olduğu açık bir gerçektir. İslam nizamı da evvela ferdin gelişmesine dikkat eder. Bu fert, Türk, Arap, İranlı yahut Hintli olsun, kendi milli dayanışmasına verdiği ehemmiyet kadar, İslam milletleri arasındaki dayanışmaya da önem verirse, ancak o zaman iyi bir Türk, iyi bir Arap, iyi bir İranlı veya iyi bir Yintli olacaktır. Kendisi de bilecektir ki, milli ve İslamlar arası yardımlaşmalar birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu bahse son vermek için şunu da ilave edelim, İslam, insanlar arasında mevcut olan ırk ve menşe farklarına ehemmiyet vermeyerek, insanı ırka bağlı bir unsur değil, içtimai ve siyasi bir unsur olarak ele aldığını göstermektedir. İslam'ın, ferdi içtimai ve siyasi bir unsur olarak kabul etmesi, milliyeti istediğini ve kabul ettiğini gösterir. Zira millet, birbiriyle kaynaşabilen bir takım içtimai ve siyasi unsurların birleşmesidir. Bu unsurlar uzun müddet bir arada yaşamış, aynı lisanla konuşmuş, müşterek his ve fikirlere sahip olmuş, kendilerine mahsus bir sanat ve edebiyat meydana getirmişlerdir. Kısacası millet, öteki insan topluluklarından ayrılmalarına sebep olacak ahlaki ve ruhi bir kültür meydana getirmiş fertler toplumudur. Şu halde, İslam esaslarının milliyeti inkar ettiğini veya zayıflattığını iddia etmeye imkan yoktur. İslam'ın hücum ettiği, bugünkü ırkçılığın sapıklığı, hörafeleri, taasubu ve bencilliğidir. Çünkü İslami gerçeklerin tek hedefi, insanların hakikati görmelerine mani olan evham ve zan perdelerini ebediyen yırtmaktır. İnsanlık, İslam esasları sayesinde bir gün gelecek, en doğru ve faydalı milliyetçiliğin nasıl olacağını anlayacaktır. İslamiyeti, bütünü ile milliyetçiliğe muhalif görmek çok büyük bir hatadır. Yukarıda Osmanlıların ikinci defa olarak İslam'dan uzaklaşmaları son asrın işidir derken, bu hadisenin hiç yoktan, biri ortaya çıktığını söylemek istememiştik, elbette, sadece, bu hadisenin kendini göstermesi ve daha belirli bir hale gelmesi bu devre rastlamıştır da diyebiliriz. Çünkü kanaatimize göre, millet hayatında hiçbir hadisenin hakiki oluş zamanını tam olarak tespit etme imkanı yoktur. Meydana gelen vakalar, ne kadar mühim olursa olsun, daima uzun zamanlar önce başlamış bir gelişmenin neticesidirler. Dolayısıyla bizim şimdiki İslam'dan uzaklaşmamızda uzun zaman evvel İslam'dan önceki adetlerin tesiriyle başlamış bir uzaklaşmanın tabi neticesidir. Bundan hangi neslin sorumlu tutulacağı belli değildir. Zaten biz de, ne bir şahsı ne de bir nesli itham etmek arzusunda değiliz. Bizim vazifemiz, bu hadisenin son asırdaki gelişmesini incelemektir. Önemli olan budur. Çünkü bu surette gerek şimdiki geri halimiz ve gerek onu hazırlayan ve devam ettiren hatalar hakkında açık fikirler edinebiliriz. Milletleri ikbalede, de de götüren onların devamlı olarak gelişmeleridir, bir milletin gelişmesi onun saadetini temin ettiği gibi felaketine de sebep olabilir. Milletlerimizin İslam'dan uzaklaşmasına sebep olan gelişme de kendisi için meşhum olmuştur. Bu inkar edilemez. Ayrıca edindiğimiz yeni zihniyette eskisinden pek aşağıdadır. Gerçi bu basitliğini henüz tekamül edecek vakit bulamadığına yani kafi derecede İslam'dan uzaklaşamadığına verenler vardır. Lakin yeni kabul ettiğimiz telakkiler eskisinden üstün olsaydı bu iddia müdafaa edilebilirdi ama şimdi bundan mahrumdur. Bırakmakta olduğumuz İslam ahlakı ve yaşayışı kabulüne çalıştığımız ahlak ve yaşayışa her bakımdan ve itiraz kabul etmez şekilde üstündür. Bu hususta, garplılaşma taraftarlarının iddiaları ciddiyetten uzaktır. Dolayısıyla gelecekteki saadetimiz adına, içinde bulunduğumuz hatalardan kurtulmamız, yani İslami değerlere gücümüzün yettiği kadar sarılmamız icap eder. Zira o esaslardan üstün olmak bir yana, onların yerini tutmak bile düşünülemez. Milletlerin ilerlemesinde en mühim amil fikir adamları, bilgin ve aydın tabakalar ile umumi efkârı idare edenlerdir. Toplumu hayra ve hakikate giden yolda ilerletmek bunların vazifesidir. O halde İslami değerleri gözden düşürmeye ve unutturmaya çalışacaklarına, aksine iyice öğretmeye çalışmak ilk işleri olmalıdır. Bunların en birinci vazifeleri bütün bilgi ve zekalarını, İslam'a ait inanç, Ahlak ve cemiyet nizamlarını, hakiki mahiyeti ile, delillerle ve açık olarak kurmaya hasretmektir. Bu ise, o nizamları ilme yakışır bir tarafsızlıkla, akıl ve hikmet dairesinde izah ve mukayese edip, haklarında hükümler vermekle olur. Böylece ferde İslami esaslardan doğan ahlaki, içtimai ve siyasi ne gibi vazifelerle mükellef olduğu anlatılmalıdır. Bizim siyasi ve içtimai haklarımız ve vazifelerimiz nelerden ibarettir? Bunu bilmek için, her şeyden önce şunu anlamalıyız ki, İslam cemiyeti insanlar arasındaki hürriyet, adalet ve yardımlaşma gibi temel esaslar üzerine kurulmuştur. Bu sebeple ferdin içtimai ve siyasi bütün faaliyetlerini, bu hürriyet, Adalet ve yardımlaşmadan doğan ve ahlaki, ruhi, içtimai ve siyasi bütün olgunlukları ihtiva eden bir gayeye mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışmaktır diye özetleyebiliriz. Şunu da bilmeliyiz ki fertler, kurdukları içtimai hayata göre bir siyasi idareyi kabule mecbur olurlar. İslami hak ve vazifeler halka öğretildiği zaman, herkes anlayacaktır ki, Kendisinin içtimai vazifesi, sahip olduğu kabiliyetleri tam bir hürriyet içinde geliştirip tatbik ederek, ahlak ve ruh seviyesini, beşikten mezara kadar daimi olarak yükseltip kendisini olgunlaştırmasıdır. Her fert öğrenecek ki, kendi hürriyet ve saadetinin derecesi, yine kendi ahlaki ve manevi kıymeti kadar olur. Hürriyet, gelişme ve saadet demektir. İnsan başkalarının hürriyet ve saadetine hürmet etmedikçe, hür ve mesut olamaz. O halde İslami yardımlaşma, gelişme ve saadetin mühim bir şartıdır, hem de doğrudan doğruya neticesi bulunduğu hürriyet kadar mühim bir şartıdır. Kendilerine emanet edilen genç ruhları sağlam bir ahlak, yüksek bir gaye vererek yetiştirmek ve gelecek nesilleri teşkil etmek vazifesini üzerlerine alanlar, memleketlerine karşı yüklendikleri pek büyük mesuliyetin derecesini hakkıyla takdir etmelidirler. Şimdi Osmanlı eğitimince, her şeyden önce yerine getirilmesi, en ağır ve acil bir ihtiyaç halinde gerekli olan vazife, milletimizi ruh ve ahlakça yüksek bir terbiye ile yetiştirmektir. Esaslarını doğrudan doğruya İslam'dan alarak, İslam anlayışına ve gerçeklerine dayanacak olan bu terbiye, zamanın ihtiyaçlarına da en mükemmel tarzda karşılık verecek bir şekilde olmalıdır. Bizim ölçülerimize göre, terbiye ve eğitim için takip edilecek olan metodların değeri, bunların, İslam'ın maksat ve gayesinin gerçekleşmesi yolunda yapacakları hizmetin derecesi kadar olacaktır. Herkesin de bildiği gibi, bir terbiye metodunun kıymeti, o metod vasıtası ile elde edilmek istenen maksada göre ölçülür. Zira metod, Ferdi belli bir vazifeyi görebilecek, belirli bir maksadı elde edebilecek hale getirmek için kullanılacak vasıtaların bütünü demektir. O halde belirli bir maksat yoksa, hakiki bir terbiye de olamaz. Eğer İngiliz, Fransız yahut Alman terbiye metodları iyi iseler, maksatları, iyi İngiliz, iyi Fransız, iyi Alman yetiştirmek olduğu ve bunda muvaffak oldukları için iyidirler. Bu sebeple bir milletin terbiye metodunun diğer bir millete de uygun gelmesine ihtimal yoktur. Batılı milletlerin kabul ettikleri eğitim metotlarını inceleyince bu milletlerin her birinin kendi fertlerini insanların en iyisi ve en mükemmel bir Hristiyan saydıklarını görüyoruz. Yani bu milletlerin kendi terbiye metodları ile varmak istedikleri maksat her şeyden önce millidir. İslam anlayışına göre ise iyi bir Müslüman yetiştirmek demek her bakımdan olgunlaşmış, yüksek bir anlayışa, yüksek bir irfana ermiş, kendi saadetini başkatarının felaketinde veya kendi yükselişini başkalarının alçalmasında aramayan iyi bir Türk, iyi bir Arap, iyi bir İranlı veya iyi bir yinkli yetiştirmek demektir. O halde İslam terbiyesinin takip ettiği maksat bulundukları her yerde, Gerek mensup oldukları gerekse içinde yaşadıkları cemiyetlerde saadetin kıymetli unsurları, ilerlemenin gerçek amilleri olacak insanlar meydana çıkarmaktır. İşte İslamiyet'in, cihan şumul ve insani olan yüksek mahiyetine bu da başkaca bir delildir. İslam terbiyesi olgunlaşmayı, ferdin manevi ve ruhi kabiliyetlerini tam bir serbestlik içinde geliştirip tatbik ettirmek suretiyle elde etmek ister. Irk ve milliyet üzerinde durmaz. İslam, milliyet nazariyesinin evham ve yanlışlarını, ırka ait bencil temayül ve hisleri zihinlere yerleştirmez, bunları kuvvetlendirmez. Aksine onlara karşı çıkarak, çeşitli millet ve ırklar arasında tabi ve insani kardeşlik münasebetlerinin kurulması çarelerini araştırır. Esasen insanların pek müthiş olan gerilikleri mani olmasaydı, bu münasebetler şimdiye kadar kurulmuş bulunacaktı. İslam, insanları cehalet ve dalaletten kurtarmak için fertlere fen ve tecrübe ile sabit olan hakikatleri öğretecektir. Bunlar da insana, tabiatın verdiği sonsuz nimet ve güzelliklerden faydalanma yollarını gösterecektir. İnsana, İslam hayat ve ahlakının bütün hikmet ve hakikatleri gösterilirken, Cenabı Hakk'ın kaynattaki bütünlük içindeki birliği de öğretilecektir. O bütünlük ki, sayısız alemler, Sınırsız maddeler ve kuvvetlerle, tahmini imkansız fezalar ve mekanlar onda toplanmıştır. Son derecede büyük ve son derecede küçük, fevkalade basit ve fevkalade bileşik cihanlar ondadır. Bunların hepsi, mutlak olan hikmet ve ölçülerinde hata etmez, şaşırmaz ve değişmez olan ezeli kanunların hükmü altında birleşerek, o mükemmel bütünü ve kaynattaki değişmez birliği meydana getirmişlerdir. Böyle bir terbiye sayesinde korkunun yerini ümit ve sevgi, riyanın yerini samimiyet alacaktır. Bu terbiyenin idrak edebileceğimiz şeyler hakkında bilgimize sunacağı hikmet ve ölçüler sayesinde, idrak edemediğimiz hususlar hakkında da bir kanaat sahibi olabileceğiz. Artık hiçbir şüphe bizi ürkütemeyecektir. Bu sayede tam bir huzur ve itminin içinde bulunacağız. İnsanlar Allah'a ve Peygamberine inanacak ve emirlerine uyacaklar. Fakat bu uyuş, günün birinde göreceği cezanın korkusu ile değil, hür ve aydın fikirli bir insan olarak sahip bulunduğu vicdanın yol göstermesi ile olacaktır. Netice olarak insan, dinin de irfan gibi, düşüncesinin tam olarak nüfuz edemeyeceği bir takım hakikatlere dayandığını anlayacaktır. Bununla beraber, bilgisinin ve inancının kendisine temin edeceği maddi ve manevi saadet, onun bu hakikatlere samimiyetle inanmasını sağlayacaktır. Bütün bu söylediklerimizden bir netice çıkarırsak, Müslümanın siyasi ve içtimaî bütün hakları ve vazifeleri İslam'ın hürriyet, adalet ve yardımlaşma esaslarından alınmış bulunmalıdır. Bu esaslar ise İslam'ın inanç ve ahlak kaidelerinden çıkmış olacaktır. İnsan vazifelerini yerine getirmeye ve haklarını korumaya gücü yettiği kadar çalışmalıdır. Ancak bu şekilde, gerçek ve tek Tanrı olan Allah'a ve O'nun son Peygamberine karşı taşıdığı imanın samimiyetini ispat edebilir. Yine bu sayede ve bu gayretlerinin neticesi olarak da maddi ve manevi saadete ererek mükafatını görür. O halde en iyi Müslümanlar, hak ve vazifelerini en iyi anlayanlar, onları en güzel şekilde yerine getiren ve koruyanlardır.